Okuyan Nur Elçin, kitabın adı Gün Olur Asra Bedel, yazarı Cengiz Aitmatov. çeviren Refik Özdek, Ötüken Yayınları, 1. basım 1991, 2. basım 1994. 3. 3. basım 1995. Dördüncü basım 1996. 5. basım 1997. 6. basım 1998. 7. basım 1999. ISBN numarası 975 437 053 2. İkinci ayrım. Sayfa 17'den devam ediyoruz ve bu kitap benim vücudum ve bu söz benim ruhum. Gregor Narkast Narkatsi Acılar kitabı 10. yüzyıl. Kurumuş sal yataklarında çırılçıplak kalmış vadi yamaçlarında av aramak büyük bir sabır işiydi. Yeraltı yuvalarında yaşayan kazıcı hayvanların bıraktığı karma karışık izler ava çıkmış aç tilkinin başını döndürüyordu. Bazen gücünü toplayıp bir tarna faresinin yuvasını eşeliyor bazen de yumur, yum, yağmurların iyice meydana çıkardığı bir taşın kovuğundan küçük bir Arap tavşanının sıçrayıp çıkmasını umutla sabırla uzun uzun bekliyordu. Böyle bir şey olsa hemen üzerine atılacak işini bitirecekti onun aç tilki av araya araya demir yoluna yaklaşmıştı. Bozkır boyunca koyu, düz bir şerit gibi uzanan demir yolu onu hem korkutuyor hem de kendine çekiyordu. Bu yolun üzerinde her iki yönde trenler büyük bir uğultu ile yeri sarsarak gelip geçer, rüzgarın savurduğu kara dumanlar ve keskin kokular bırakırdı. Akşam üzeri tilki telgraf hattının hemen yakınında sık kuru kuzu, kuzu kulaklarının bulunduğu bir dereye girdi burada koyu kırmızıya çalan bol tohumlu sapların arasında boz bir yumak gibi bir yattı sinirli sinirli kulaklarına oynatarak hafif esen yelin kuru otlarda çıkardığı hışırtıyı dinleyerek sabırla gecenin gelmesini beklemeye koyuldu telgraf direkleri de vınlıyor acı acı inliyordu ama bu onu korkutmuyordu direkler hep oldukları yerde durur ve onu kovalamazlardı gelip geçen trenlerin kulak patlatan gürültüsünden nefret eder tren geçerken nefesini kısıp büzüşür altında yerin uğuldayıp sarsıldığını bütün kaburgalarıyla hisseder cılız vücudu zangır zangır titrer o pis kokulardan tiksinir korkar ama yine de kaçıp gitmez gecenin gelmesini beklerdi çünkü geceleri demir yolunun daha sessiz olacağını bilirdi Tilki buralara çok seyrek ancak açlıktan kıvrandığı zamanlarda gelirdi. Tren gelip geçtikten sonra bozkıratan bir sessizlik çökerdi. Yer göçmesinden sonra duyulan sessizliğe benzerdi bu sessizlik. İşte o sessizlik içinde de tilki havadan uzaktan uzağa pek anlaşılmayan belki de kendi kalbinden gelen başka bir ses duyardı. Alacakaranlığa karanlığa bürünen manzarayı yalayarak gelen bu ses onu kuşkulandırır, korkuturdu. Çünkü hava akımlarının bir oyunu olan bu ses havanın değişeceğine işaretti. Hayvan bunu iç güdüsüyle anlar, üzüntü içinde bir süre donup kalırdı olduğu yerde. Yaklaşmakta olduğunu hissettiği büyük felaket karşısında olanca sesiyle ulumak, ağlamak isterdi. Ancak içindeki açlık doğanın bu uyarılarını bastırıyor, boğuyordu. Tilki koşmaktan şişen sızlayan tabanlarını yalaya yalaya hafif hafif inlemekten başka bir şey yapamıyordu. O günlerde akşamlar soğuk olurdu sonbahar yaklaşıyordu çünkü. Geceleyin hava iyice soğur sabaha karşı kırağı düşer toprak bembeyaz bir tuzla halinde görünür güneş doğunca kırağı erir ve her yer açılırdı. Bundan sonra da bozkır hayvanları için kıtlık, kaygı dolu günler gelirdi. Yazın bile az görünen av hayvanları şimdi hiç görünmez olmuşlardı. Bazıları sıcak ülkelere göçmüş, bazıları yer altındaki yuvalarına kapanmış, bir bölümü de kumluklara çekilmişlerdi. Şimdi her tilki bu ıssız bozkırda tek başına dolaşarak bir lokma yiyecek arıyordu. Bu yıl doğan yavru tilkiler büyümüş, dağılmış, her biri bir yana gitmişti. Çiftleşme mevsimine daha vakit vardı. Kış gelince bir yerlerde buluşup toplanacaklardı. Erkekler dişileri için dünya, dünya olalı yaptıkları gibi birbirleriyle kıyasaya dövüşeceklerdi. Gece karanlığı çökünce tilki sindiği yer, dereden çıktı. Bir süre durup çevreyi dinledikten sonra demir yoluna doğru koştu rayların bir sağına bir soluna geçiyor yolcuların vagon pencerelerinden attıkları artıklar arasında yiyecek bulmaya çalışıyordu. Epeyce koştu yol boyunca. Önüne çıkan her şeyi koklayıp yokladı. Bir lokma yiyecek bulabilmek için iyice yoruldu. Pis, iğrenç kokular veren şeylere dokunmadı. Yolun iki yanı çeşitli kağıtlarla, tomar tomar gazetelerle, kırık şişelerle, sigara izmaritleriyle, ezilip bükülmüş konserve kutularıyla ve işe yaramaz öte ile doluydu bir defasında kırılmamış ama ağzı açık bir şişeyi kokladı da başı döndü boğulacak gibi oldu birkaç defa rastladı böyle şişelere ve her defasında tiksindi ve bir daha onlara hiç bakmadı pis kokular çıkaran o şişeleri görür görmez yolunu değiştirip onun uzağından geçiyordu açlık idi onu bu yola düşüren ama bunca çabaya uğrunda korkusunu bile yenerek bunca yorulmasına rağmen bir lokma yiyecek bulamamıştı Yine de ümidini yitirmiyor, dişe dokunur bir şey bulabilmek için yolun bir sağına bir soluna geçiyor, koşuyor ha koşuyordu. Tilki birdenbire durdu, baskına uğramış bir insan gibi bir ayağı havada bir süre öylece dönüp kaldı. O kıpırtısız haliyle pek yüksekte olan solgun ay ışığında bir gölge gibi görünüyordu. Ona kuşku veren gürültü devam ediyordu ama henüz uzaktaydı. Kuyruğunu yine dik tutarak havadaki ayağını basıp öbürünü kaldırarak yoldan çıkmakla çıkmamak arasında tereddüt ediyordu. Sıçrayıp kaçmaya hazırdı sonra demir yolu setinden ayrılmadan yürümeye devam etti. Yine yolun bir oyanına, bir bu geçiyordu. Yüzlerce tekerleğin demiri sürtülmesinden çıkan sesi çok iyi işittiği halde kaçmadı. Çünkü o dakikada aradığını bulacakmış gibi bir his vardı içinde. Ama tam bu sırada dönemeçten çıkan trenin arka arkaya bağlanmış iki lokomotifinin güçlü farları ışıldayıp karanlığı yardı. Göz kamaştıran ışıklar bozkırı aydınlattı ve Tilki ateş görmüş pervane gibi ne tarafa kaçacağını bilemeden çırpınmaya başladı. Tren korkunç bir hızla yaklaşıyordu. Havayı toz duman ve boğucu bir koku kapladı. Şiddetli bir gel estirdi lokomotifler. Tilki güçlükçe kendini yana attı. Arkasına baka baka ve yere yapışırcasına uzaklaştı oradan. O ışıklı canavar büyük bir vultu ile geçti ve tekerleklerin takırcısı uzun zaman devam etti. Şimdi hayvan kaçıp durduğu yerde çırpınıyor ama yine de olanca hızıyla kaçıp kurtulacağı yerde oradan pek uzaklaşmak istemiyordu. Durup biraz soluk aldı, gücünü topladı, demir yolu yine çekmeye başlamıştı doğdu. Çünkü açlığını biraz olsun giderecek şeyi ancak orada bulabilirdi. Ama karşıdan yine ışık göründü. Yine iki lokomotifin çektiği uzun bir tren geliyordu üzerine doğru. Tilki bunu görünce bozkıra daldı. Geniş bir yay çiz çizerek koşmaya başladı. Trenlerin geçmediği başka bir yerden yine demir yoluna çıkacaktı bu yerlerde trenler doğudan batıya batıdan doğuya gider gelir gider gelirdi bu yerlerde demiryolunun her iki yanında ıssız engin sarı kumlu bozkırların özeyi sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklar uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya batıdan doğuya gider gelir gider gelirdi. Gece yarısında biri hızlı adımlarla demir makasçı kulübesine doğru ilerliyordu. Önce yolun üzerinden yürüyordu ama trenin geldiğini görünce yol setinden indi. Elini yüzüne tutarak ve hızlı giden trenin çıkardığı rüzgardan savrulan toz dumandan korunarak yürüdü. Parantez içinde bu özel bir ekspres idi. Bu trenler özel bekçiler tarafından korunan bölgeye sarı özek bir kosmodromuna parantez içinde uzay alına) giderler. İleride özel demir yoluna saparlardı. Bu trenlerin vagonları her zaman branda bezleriyle örtülü olur, sahanlıklarla da silahlı muhafızlar bulunurdu. Parantez sonu, Yedigay gelinin karısı olduğunu ve çok önemli bir haber getirdiğini hemen anladı önemli bir sebep olmasa o saatte gelmez öyle yürümezdi karısının getirdiği haberi tahmin etmişti ve tahmini de doğruydı ama iş başında olduğu için yerinden kımıldayamazdı son vagonda gelip geçtikten ve o son vagonun sahanlığındaki memura elindeki fenerle her şey yolunda işaretini verdikten sonra dönüp hızlı adımlarla karısının yanına geldi hayır hayrola Dedi. Kadın heyecanlı üzüntülüydi. Dudaklarını kımıldatıp bir şeyler söyledi. Yidigey onun söylediklerini işitmese de ne demek istediğini anlamıştı. İçine doğmuştu söyleyecekleri. Rüzgarın karşısında durma dedi ve onu kulübeye götürdü. Daha önce hissettiği ve karısının ağzından da duyacağı şey önemliydi. Ama o anda onu şaşırtan başka bir şey oldu. Karısının yaşlandığını artık kocadıklarını evvelce de fark etmişti ne var ki bu defa karısının biraz hızlı yürümekten nefesinin tıkandığını göğsünden hırıltılar çıktığını soluk aldıkça zayıf omuzlarının inip inip kalktığını görünce pek üzüldü yüreği parçalandı. Beyaz duvarlı kulübenin güçlü elektrik ışığında karısı Ukubala'nın morarmış yüzündeki derinlik kırışıklıklar pek belirgin görünüyordu. Parantez içinde oysa onun buğday renkli yüzü ne kadar düzgün ne kadar lekesizdi gözleri de her zaman ışıl ışıldı parantez sonu. Dişsiz ağzı da dikkatini çekti bu durum kocamış bir kadının dişsiz kalmaması gerektiğini gösteriyordu. Onu çoktan istasyona götürüp metal denilen dişlerden taktırması gerekirdi artık genç yaşlı herkes metal diş taktırıyor. Onun başından kaymış yazmasının altından çıkarak yüzüne dağılan apak olmuş saçları da yüreğini yaraladı. Karısının böyle yaşlanmasında sanki suç onunmuş gibi "Vahçileli karım, nasıl da ihtiyarlattım seni?" diye iç geçirdi aklından. Yedigey karısına büyük şükran, minnettarlık duygusuyla susuyordu. Her şey için minnettardı ona. Birlikte geçirdikleri uzun yıllar için kocasına duyduğu bağlılık ve saygıdan dolayı gece yarısı istasyonun en uzak noktasına kadar uzun bir yol yürüyerek kazan kapının ölüm haberini getirdiği için. Çünkü Ukubala uzak yakın hiçbir akrabalığı olmasa da herkes tarafından terk edilmiş bu zavallı ihtiyarın ölümüyle yalnız onun içten ilgileneceğini bilirdi. İçeri girdiler ve yedi geyik karısına otur biraz soluk al dedi. Sen de otur. Oturdular. Ne oldu? Ne var? Kazangap öldü. Ne zaman? Şimdi oradan geliyorum. Bir uğrayayım da halini, hatırını bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sorayım demiştim. İçeri girdiğimde ışığı yanıyor. O da her zamanki yerinde oturuyordu. Ama sakalı dimdik yukarı kalkıktı. Yanına yaklaşıp kazeke dedim. Canınızın istediği bir şey var mı? Sıcak çay ister misiniz? diye sordum ama gördüm ki o çoktan. Ukubala sözünü bitiremedi. İnce ve kızarmış göz kapakları arasından yaşlar boşandı. İçini çeke çeke ağlamaya başladı Az sonra kendini tutarak devam etti konuşmaya Zamanlarının sonu bu oldu işte Ölüp gitti yanında gözlerini kapayacak biri olmadan Şimdi hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve kesik kesik konuşuyordu Kimin aklına gelirdi böyle kimsiz kimsesiz öleceği Ukubala sahipsiz bir sokak köpeği gibi ölüp gitti demek istemiş Ama dilini tutup bunu söylememişti Apacık anlaşılan bu durumu sözde de belirtmesine gerek yoktu zaten. Yedigey savaştan döndüğü günden beri Boranlı istasyonunda bu küçük durakta çalıştığı için yörede Boranlı Yedigey olarak anılıyordu. Şimdi duvar dibindeki küçük sıraya oturmuş, kütük gibi ellerini dizlerinin üzerine koymuş, yüzü bulut gibi kararmış halde sessizce karısını dinliyordu. Eskimiş ve yağ içinde kalmış demir yolcu şapkasının siperi de gölgeliyordu gözlerine. Ne düşünüyordu acaba? Şimdi ne yapacağız dedi Ukubala. Yedikey başını kaldırıp acı bir gülümseleme ile karısına baktı. Ne mi yapacağız? Ne yapılır böyle durumlarda? Gömeceğiz tabii. Kesin kararını vermiş insanın tavrıyla ayağa kalktı. Sen şimdi hemen eve döneceksin ama önce söyleyeceklerimi iyi dinle. Dinliyorum. Varır varmaz Osmanlı uyandır. Bizim şefimiz olduğunu aldırma. Bunun hiç önemi yok. Ölüm karşısında herkes eşittir. Kazan kapın öldüğünü söyle ona. Adam burada tam 44 yıl çalışıp çürüttü kendini. Kazangap burada çalışmaya başladığı zaman Osman daha doğmamıştı bile. O zamanlar dünyanın altınını versen kimse gelip çalışmazdı burada. Sarı özekte diri diri gömülmek istemezdi. İti bağlasan bile durmazdı bu vaskırlarda. O çalıştığı süre buradan gelip geçen trenlerin sayısı başındaki kıllardan bile fazladır. Hele bunu bir düşünsün. Aynen söyle. Dur bir şey daha söyleyeceksin. Dinliyorum. Her evin penceresini tıklat, herkesi tek tek uyandır. Zaten bir avuç insansınız, parmakla sayılacak kadar az, topu topu sekiz hane. Kazangap gibi bir adamın öldüğü gün kimse uyumamalı, herkes ayağa kalkmalı. Rahatsız olmak, kalkmak istemezlerse bizim işimiz haber vermek gerisini kendi derebilir. Uyanmalarını benim istediğimi söyle İnsan iseler vicdanları da olmalı Ha bir şey daha Dinliyorum Önce nöbetçi memura koş Bugün Şahmer'dan nöbetçi ona durumu anlat Ne yapması gerektiğini düşünsün Belki benim yerime bir gün için Başka birini koyar Bunu yapacaksa bana bildirsin İyice anladın mı söyleyeceklerini anlat ona Sen merak etme Hepsini söylerim Ukubala dönüp gitmek üzereyken En önemli şeyi unutmuş gibi birden durdu Peki çocuklarına haber vermeyecek miyiz ölen babaları? Önce onlara haber vermemiz gerekmez mi? geyin suratı asıldı, kaşları çatıldı ve bir şey söylemedi. Ukubala bu sözünden kocasının hoşlanmadığını, canı sıkıldığını anlamıştı. Yine de kendini haklı göstermek için. İyi de olsalar, kötü de olsalar ölenin çocukları onlar. Haber vermeliyiz dedi. Yedigey elini havada sallayarak cevap verdi Biliyorum biliyorum onları düşünmedim mi sanıyorsun Onlar gelmeden olmaz elbet ama bana kalsa hiçbirini sokmazdım rahmetlinin yanına Bak Yedigey nasıl evlatlar oldukları bizi ilgilendirmez Haber verelim gelsinler babalarının cenaze töreninde bulunsunlar Sonra yıllarca kurtulamayız dillerinden Gelmesinler mi diyorum ben gelsinler Oğlu şehirde epeyce de uzak nasıl yetişecek İsterse yetişir. Önceki gün Kumbel istasyonuna gittiğimde bir telgraf çektim ona. Babasının ağır hasta olduğunu, ölüm döşeğinde olduğunu bilirdim. Daha başka ne yapabilirim? Madem ki çok akıllı geçiniyor, olanı anlamış olmalı. Ukubala biraz rahatladı ama onu düşündüren başka bir şeyi de söylemeden edemedi. Telgraf çekmekle iyi etmişsin ya, gelini de getirse bari. Ne de olsa ölen yabancı değil, kaynatası. ''Bunu da kendileri düşünsün. Küçük çocuk değiller ya.'' ''Orası doğru. Kendileri düşünmeli.'' dedi Ukubala. Kadın yine de treddüt ediyordu. Bir süre sustular. ''Pekala.'' dedi Yedigey. ''Hadi artık fazla gecikmede git.'' Ukubala'nın söylemek istediği bir şey daha vardı. ''Peki, kumbel istasyonunda sarhoş kocası ve çocukları ile mutsuz bir hayat süren zavallı kızı Ayzade'de gelmeyecek mi babasının cenazesine?'' Yedigey yine acı acı gülümsedi ve karısının omuzuna hafifçe vurdu. Eh hatun hepsinin derdini üzerine almak istiyorsun. Ayzade el uzatsan değecek kadar yakınımızda sayılır. Sabahleyin istasyona giden biri haber verir ona ama şunu bilesin ki Ayzade'nin de onun erkek evladı olmasına rağmen sabit canında bize yardımı olmayacaktır. Gelmesine gelecekler ama birer yabancı birer misafir gibi uzakta duracaklardır ölüyü gömme işe bize kalacaktır hadi şimdi git ve dediklerimi herkese anlat bu kapıya yöneldi kararsızdı biraz duraladı ama bir şey söylemeden yürüyüp gitti yedi gay, ardından seslendi önce nöbetçi şah merdan'a uğra yerime birini göndersin sonra fazla vesai yapar öderim bunu ölü ıssız bir evde tek başına yatıyor başında bir bekleyeni yok olmaz böyle şey bunu anlat ona Kadın peki der gibi başını salladı ve gitti. Tam bu sırada sinyal sesi duyuldu. İşaret lambasının kırmızı ışığı yandı. Boranlı istasyonuna yeni bir tren geliyordu. Nöbetçi memuru uyarısına göre o treni yedek yola alması, karşı yönden gelen başka bir trene yol vermesi gerekiyordu. Her zaman karşılaştığı bir durumdu bu. Gerekeni yaptı. Trenler kendi yollarından giderken 7G dönüp dönüp hat boyunca ilerleyen karısına bakıyordu. Söylenmesi gereken bazı şeyleri unutmuştu sanki. Elbette unuttuğu şeyler olabilirdi. İnsan cenazenin kaldırılması için gereken şeylerin hepsini birden hatırlayamazdı. Ama dönüp dönüp bakmasının asıl sebebi bu değildi. Karısının şu son zamanlarda ne kadar ihtiyarladığını, kamburlaştığını, hat boyundaki sarı ışıklar altında daha iyi fark edip anlamasıydı o bakışlarının sebebi. Demek ki ihtiyarlık iyice omuzlarımıza çöktü artık diye düşündü. Şimdi iki ihtiyarcık olduk işte. Sağlığından şimdilik bir şikayeti yoktu. Doğuştan sağlam bir insandı. Yiyecek gençler su dökümezdi eline. Ama yaşı ilerliyordu. Altmışını bitirmişti. Altmış birine basmış bulunuyordu. Dikkat et ha iki üç yıl sonra seni emekliye ayıracaklar dedi kendi kendine. Ama çok iyi biliyordu ki yerini alacak yeni bir gözcü, yeni bir tamirci bulmaları ve onu emekliye ayırmaları o kadar kolay olmayacaktı. Belki bu mahrumiyet bölgesinde bu susuz topraklarda çalışanlara verilen ek ödemeye tamah eden biri çıkabilirdi ama bu da zayıf bir ihtimaldi. Bugünün gençleri arasında bu bozkırda çalışmak isteyen pek çıkmazdı. Sarı özekle yaşamayı göze almak için yürek isterdi. Bozkır üçsuz, bıçaksız, insan ise küçücüktür. İnsan çok güçlü ve hünerli olmalıydı burada. Yoksa çürüyüp giderdi kısa zamanda. Sizi iyi ya da kötü durumda olmanız, sizin iyi ya da kötü durumda olmanız Bozkır'ın umurunda değildi. Ama insanın çeşitli tutkuları, arzuları olurdu başka yerlerde başka insanların arasında daha iyi bir hayat sürebileceğini, buraya onu kör talihin sürüklediğini düşünürdü. Uçsuz bucaksız ve umursamaz bozkırın karşısında insan, Şahmerdan'ın üç tekerlekli motosikletindeki akü gibi durduğu yerde boşalır giderdi. Şahmerdan motosikletine ne kendi biner ne de başkasını bindirirdi. Bir işe yarayacağı zaman da çalışmazdı çünkü çalışmayan motor paslanmış olurdu. Sarı Özek, Bozkır'ın bu küçücük istasyonunda yaşayan insan da kendini işe vermezse, Bozkır'a kök salıp tutunmazsa, Şah Merdan'ın motosikleti gibi durduğu yerde erir, tükenirdi. Tren geçerken pencereden bakan yolcular başlarını elleri arasına alır, aman tanrım insan burada nasıl yaşar, nereye baksan Bozkır, develerden başka canlı yok derlerdi. Buralara gelenler sabır ve güçlerine göre en çok 3-4 yıl dayanırlardı. 4. yıl alacaklarını alır ve çekip giderlerdi. Kazan kapla Boranlı 7gey'den başka burada tutunup kalabilen görülmemişti. Onlar işlerini sürdürürlerken niceleri gelip geçmişti burada. Kendisi hakkında bir hüküm veremezdi ama asla kendini bırakıvermediğini, güçlüklere yenik düşmediğini söyleyebilirdi. Kazangap'a gelince buraya 44 yılını vermiş olması başkalarından daha değersiz, daha budala oluşundan değildi. 10 kişiye değişmezdi onu. İşte o Kazangap yoktu artık, ölmüştü. İstasyonda karşılaşan trenler birbirlerinin yanından geçip biri doğuya, biri batıya gitti. Boranlı istasyonu bir süre bomboş kaldı. Boşalır boşalmaz da manzara açıldı. Şimdi karanlık gökyüzünde sanki yıldızlar daha canlı ışıldıyor. Hat boyunca koşan rüzgar traverlerse, traverslere ve çakıllara sürtünüp sesler çıkarıyor ve hızını artırıyordu. Yedigay hemen kulübeye dönmedi. Orada bir direğe dayanıp düşüncelere daldı yolunun ötesinde epeyce uzakta develerin karaltısı gibi seçiliyordu. Ay ışığında hareketsiz duruyor ve sanki sabahın olmasını karanlığın iyice dağılmasını bekliyorlardı. O develerin arasında iki hörgücü ve iri başı ile ötekilerden hemen ayırt edilen kendi devesini de gördü. Şüphesiz Sarı Özek Bozkır'ın en güçlü en hızlı devesiydi bu. Adı Karanar idi bu devenin ama sahibi gibi ona da boranlı sıfatını vermişlerdi ve Boranlı Karanar diyorlardı. Zapt edilmesi güç bir deveydi ama Yedigey onunla pek övünürdü. Hayvanı henüz genç iken iğdiş etmemiş, sonra da iğdiş etmek gelmemişti içinden. Yarın yapacağı birçok iş arasında Karanar'ı getirip eyerlemesi gerektiğini de düşündü. Cenaze törenine gitmek için ona ihtiyacı olacaktı. Yapacağı pek çok iş daha vardı. Bu sırada köydeki öbür insanlar derin uykudaydılar. Köy denilen yerde, hepsi demir yoluna bakan, hepsi birbirine benzeyen iki inişli çatıları olan altı küçük ev ile yedi geyin kendi elleriyle yaptığı evi ve bir de kazan kapın kil savalı tek gözlü evcili vardı. Topu topu 8 evden ibaretti. Bunlardan başka birkaç fırın, hayvanları barındırmak ya da başka ihtiyaçları için yapılmış kamış duvarlı ağıllar, helalar vardı. Ortada son zamanlarda yapılmış ve bir yel çarkının ürettiği elektrik, elektrikle çalışan bir su pompası da vardı. Bunu gerektiğinde elle de çalıştırırlardı. İşte bu kadardı Boranlı köyü. Uçsuz bucaksız Sarı Özek bozkırının bir kan damarı olan Demiryolu, Büyük Küçük birçok istasyonu, kavşaktan şehirleri, köyleri birbirine bağlıyordu ve Boranlı da bu noktalardan biriydi. Varı yoğu göz önündeydi Boranlı'nın. Dünyanın bütün Boranlarına, rüzgarlarına, özellikle de kış rüzgarlarına açıktı. Kış aylarında Boranlar, koptuğu zaman evler kar buz altında kalır, yollar yok olurdu. Bu yüzden istasyonun adına Boranlı, Buranni demişlerdi. Boranlı kazakçasıydı. Buranni ise kazakçadan alınmış ve aynı anlama gelen Rusçası. Yedigay karları havaya savuran ya da yolun iki yanına iten makinelerin bulunmadığı zamanlarda yolu açmak için kapla neler çektiğini hatırladı. Üzerinden çok zaman geçmiş olsa da şimdi ona dün kadar yakın görünüyordu o günler. 1951 ve özellikle de 1952'de kışlar çok şiddetli geçmişti. O ancak cephede görmüştü öyle güç, öyle sıkıntılı günleri. Cephede her insan bir süngü hücumu için ya da bir tankın altına bomba yerleştirmek için ölümü göze alırdı. Gerçi burada size öldürmek isteyen kimseler yoktu ama insan bu işin üstesinden gelmek için kendi kendini öldürüyordu sanki. Kürekle ve kol gücüyle ne kadar yol açmışlar. Çuvalla, el arabasıyla ne kadar kar taşımışlardı. Bütün bu işleri 7. kilometrede bulunan bir geçitte yaparlardı. Yol hep orada tıkanırdı. Her defasında buna, bunun acımasız doğa güçlerine karşı son mücadele olduğunu düşünür. Acı acı düdük çalarak geçiş isteyen lokomotiflere yol açmak için canlarını dişlerini takarlardı. Ama o karlar eriyip gitmiş, trenler yollarına devam etmiş ve o yıllar gerilerde kalmıştı. Şimdi o günler unutulmuştu. Kimse hatırlamıyordu. Bugünün yol bakıcıları bunlara inanmazdı. Birkaç adamın kar altında kalan demir yolunu kürekle ve kol gücüyle açtıklarını hayal bile edemiyor. Bunu akılları almıyordu. Hatta bunu anlattığın zaman alay ediyorlardı sizinle. Niçin katlanırlardı bütün bu sıkıntılara? Niçin ne uğruna hayatlarını hiçe saymışlardı? Niçin Sara Özek'in canı cehenneme dememiş pılıyı pırtıyı toplayıp gitmemişlerdi? Oysa daha başka yerlerde mesela şantiyelerde işler o kadar kötü değildi gitselerdi ya oralara ne kadar para verirlerse o kadar iş yaparlardı fazla mesai için fazladan ücret alırlardı harcanmışsınız a enayiler aptal doğmuş ve aptalca öleceksiniz diyorlardı onlara kazan gap böyle konuşanları bu aklı verenleri hiç dinlemezdi. Onlara alayla alaylı, alaylı gülümser, sizin aklınız ermez der gibi bir tavır alırdı. Yedigey ise kendini tutamaz, kıyasaya çekişir tartışırdı onlarca. Ama sinirlerini bozmaktan başka bir işe yaramazdı bu tartışmalar. Kazangap'la ikisi bütün bunları bu arada özel bakım onarım vagonları ile gelen görevli beylerin alay ettikleri konuları konuşur, dertleşirlerdi. O bilgiçlerin, o geri gerizekalıların da pantolonsuz gezdikleri zamanlarda onlar bu işleri düşünür, kafa yorarlardı. Savaşın sona erdiği 1945 yılından özellikle de Kazangap'ın emekliye ayrılmasından sonra bunları konuşacak vakitleri olmuştu. Kazangap emekliye ayrıldıktan sonra işi uz gitmemişti. O zaman şehirdeki oğlunun yanına gitmiş ama 3 ay sonra geri dönmüştü. Dünya meseleleri ve kendi durumları hakkında en çok işte ondan sonra konuşmuşlardı. Bilgi bir adamdı Kazangap. Unutulmayacak çok şeyler söylemişti. Yedigey birden ve büyük bir acı duyarak anladı ki bütün bunlar artık sadece birer hatıradır. Yedigey telefonun zırladığını duyar duymaz kulübeye koştu. Önce kar fırtınası başlamış gibi bir takım uğultular, cızırtılar geldi telefondan. Sonra güç anlaşılan bir konuşma sesi duyuldu. İkinci ayrımın sonu sayfa 32. 3. ayrım. Sayfa 34'ten devam ediyoruz. Alo, 7K beni istiyor musun? Cevap ver. Diyordu Şahmer'den hırıltılı bir sesle. Dinliyorum. İşitiyor musun beni? Evet işitiyorum. Nasıl işitiyorsun? Öbür dünyadan geliyormuş gibi. Niçin öbür dünyadan geliyormuş sesim? Hiç öyle işte. Ha bizim ihtiyar kazan kap, şey oldu ha. Şey oldu ne demek? Şahmer'den durumu anlatacak kelimeyi bulmakta güçlük çekiyordu. Şey yani ne derler? Yolun sonuna geldi. Öldü yani. Evet. Evet. Ona tek kelimeyle cevap veren yedi gay, bu hayvan herif ölmüş bir adama ne derececeğini bile bilmiyor diye geçirdi aklında. Şahmerdan kısa bir süre sustu. Bu arada telefondan yine cızırtılar, hırıltılar gelmeye başladı. Sonra yine Şahmerdan'ın sesi duyuldu. ke, bak azizim, adam öldü diye başımı ağrıtma benim. Ölmüşse ölmüş Ne yapalım yani? Senin işini alacak adam yok elimde. Onun başında dursan ne olacak? Dirilecek değil ya. Yedikey hiddetlendi. Hiçbir şeyden anladığın yok senin. Başıma ağrıtma ne demek oluyor? Sen burada daha iki yıl bile çalışmadın. Ben onunla tam otuz yıl birlikte çalıştım anlıyor musun? Bir yakınımız öldü. Onu boş bir odada tek başına bırakamayız. Dünyanın hiçbir yerinde yapmazlar bunu. Şey ölü ne bilecek tek başına olup olmadığını? Biz biliyoruz ya. Peki peki babalık sinirlenip bağırma bağırmıyorum sana anlatmaya çalışıyorum ne yapayım yani senin yerine gönderecek adam yok diyorum sana hem gece yarısında oraya gidip ne yapacaksın ne mi yapacağım dua edeceğim yasin okuyacağım adetlere uygun olarak kefene koyacağım dua mı okuyacaksın sen mi Boranlı yedi gevi mi dua okuyacak evet ben dua etmesini bilirim ben ya 60 yıllık sovyet yönetiminden sonra hala dua mı biliyorsun Bırak o böyle konuşmayı, Şahmerdan. Sovyet hükümetinin ne ilgisi var şimdi? Ta eski çağlardan beri ölen bir insan için dua okunur. Ölen bir insandır, hayvan değil. Peki, peki. Bana öyle bağırma. Git oku duanı. Bir adam gönderip Adil Baya haber vereceğim. Razı olsa gelir, görevi devralır. Ama şimdi 117 numaralı katar katar yaklaşıyor. Onu iki numaralı yedek yola almaya hazır ol. Şahmed Merdan cızırtılı telefonu kapattı. Yedigey makası açmaya koşarken Adil Bay'in görevi devralmak için gelip gelmeyeceğini düşünüyordu. O sırada uzaktaki evlerin pencerelerinde ışıklar yandığını görüp köpeklerin havlamaya başladıklarını duyunca umudu arttı. Demek ki pek o kadar vicdansız değiller diye düşündü. Karısı Ukubala Boranlıları teker teker uyandırıyordu. Bu arada 117 numaralı Katar gelmiş yedek yola girmişti. Aynı anda karşı yönden tamamen sarnışlardan oluşan bir petrol katarı da gelmişti. İkisi de yollarına devam ettiler. Biri batıya, öteki doğuya. Saat gecenin ikisiydi. Gökteki yıldızların şavku artmış, tek tek seçilir olmuşlardı. Ay, sarı özek göklerinde kendisine başka ışıklar ilave edilmiş gibi daha çok parlıyordu. Uçsuz bucaksız sarı özek Bozkır'ının göğü altında uzaklarda develerin özellikle de Boranlı'nın iki örgüşlü devesi Karanar'ın karaltısı ile yakın tepelerin belli belirsiz kenar çizgilerinden başka bir şey görünmüyordu. Bozkır yolun iki yanında göz alabildiğine uzanıyor karanlıklara gömülüp yitiyordu. Henüz uykuya varmayan rüzgar ıslığını çalarak dalları yaprakları hışırt atıyordu. Yedigey kulübeye gire çıka sabırsızlıkla Adil Bay'in gelip gelmediğine bakıyordu. Bu sırada az ileride küçük bir hayvan gördü. Bir tilkiydi bu. Bir, tel, bir telgraf direğinin dibinde durup ona bakıyor. Gözleri yeşil yeşil ışıyor. Onu gördüğü halde ne kaçıyor ne de yaklaşıyordu. Yedigey parmağını ona doğru sallayarak şakadan korkutmak istedi. ''Senin ne işin var buralarda şimdi yakalarım ha?'' Türkiye yerinden kımıldamadı. Bu defa Yedigey geliyorum ha der gibi ayaklarını yere vurdu. O zaman hayvan sıçrayıp azıcık geri çekildi. Sonra yine arka ayakları üzerine oturup gözlerini ona dikti. Israrla ama üzgün üzgün bakıyordu. Yedigey hayvanın kendisine mi yoksa orada başka bir şeye mi baktığını pek anlayamadı. Buralara nasıl gelmişti? Elektrik ışığı mı yoksa açlık mı çekmişti onu buralara? Hayvanın davranışı pek tuhafına gitti. Koca bir taş alıp fırlatsa, kendi ayağı ile gelen bu avı kaçırmasa, düşündüğünü yapmak için iri bir taş aldı yerden. Nişanladı. Fakat olanca gücü ile fırlatacağı sırada birden vazgeçti. Taşı kendi ayakları dibine bırakıverdi. Anını da boncuk boncuk ter bastı. Tilkiyi vurmak istediği anda tuhaf bir şey gelmişti aklına. O anda bunu kimden duyduğunu pek hatırlayamadı. Belki oraya gelip giden yol bakıcılarından biri anlatmıştı. Belki de hep Allah'tan söz eden o fotoğrafçıdan ya da başka birinden dinlemişti. Ha, tamam, şu lanet olası Sabit Can'dan duymuştu. Kazan Kapınaoğlu o kör olası Sabit Can, herkes kendisine dinlesin, onlara bilgeçlik etsin diye olur olmaz şeyler anlatırdı. Bir defasında da öldükten sonra ruhun beden değiştirmesinden söz etmişti. Bu sabit can gevezesini okutup başlarına bela etmişlerdi. İlk bakışta onu bir adam sanırdınız. Çok şey dinlemişti. Her şeyi bilir görünürdü. Yatılı okullara, enstitülere göndermişlerdi onu. Ama adam olamamış, okumuş cahillerden biri olup çıkmıştı. Övünmeyi, içki içmeyi, kadeh tokuşturmayı çok sever. Buna karşılık elinden hiçbir iş gelmezdi. Kocaman bir sıfır, bir hiçti o. Babasına hiç çekmemişti. Ama ne gelirdi elden, katlanırdınız işte. Sabit Can'ın anlattığına göre Hintliler, insan öldükten sonra ruhunun yaşayan başka bir canlının bedeline girdiğine inanırlarmış herhangi bir hayvanın hatta bir karıncanın bedenine bile girilebilirmiş ölen insanın ruhu her insanın doğmadan önce bir kuş bir hayvan bir böcek olduğuna da inanırlarmış bu inançlardan dolayı hayvanları öldürmezlermiş yollarına bir yılan mesela bir kobra çıkacak olsa bile ona dokunmaz eğilir geçip gitmesini beklerlermiş çok tuhaf şeyler istiyordu insan bu dünyada. Bunların hangisi doğru, hangisi yalan, nereden bileceksiniz? Bu geniş dünyanın bütün sınırlarını nereden bilebilirdi? İşte tam taşı fırlatıp tilkiyi vuracağın sırada yedigeyin aklına bunlar gelmişti. Kim bilir ya kazangapın ruhu bu tilginin bedenine girmişse diye geçirmişti aklında. Öldükten sonra o evcizinde kendisine yapayalnız terk edilmiş hissederek canı sıkılmış... Kalkıp tilkenin bedeline girmiş sonra da en yakın arkadaşını görmek için buraya gelmiş olamaz mıydı? Hay Allah çocuklaşıyorum galiba dedi kendi kendine. Nasıl uydururlar böyle şeyleri? Neler saçmalıyorum ben? Yine de yavaş yavaş tilkeye yaklaştı ve sanki hayvan onu anlayacakmış gibi. Hadi git artık dedi. Buraları sana göre değil. Bozkırdaki yuvana dön. Beni anlıyor musun? Hadi git buradan. Ama o tarafa değil köpekler var orada bozkıra git bozkıra tilki dönüp oradan uzaklaşırken birkaç defa durup geriye baktı sonra karanlıkta kaybolup gitti bu sırada bir başka Katar geldi Boranlı'ya yaklaştıkça takırtıları hafifledi ve vagonların üzerinde savrulan tozların arasında gelip durdu Makinist boşta çalışan motorun sesi iyice azaldığı için lokomotiften başını uzatarak seslendi. Hey Boran'la yedike selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yedigey selam verinin kim olduğunu anlamak için başına kaldırıp baktı. Bu hat boyunda herkes birbirini tanırdı. Selam veren genç adamı da tanıdı. Ondan Kumbel'den geçerken Ayzade'ye babasının öldüğünü bildirmesini rica etti. Makinistin kazan Kapa büyük saygısı vardı. Onun için bunu seve seve yapacağını söyledi. Ayrıca Kumbel ekip değişeceği için... Ayzade hazırlanabilirse dönüşte bütün aileye getirebileceğini de bildirdi. Yedigay ona güveniyordu ve böylece yapılacak işlerden birini daha bitirdiği için rahat bir nefes aldı. Birkaç dakika sonra tren hareket etti. Yedigay makiniste vedalaştıktan sonra hat boyunda uzun boylu bir adamın kendine doğru geldiğini gördü. Dikkatle bakınca onun uzun adil bay olduğunu anladı. Yedigay nöbeti uzun adil baya devretti. Onlar Kazan kapının ölümü için ahvah ederek onunla ilgili bazı anılarını anlatırlarken iki tren daha gelip geçti Boranlı'dan. Bundan sonra serbest kalan Yedi evin yolunu tuttu. Yolda karısına söylemeyi, daha doğrusu sormayı unuttuğu bir şeyi hatırladı. Kazan Kapın ölüm haberini kendi kızlarına nasıl haber vereceklerini sormayı unutmuştu. Yedi evli iki kızı Kızıl Orda Kızıl Ordu yakınlarında yaşıyorlardı. Büyük kızı bir pirinç soğuzunda idi. Kocası da aynı soğuzda traktör sürücüsü olarak çalışıyordu. Küçük kızı da önce kazanlı istasyonuna yakın bir şehirde yaşarken sonra ailesiyle birlikte ablasının bulunduğu soğuza taşınmışlardı. Onun kocası da orada şoförlük yapıyordu. Gerçi onların mutlaka cenazede bulunmaları gerekmezdi çünkü kazan kap akrabaları değildi. Ama Yedigey onu herhangi bir akrabadan daha yakın sayıyordu. Kızları Kazangap'la birlikte çalıştıkları yıllarda doğup büyümüş, okumuşlardı. Kumbel istasyonundaki yatılı okula giderlerken onları Kazangap'la birlikte sırayla götürüp getirmişlerdi. Onların küçüklüklerini hatırlıyordu şimdi Tali, tatile çıkarken ya da tatil dönüşü develeri karanara binerlerdi küçüğü önde büyüğü arkada kendisi de ortada oturur mevsim kış değilse heybetli karanar daha hızlı gider o yolu 3 saatte alırlardı. Yedi Yedigey'in işi olduğu zamanlar Kazangap götürüp getirirdi onları. Onlara ikinci baba olmuştu Kazangap. Yarın sabah onlara bir telgraf çekmeliydi. İsterlerse gelirlerdi ama önce Kazangap'ın öldüğünü bilmeliydiler. Yoluna devam ederken Sabahley'in yapacağı ilk işin Karanar'ı otlaktan getirmek olacağını düşündü. İhtiyaçları olacaktı ona. Bu dünyada ölmek zor bir işti ama... Ölenin şanına yakışır bir törenle gömülmesi de kolay bir şey değildi. Yapılacak birçok işin olduğu son anda anlaşılırdı. Bakarsanız filan şey eksik, filan şey yapılmamış. Her şeyi kendin bulmak zorunda kalırsın. Kefenden tutun da cenaze aşının pişirilmesi için yakılacak oduna kadar her şeyi... Yedike tam bunları düşündüğü sırada havada bir dalgalanma oldu. Savaş günlerinde cephede uzakta bir bombanın patlaması sırasında olduğu gibi bastığı yerin sarsıldığını hissetti. Aynı anda Bozkır'ın taa ötesinde Sarı Özek bir adı verilen uzay üssünün bulunduğunu bildiği yerde ateş hortumu gibi bir şeyin havaya yükseldiğini gördü. Şaşkınlıktan dona kaldı bir süre. Bu göğe yükselen bir roket idi ve bugüne kadar böyle bir şey görmemişti. Bütün sarı özekliler gibi o da Boranlı'nın 40 kilometre kadar uzalığında, belki daha yakınında sarı özek bir kosmodromunun paraliz içinde fırlatma üssünün bulunduğunu Or oraya tögrek tam istasyonundan ayrılan özel bir demiryolunun gittiğini biliyordu. Hatta söylediklerine göre orada Bozkır'ın o yerinde büyük bir şehir ve bu şehirde büyük mağazalar da vardı. Kozmonokların uçuşları konusunda radyodan, konuşmalardan, gazetelerden birçok şey dinlemiş, okumuştu. Ama bütün bunlar şu son yıllarda olduğu halde bu konuda daha fazla bir şey bilmiyorlardı. Bir defa Canın oturduğu büyük şehirde amatör şarkıcılardan oluşan büyük bir grup konser vermişti. O şehir buraya epeyce uzaktı. Trenle bir buçuk günde gidiliyordu. İşte orada konser veren çocuklar dünyanın en mutlu çocukları olduklarını çünkü kozmonot amcalarının onların topraklarından havalandığını söylemişler şarkılarında. Ama kosmodromu kuşatan alan yasak bölgeydi. Bu yüzden Yedikey çok yakın bir yerde yaşadığı halde orası ile ilgili bilgileri hep başkalarından duyup öğrenmişti. Ve işte şimdi ilk defa yıldızlı bir gecede kor gibi yanan bir roketin çevresini şimşek gibi aydınlatarak göklere yükseldiğini kendi gözleriyle görüyordu. Şaşıp kalmıştı. Bu ateş topunun içinde bir ya da iki insan nasıl bulunabilirdi? Hem o hep buralarda yaşadığı ve şimdiye kadar uzaya pek çok roket gönderildiği halde bunların birine olsun niye görmemişti? Belki bundan önceki uzay araçları gündüzleri fırlatılmıştı. Güneşli bir günde 40 kilometre uzakta fırlatılan bir roketi fark etmemiş olabilirdi. Peki ama bunu niçin geceleyin fırlatıyorlardı? Program gereği miydi yoksa çok özel bir durum mu çıkmıştı ortaya? Belki geceleyin fırlatılınca hedefine gündüz aydınlıkta ulaşacaktı. Sabitcan sanki bu işleri çok iyi biliyormuş, yakından görmüş gibi uzayda gece ile gündüzün yarımşar saat arayla gelip geçtiklerini anlatmıştı bir defasında. O her şeyi bilen Sabitcan'a bir kez daha sormalıydı bunu. Her şeyi bilirmiş gibi görünmekten, bilgiçlik taslamaktan da çok hoşlanırdı zaten. Eee büyük şehirde yaşıyordu ya ama ne gerek vardı böbürlenmesine kibirlenmesine olduğu gibi görünmeliydi oysa insan. Oysa Sabitcan öyle değildi filan büyük adamla görüştüm ona şöyle dedim böyle dedim derdi hep. İki metre boyundaki Adil Bay bir gün Sabitcan'ı görmek için şehre onun çalıştığı devlet dairesine gitmiş. Onun dediğine göre Sabit Can giriş kulübesi ile bekleme salonu arasında bir yerde telefonlara cevap vermekten çağrıldığı yere koşmaktan nefes bile alamıyormuş. Dinliyorum Alcabar Kahramonovic baş üstüne Alcabar Kahramonovic hemen geliyorum Alcabar Kahramonovic demekle geçiyormuş bütün zamanı. Masasına kurulup oturan Alcabar ise her dakika önündeki düğmeye basarak onu çağırıyor koşturuyormuş bu yüzden Adil Bay'la bir çift laf edecek vakti olmamış İşte böyleymiş bizim Boranlı Sabitcan'ın durumu ne yaparsınız bu durum kendisini ilgilendirirdi ama Kazangap'ın emeklerine yazık olmuştu böyle de olsa zavallı adam son gününe kadar bir defa olsun oğlundan şikayet etmemiş aleyhinde konuşmamıştı. Emekli olduktan sonra sabit can ve karısı çağırdılar diye onlarla beraber oturmak için kalkıp yanlarına gitmişti. Hatta kendileri gelip götürmüşlerdi onu. Sonra ne oldu? Bu apayrı bir meseleydi. Yedik ay o karanlık gecede fırlatılan roketi gözden kayboluncaya kadar seyrederken işte bunları düşünüyordu. Kor gibi yanan uzay gemisi yükseldikçe, uzaklaştıkça küçülmüş, sonunda beyaz duman rengi de bir noktaya dönüşerek görünmez olmuştu. Ancak bundan sonra başını döndürüp köye doğru yoluna devam etti ama çelişkili, tuhaf duygular vardı şimdi içinde. Hayranlıkla seyrettiği bu mucize onun için yepyeni olan bu olay onu hem şaşırtmış hem de korkutmuştu bu arada birdenbire demir yoluna kadar gelen küçük tilkiyi hatırladı hayvan gece karanlığında o ıssız bozkırda göklere yükselen o ateş topunu görünce ne yapmıştı acaba herhalde çok korkmuş kaçıp sığınacak bir delik aramıştı bu gece uzay roketinin fırlatılışına tanık olan Boranlı Yedigey elbette içinde tek kozmonot bulunan bir uzay gemisinin hiçbir tören ve açıklama yapılmadan uzay istasyonu paritede meydana gelen olağanüstü bir durumdan dolayı ve olağanüstü bir görevle gizlice gö gönderildiğini bilemez. Bilmesi de gerekmezdi. Harite, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ortak programına göre hazırlanmış ve bir buçuk yıl önce Tramplen adı verilen yörüngeye yerleştirilmiş bir uzay istasyonu idi. Bütün bunları nereden bilecekti Yedigey? Bundan başka o, bu olayın onun kendisini de ilgilendireceğini, bu ilgenin bütün insanlar arasındaki ilişkilerden ibaret olmayıp doğrudan doğruya onun hayatıyla da ilgili olacağını bilemezdi elbet. Bilemediği daha başka şeyler de vardı uzay gemisinin. Sarı Özdek'ten, özekten fırlatılışından az sonra gezegenimizin öbür ucunda bulunan Nevada'dan aynı amaçla bir Amerikan uzay gemisi de fırlatılmıştı. O da tramplen yörüngesindeki parite istasyonuna ama öbür uçtan ulaşacaktı. İki uzay gemisinin böyle alelacele gönderilmesi Sovyet Amerikan ortak Demiruk Demir projesine göre yüzer üst görevi yapan Konvansiyon adlı bilimsel araştırma uçak gemisinden verilen bir emir üzerine gerçekleşmişti. Konvansiyon uçak gemisi Pasifik okyanusunda Aleut adalarının güneyinde San Francisco ile Vlad Vladivostok'a eşit uzaklıkta bir bölgede bulunuyordu. Hiç yer değiştirmeden duruyordu orada. O anda OYM yani Ortak Yönetim Merkezi uzaya gönderilen iki geminin tramplen yörüngesine doğru yol alışlarını dikkatle izliyordu. Şimdilik işler yolundaydı. Kenetlenme manevrasına başlamak üzereydi gemiler. İşin en zor en önemli yanı kenetlenme olacaktı. Çünkü uzay gemileri birbiri ardınca değil istasyonun iki ucuna aynı anda kenetleneceklerdi. Parite 12 saatten fazla bir süreden beri konvansiyondaki OYM'nin sinyallerine cevap vermiyordu. Aynı şekilde kenetlenmeye hazır uzay gemileri de sinyallerine bir karşılık alamıyorlardı. Parite uzay istasyonunda ne olmuştu? Neler gelmişti orada bulunanların başına? Üçüncü ayrımın sonu sayfa 45. Dördüncü ayrım. Sayfa 46'dan devam ediyoruz. Boranlı'nın 30 kilometre kadar uzağında Ana Beyit Mezarlığı vardı. Naimonların atalarından kalan bir mezarlık idi bu. Ama Bozkır'da yolunuzu şaşırmak istemiyorsanız bir süre demiryolu boyunda ilerler sonra sapardığınız mezarlık tarafına. O zaman da yol uzardı. Çünkü Kısıkçay Deresi'ni dolanıp büyük bir yay çizmeniz gerekirdi. Bunlardan başka bir yol yoktu zaten. Kestirme yoldan gitmek isterseniz bile gidiş için 30, geliş için de yine 30 kilometre yürümeniz gerekirdi. Boranlı'da ana beyite giden yolu 7 geden başka bilen yoktu. O atalardan kalma mezarlık hakkında yalan gerçek bir sürü hikaye anlatıldığı halde oraya kimse gitmemiş ya da gitmek için bir fırsat bulamamıştı. Sekiz küçük evden oluşan Borandı köyünde ise uzun yıllardan beri ilk kez bir adam ölmüş, ilk kez bir ölü gömme olayı ile karşılaşmış bulunuyorlardı. Birkaç yıl içinde önce de küçük bir kız çocuğu nefes darlığından ölmüştü ama ana ve babası onu doğum yerleri olan Burallardaki kendi köylerine götürüp gömmüşlerdi. Yine yıllar önce ölen Kapın karısı Bike Hatun ise kumbal mezarlığında yatıyordu. Öldüğü zaman Kumbel hastanesindeydi. Cenazeyi Kumbel'den Boranlı'ya getirmenin bir anlamı yoktu. Çünkü Kumbel bölgenin en büyük istasyonuydu. Ve Kazan kapın kızı Ayzade ile kocası da orada oturuyorlardı. Gerçi damat beş para etmez ay yaşın biriydi ama bu kadar yakınları olan birinin mezarına göz kulak olurlardı. O zaman Kazan Gap sağ olduğu için karısının nereye gömüleceğini de kendisi karar vermişti. Oysa şimdi kazan kapı nereye gömeceklerine bir türlü karar veremiyorlardı. Yedigey kendi görüşünde ısrar etti ve gençlere şöyle çıkıştı. Bırakın bu boş lafları ne biçim yiğitlersiniz siz? Böyle bir adamı atalarının yattığı yer olan ana beyitten başka bir yere gömemeyiz. Zaten kendisi de bunu istemişti. Bırakın konuşmayı da işimizi yapalım. Mezarlık yakın değil sabah erkenden çıkmalıyız yola. Yedigey'in karar vermekte haklı olduğunu hepsi kabul ediyordu. Hiçbiri itiraz etmedi. Doğrusunu söylemek gerekirse Sabitcan biraz itiraz edecek olmuştu. Yolcu trenleri Boranlı'da durmadığı için bir yük trenine atlayıp gelmişti Sabitcan. Babasının ölüp ölmediğini de henüz bilmiyordu yola çıktığı zaman. Çıkıp gelmesi ve cenazeye yetişmesi Yedigey'i duygulandırmış hatta sevindirmişti. Kucaklaşıp ortak üzüntüleri için ağlamışlardı. Yedigey sabit canı kucaklayıp bağrına basmasına, ona sevgi göstermesine kendisi de şaşıp kalmıştı sonradan. Onu kucaklayıp yüksek sesle alarken "İyi ki geldin evlat, iyi ki geldin diyordu ona. Sanki onun gelmesiyle kazan kapatılacakmış gibi. Yedigey niçin öyle gözyaşı döktüğünü de anlamıyordu. O güne kadar hiç ağlamamıştı çünkü. Kapın şimdi tek göz ıpı ıssız önünde, ayakta durarak uzun uzun ağlamışlardı. Yedigey'in içinde bir şeyler uyanmış, hatıralar canlanmıştı. Sabit Can'ın çocukluğunu, onun babası için sevinç kaynağı olduğu yılları hatırlamıştı. Kaç defa kumbeldeki yatılı okula götürmüştü onu. Tatil günlerinde Kapla birlikte bir trene ya da bir deveye biner, yatılı okula onu görmeye giderlerdi. Onun ne durumda olduğunu, arkadaşları ile iyi geçinip geçinmediğini, derslerine iyi çalışıp çalışmadığını, öğretmenlerini memnun edip etmediğini düşünür öğrenmek isterlerdi. Yarı yıl tatillerinden sonra kaç defa derslerinden geri kalmasın diye Bozkır'ın müthiş soğuğunda üşütmemek için kürklere sararak o ya da kazangap deve sırtında okula götürmüşlerdi onu. O günler gerilerde kalmış bir rüya gibi silinip gitmişti. Şimdi önünde duran patlak gözlü, güler yüzlü koca adam o küçük çocuğu ancak hayal meyal hatırlatıyordu ona. Şimdi onun gözlerinde gözlük, başında basık bir şapka, boynunda iyice eskimiş bir kravat vardı. Şehirde bir işi tutmuştu, ağır sorumlulukları bulunan önemli bir kişiymiş gibi görünmek isterdi hep. Ama hayat hiç de kolay değildi. Kendisini kollayıp kayıran dost ya da nüfuzlu akrabaları olmayınca insanın işinde ilerlemesi iyi bir yere gelmesi pek zordu. Bunu kendisi de anlamış ve bir gün acı acı dert yanmıştı. Kendisinin sadece küçük boranlık köyünde yetip giden bir çare kazan kapın olduğu oğlu olduğunu söylemişti. Zavallı çocuk, işte şimdi o baba da yoktu. En işe yaramaz ama hayatta olan bir baba. En ünlü ama ölmüş bir babadan bin kere daha iyidir. Az sonra gözyaşları dindi. Yapmaları gereken işlerden söz etmeye başladılar. İşte o zaman anlaşıldı ki Kazangap'ın bu bilgi çoğulu meğer oraya babasının cenaze töreni için değil onu hemen orada bir çukura bırakıp bu işten sıyrılmak ve bir an önce gerisin geriye dönmek için gelmiş. Ne diye gideceklermiş uzak ana beyit mezarlığına? Engin Sarıözek Özek bir ölüye gömecek yer, yer mi yokmuş? Köyün yakınında demir yolu boyunda bir tümse gömebilirlermiş onu. Böylece ihtiyar ömür boyu çalıştığı bu yerde tren seslerini dinleye dinleye huzur içinde yatar buna memnun olurmuş. Bu arada sözlerinin arasında eski bir atasözünü de sıkıştırmaktan geri kalmadı. İnsan ölür hemen gömülür bekletilmemeli. Dedi. Niçin vakit kaybediyorlarmış? Ne önemi varmış gömülecek yerin? Bir an önce gömmeliymişler. Sabit Can bir yandan böyle konuşurken bir yandan da ertelenmesi imkansız acele işleri olduğundan söz ediyordu. Bilinen şeymiş mezarlığın uzak ya da yakın oluşu müdürünü ilgilendirmezmiş. Şu gün şu saatte işinin başında olacaksın der. Başka bir şey dinlemezmiş. Böyleymiş şehirde işler. Şehir şehirmiş, müdür de müdür. Yedigey onun böyle konuştuğunu görünce ne aptalmışım ben diye iç geçirdi aklından. Bu herifi görünce duygulanmıştı. Şimdi ise rahmetli Kazangap'ın oğlu olsa da böyle bir adamla kucaklaşıp gözyaşı döktüğü için kendisinden utanıyor. Kendisine kızıyordu ama yine de kendini tuttu. Böyle bir günde ve herkesin gözü önünde de onu aşağılayacak bir şey söylemek istemedi. Merhumun anısına olan saygısından dolayı şunları söylemekle yetindi. Mesele yer bulmak ise yer çok. İstediğiniz kadar yer var ama insanlar yakınlarının ölülerini rastgele bir yere gömmek istemezler. Onun da sebepleri var elbet. Bir avuç toprağı ölüden esirgeyen kim? parantez içinde 7gey sustu. Boranlılar onu sessizce dinliyorlardı. Parantez sonu. Siz yine yine de bir düşünün, kararınızı verin. Ben de gidip işlerin ne durumda olduğuna bir bakayım. 7gey suratını asıp kaşlarını çatarak onların yanından ayrıldı. Bazen birdenbire bora gibi patlayan sert bir adamdı. Ona Boranlı lakabını vermelerinin asıl sebebi de bu idi zaten eğer orada yalnız sabit can ile ikisi olsaydı o utanmaza demediğini bırakmaz yerin devine batırır ve unutamayacağı bir ders verirdi ona ama yedi g konuyu kadınların diline düşürmekte istemedi zaten kadınlar fısıldaşıp duruyorlardı ne biçim oldu bu babasının cenazesine misafir gibi gelmiş cenaze aşı için bir paket çay bile getirmemiş Merhumun geleni olan o şehirli kadın da zahmet edip cenazeye gelemez mi? Birkaç damla gözyaşı döküp, du döküp duaya katılamaz mıydı? Ne mutanmaz arlanmaz insanlardı bunlar. Rahmetli sağ iken iki sağ devesi ve beş on koyunu ile oldukça rahat bir hayat yaşarken sık sık ziyaret etmişti onu. Adamcağıza hayvanlarını sattırıp şehre yanlarına götürmüşlerdi. Hayvanların parasıyla evlerinin mobilyasını düzmüş, bir de araba satın almışlardı. Adamı beş parasız bıraktıktan sonra da öylece ortada bırakmış, yüzüne bile bakmamışlardı. Kadınlar bütün bunları ve daha başka şeyleri yüksek sesle söylerlerdi ama Yedigey susturuyordu onlar. Susun, ölenin ruhuna saygısızlık olur. Böyle bir günde konuşulacak şey değil bunlar. Karışmayın işlerine diyordu. Yedigey hızlı adımlarla, ağla Karanar'ı otlaktan getirip bağladığı yere doğru yürüdü. Karanar arada bir öfkeli öfkeli böğürüyordu. Başına buyruk olmayı seven dev bir deveydi. Öbür develerle birlikte iki üç kere kuyudan su içme gelişi dışında gece gündüz bütün hafta otlakta kalırdı. Şimdi de bağlı durmayı istemiyor. Koca ağzını açıp dişlerini göstererek bağır bağır, bağır bağırıyordu. Eski meselde Pür yaşamaya alışan köleliğe kolay alışamaz. Yedi gay devesinin yanına geldiği zaman sabit canla yaptığı konuşmanın etkisinden, kızgınlığından kurtulmuş değildi. Böyle bir durumla karşılaşacağını önceden anlamıştı zaten. Adam öz babasının cenazesine gelmekle Boranlılara iyilik ediyordu sanki. Bu onun için bir yük, bir külfetti ve bundan bir an önce kaçıp kurtulmak istiyordu. Yedi gay, boş yere çene çalmak istememişti onunla. Nasıl olsa bu işi komşuları ile birlikte o olmadan da yapabilirlerdi. Zaten komşular kendilerine düşen işleri yapmaya başlamışlardı. Demir yolunda görevli olanlar dışında herkes cenazenin kaldırılması ve sonra verilecek yaz yemeği için hazırlık yapıyordu. Kadınlar evlerden kapkacak topluyor, semaverleri o parlatıyor, hamur yoğurup ekmek pişiriyorlar. Erkekler ise Su taşıyor, işe yaramaz eski traversleri kırıp yakacak odun haline getiriyorlardı. Issız bozkırda bundan iyi yakacak bulamazlardı. Yalnız sabit can bir iş yapmadan gezinip duruyor, üstelik çalışanları da gereksiz konuşmalarıyla engelliyordu. Şehirdeki kimin ne iş yaptığını, rütbelerinin ne olduğunu, işten çıkarılanları ya da terfi edenleri anlatıyordu onlara. Karısının cenazeye gelmemiş olması da umurunda değildi. Güya karısının bir konferansı varmış. Yabancılar da davetliymiş o konferansa. Peki torunlar için gelmemişlerdi? Onlardan hiç söz etmiyordu ama belliydi. Okula gidiyorlardı onlar. Diploma alabilmek ve yüksek okula gidebilmek için iyi notlar almalı. Bunun için de okuldan bir gün bile geri kalmamalıydılar. Nedigey ne biçim insanlar bunlar diye söylenildi. Ne hale gelmiş bu nesil. Her şey önemli ama ölüm önemli değil. Ve kendi kendine soruyordu. Eğer ölümün onlar için hiçbir önemi yoksa yaşamının da yoktur. Öyleyse niçin ve nasıl yaşıyor bu insanlar? Öfkeyle devesi bağırdı. Ne böğürüp duruyorsun kara timsah? Kes sesini yoksa dişlerini kırarım ha. Yedigey çok kızdığı zaman devesine kara timsah diye küfrederdi. Ona bu adı iri dişli ağzını açıp bağırı vermesinden ve huysuzluğundan dolayı demir yolcuları koymuştu. Deveye havut vurması gerekiyordu ve bu işi yapmaya çalışırken hiddeti geçti. Heybetli devesine hayran hayran baktı. Boğanlı karanar dev gibi, dağ gibi bir deveydi doğrusu. Yedigey uzunca boylu hal, oldu, olduğu halde eli hayvanın boynuna yetişemiyordu. Güçlükle de olsa deveye boyun eğdirdi. Kamçısının sapı ile nasırlı dizlerini vura vura ve bağıra bağıra hayvanı ıhtırdı. Hayvan direnip böğürse de sonunda sahibinin isteğine uyarak çöktü ve sesini kesti. Yedigey de onu hav havuçlama işine koyuldu. Deveyi kusursuz şekilde havuçlamak, ev yapmak kadar zor bir iştir. Her defasında iyice yerleştirmeniz gerekir. Bu da hele Karanar gibi iri bir deve söz konusu ise büyük güç ve beceri ister. Boranlı'nın devesine boşuna Karanar dememişlerdi. Kapkara, kabarık türlü bir başı başı vardı. Kulaklarının dibinden başlayan kara sakalı omuzlarına, yelesi dizlerine kadar iniyor. Sırtında iki hörgücü kule gibi yükseliyordu. Bir erkek deve için en iyi süs sayılan vahşi kabarık tüyleri vardı. Bu güzelliği tamamlayan güdük kuyruğunun uçları da kapkaraydı. Geri kalan tarafı boynunun üst kısmı göğsü, böğürleri, ayakları, karnı açık kestane rengindeydi. Karanar hem heybeti hem de tüylerinin rengiyle ünlüydü. Ayrıca henüz 30 yaşında yani en güçlü çağındaydı. Develer çok yaşar. Bunun için olsa gerek ancak 5 yaşına gelince ergenliğe ulaşır ve 2 yılda bir doğum yaparlar. Gebelik süreleri de öbür hayvanlara göre daha uzundur. Gebe kaldıktan 12 ay sonra doğururlar yavrularını. Yavru deve 1-1,5 yaşına kadar korunmaya muhtaçtır. Soğuktan, bozkır rüzgarlarından korunması gerekir. Büyüyüp geliştikten sonra ne soğuktan korkar ne sıcaktan ne de susuzluktan. Yedikey bu işleri çok iyi bilirdi. Bunun için Karanar'a çok iyi bakmıştı. Hayvanın taş gibi sağlam iki örgücü de onun gücünün sağlamlığının bir göstergesiydi. Karanar'ı ona uzun zaman önce cepheden dönüp Boranlı'ya yerleştiği ilk yıllarda kazan kapediye etmişti. O zaman Karanar ördek yavrusununki gibi yumuşak, yumuşacık tüyleri olan bir yavruydı. Yedi gay de gençti ve burada saçları ağırıncaya kadar kalacağını aklına bile getirmezdi. Bazen gençliğinde çekilmiş resimlere bakıyordu da kendini tanıyamıyordu. Şimdi saç sakalı hatta kaşları iyice ayağı ağarmıştı. Kuşkusuz yüzü de pek çok değişmişti. Ama yaşlı insanların çoğu şişmanladığı halde o dinç idi. Saç sakalının ağırması kendi kendine hissettirmeden olmuştu. Yaşı ilerleyince önce bıyık bırakmış, sonra sakalını uzatmıştı. Şimdi sakalını bıyığını kesecek olsa kendisini çırılçıplak hissederdi herhalde. Boranlı'ya geldiği zamandan bu yana köprülerin altından çok sular akmıştı. Şimdi çöktüğü yerde... Uzun boynunu iki yana çevire çevire, kara yelesini savurarak aslan gibi kükreyen deveyi havutlamaya çalışırken ve elini sallayıp söylenerek onu itade zorlarken bu uzun geçmişi düşünüyor, dalıp gidiyor ve sonra kendine geliyordu. Deveyi havutlamak epeyce zamanını aldı. Havudu vurup yollarını geçirince karanarın üzerine onun en güzel örtüsünü serdi. Elvan nakışlı, geleneksel motiflerle süslü bu çok güzel örtüyü Ukubala kıskançlıkla saklar ancak önemli günlerde ortaya çıkarırdı. Bu örtüyü son defa ne zaman kullandığını da hatırlamıyordu Yedigay ama şimdi tam sırasıydı. Karanar'ın havutlanıp donatılmasından sonra Yedigay onu ayağa kaldırdı ve yaptığı işi pek beğendi. İki örgücü arasına ustaca yerleştirilmiş havutu ve o şahane örgüsü ile karanar şimdi daha gösterişli, daha görkemliydi. Gençler özellikle de sabit can şeref ve haysiyeti ile yaşamış bir adamın cenaze töreni için hazırlanmanın bir külfet olmadığını, bunun önemli bir olay olduğunu, üzücü de olsa şatafatlı bir sevgi gösterisinde bulunmak gerektiğini görüp anlasınlardı. Bazıları müzik çalar, bayrak çeker. Bazıları havaya ateş eder. Bazıları da çi çiçekler saçar, çelenk götürürlerdi. O Boranlı Yedigey yarın sabah püsküllü örtüsü ile süslediği karanara binecek. Cenaze alayının önünde giderek çok sevdiği Kazan kapı son ve ebedi dinlenme yerine Ana Beyit mezarlığına uğurlayacaktı. Uğray ıssız sarı özek bozkırını geçerlerken hep onu düşünecek, bu düşüncelerle hayattayken söz verdiği gibi onu atalar mezarlığında toprağa verecekti. Evet, ona söz vermişti. Yol ne kadar uzun olursa olsun, onu bu kararından hiç kimse, rahmetlinin öz oğlu bile caydıramazdı. Bunun başka türlü olamayacağını, karanarı bunun için süsleyip havutladığını gençler anlamalıydı. Yedigey herkes görsün diye karanarı yularından tutup köyün içinden geçirdi ve sonra rahmetlinin evceyizi önüne getirip bağladı. Herkes görüp anlasın da Boranlı Yedigey sözünde durmazlık edemezdi. Yedigey'in endişesi boşunaydı çünkü onun karanarı hazırlamaya gidişini fırsat bilen uzun adil bay sabit cana sokularak gel şu gölgeye çekilelim de biraz konuşalım seninle demişti. Konuşmaları uzun sürmedi. Adil Bay, Sabit Can'ı razı etmek için uzun uzun lafa gerek görmeden kesin konuştu. Beni dinle Sabit Can. Rahmetli babanın Boranlı Yedigey gibi bir dostu bulunduğu için Allah'a şükretmelisin. Onu adetlerimize göre ana Beyite gömmemize engel olmaya çalışma sakın. Acele işin varsa gitmek istiyorsan seni burada tutan yok. Çek git. Senin yerine de bir avuç toprak atarım ben. Sabitcan bir şeyler söylemek istedi. Ama ölen benim babam ve ne yapacağıma... Oh, Adil Bay, sözünü bitirmesine fırsat vermedi. Baban olmasına baban ama sen kendinde değilsin. Sen de abartıyorsun dedi Sabitcan. Ama karşı gelemeyeceğini anlayarak sözünü değiştirdi. Peki hala böyle bir günde tartışacak değiliz. Ana beyte gömülsene çıkar? Sadece biraz uzak olduğunu düşürmüştüm. Konuşmaları bu kadarla bitmişti. Yedigey Karanarı, boranlılara tartışmayı bırakın. Ne saygısız gençlersiniz siz. Onun gibi bir insanı ancak ana beyete gömebiliriz demişti. Ona kimse sesini çıkarmadı. Herkes kabul etmişti. O akşam ve geceyi bütün komşular rahmetlinin evi önünde geçirmeye karar verdiler. Hava iyiydi ama sonbahar yaklaşıyordu. Gündüzün sıcaklığı geçtikten sonra sarı özek bozkırının birdenbire çıkan serinliği sardı ortalığı. Ala büyük bir sessizlik kaplamıştı ve bir nefeslik rüzgar bile esmiyordu. Bu arada sabah verilecek ölü aşı için bir koyunu kesip parçalamışlar. Şimdi semaverin başına oturup çaylarını içiyor, havadan sudan konuşuyorlardı. Hazırlıklar hemen hemen bitmişti. Sabahı bekleyip ana beyt'e gitmekten başka işleri kalmamıştı. Saatler sessiz, hareketsiz akıp gidiyordu. İhtiyar bir insanın ömrü de böyle gelip geçerdi. Artık ağlamak, üzülmek neye yarar? Dördüncü ayrımın sonu sayfa 56 Beşinci ayrım sayfa 57 Boranlı istasyonuna her zamanki gibi trenler gelip gidiyordu. Doğudan ve batıdan geliyor sonra aksi yönde yollarına devam ediyorlardı. Kısacası Anabeyt'e gidecekleri günün öncesinde her şey yolunda görünüyordu ama gel gör ki tatsız bir olay çıktı az sonra. kapın kızı Ayzade ile kocası bir yük trenine binerek cenazeye gelmişlerdi. Ayzade trenden inerilmez hüngür hüngür ağlayarak geldiğini belli etti. Bunun üzerine köy kadınları da onun etrafına toplaşıp ağlamaya sesine ses katmaya başladılar. Ayzade ile birlikte en çok Ukubala ağlıyor, dövünüyordu. Ukubala Ayzade'ye çok acıyor, gözyaşlarını dindiremiyordu bir tür. Yedigey ölenle ölünemeyeceğini, kadere karşı konulamayacağını söyleyerek onu yatıştırmaya çalıştı ama yatıştıramadı. Sık sık böyle şeyler olur. Babasının ölümü ona doya doya ağlamak, herkesin önünde içini dökmek, uzun zamandan beri birikmiş dertlerini açığa çıkarmak fırsatını vermişti. Ağlamaktan gözleri şişmiş, saçı başı dağılmış, babasının cesedine kapanıp hüngür hüngür ağlarken Karabahtan'a da lanetler okuyordu. Hiç şansı olmadığını çocuklarının sabahtan akşama kadar başsız gözetimsiz istasyonda sürten serseriler olduklarını Yarın birer haydut olacaklarını ve tren soyacaklarını büyüğünün şimdiden içkiye başladığını Polislerin böyle giderse onların mahkemelik olacaklarını bildirdiklerini bağıra bağıra söylüyordu Altı çocukla bir başına ne yapsındı babalarının umurunda değildi hiçbir şey Gerçekten de bir şey umrunda değildi kocası olacak adamın. Orada bir köşede somurtup duruyor, pis kokulu ucuz sigarasını tüttürüyordu sadece. Hem karısının bu tür yakınmalarına da ilk kez tanık olmuyordu. Uzun uzun uluyacak sonra susacaktı karısı. Ama bu defa işe sabit can da karıştı ve işin tadı asıl bundan sonra kaçtı. Görülmüş şey mi bu yaptıkları? Babasının cenazesine mi gelmiş yoksa kendisini rezil etmeye mi? Biri bir kazak kızı babasının cenazesinde böyle mi ağlarmış? Eskiden kadınlar ağıtlarıyla ile ölüleri yüceltirlermiş. Oysa kardeşi sızlanıp yakınmaktan başka bir şey yapmıyormuş. Yok zavallıymış, mutsuzmuş, bilmem daha neymiş. Ayzade patlamak için sanki bu fırsatı bekliyormuş gibi açtı ağzını yumdu gözünü. Bütün hiddetiyle ve yeni bir güçle taştı köpürdü. Şu bilgice şu alamaya bakın hele sen git de önce kendi karına akıl ver. Niye gelip o dediğin ağıtları öğretmiyor bize? Hani nerede? Niye gelmedi babamızın cenazesine? Gelip babamız için bir damla gözyaşı dökseydik, günaha mı girerdi? O ifritle sen kılıbık el ele verdiniz. Zavallı ihtiyarı soyup soğana çevirdiniz. Benim kocam ay da olsa kalkıp geldim cenazeye. Senin bilgiç hanımın hangi cehennemde? Sabitcan eniştesine bağırıp çağırarak karısının sesini kesmesini istedi. Ama eniştesi birden hiddete kapıldı. Sessiz sessiz oturduğu köşeden fırlayıp Sabitcan'ı boğmaya kalktı. Boranlılar birbirine giren akrabaları güç bela ayırabildiler. Hepsi çok utanmış, şaşırmışlardı. g ise utanç ve üzüntüden ne yapacağını bilemedi. Gerçi bunların beş para etmez insanlar olduklarını biliyordu ama böyle bir rezalet çıkarabileceklerini aklının ucundan bile geçirmemişti. Hiddetle ileri çıkarak ikisini de çok ciddi bir şekilde uyardı. Birbirinizi saymıyorsanız hiç olmazsa babanızın anısına saygı gösterin. Yoksa kimseyi dinlemem İkinizi de kovarım köyden cenazeyi kaldıracakları günün öncesinde işte böyle tatsız, can sıkıcı bir olay meydana geldi. Bu olaya çok üzülen Yiğit Geyin kaşları çatılmış ve kendi kendine sorular sormaya başlamıştı. Ne oluyor bu çocuklara? Nasıl bu duruma geldiler? Kazangap'la birlikte onları yazın kavurucu sıcakla, kışın fırtınasında soğuğunda okuyup adam olsunlar, sarı özek bozkırında çürüyüp kalmasınlar diye, bizi gereğe gibi okutmadılar, eğitmediler demesinler diye beldeki yatılı okula götürmemişler miydi? Onları okula gönderirken bekledikleri sonuç bu muydu? Umduklarının tam tersi bir sonuç almışlardı. Niçin? Nasıl böyle olmuşlardı? Yüzlerine bakılmaz insanlar halinde yetişmelerinin sebebi neydi? Yardıma yetişen, durumu kurtarıp yedi geyi biraz rahatlatan yine uzun adil bay oldu. O, yedi geyin bu duruma nasıl sıkıldığını, neler çektiğini çok iyi anlıyordu. Bir cenaze töreninde merhumun evlatları en önemli kişiler sayılır. Dünya kurulalı beri bu böyledir ve böyle olduğunu da herkes bilir. Ne kadar beş para etmez, utanmaz, arlanmaz olsalar bile onları görmezlikten gelemez, uzakta tutamazsınız. İşte bu yüzden Uzun Adil Bay iki kardeş arasındaki kavganın sebep olduğu rahatsızlığı gidermek için erkekleri evine davet etti. Avlunun ortasında durup yıldızları sayacağımıza bize gidelim de beraber çay içelim dedi. Yedigay uzun Bayın kapısından içeri adım adınca başka bir dünyaya gelmiş gibi oldu. Daha önceleri de Adilbay'a komşu ziyaretinde bulunmuş ve her defasında aileyi mutlu, huzurlu görerek sevinmişti. O evde rahat hissediyordu kendini. Bugün de orada olabildiği kadar çok katılım kalmayı istiyordu. Böylece yitirdiği gücü toplayacak kendine gelecekti. Buna ihtiyacı vardı. Adil Bay da diğerleri gibi bir demiryolu işçisiydi ve kazancı onlarınkinden fazla değildi. O da iki oda bir mutfaktan ibaret küçük bir evde oturuyordu. Ama bambaşka bir atmosfer vardı o evde. Huzurlu, temiz, aydınlık yaptığı çay da farklı değildi. Ne var ki Yedige'ye burada içtiği çay süzülmüş bal gibi tatlı gelirdi. Adil Bay'in karısı da her zaman çok iyi karşılardı konuklarını. İyi bir ev kadınıydı. Çocuklar ise uslu, terbiyeliydiler. Yedigey onların daha bir süre sarı Özek'te kalacaklarını, sonra başka bir yere daha iyi şartlarda yaşamak için göçeceklerini düşünürdü. Onlardan ayrılmayı hiç istemese de onların iyiliği için böyle olmasını isterdi. Yedigey kapının önünde muşamba çizmelerini çıkarıp içeri girmiş, bağdaş kurup oturmuştu. İşte o zaman hissettin ne kadar çok yorulduğunu, acıktığını. Sırtını duvara dayamış, hiç konuşmadan duruyordu. Ötekiler yuvarlak yer sofrasının etrafında oturmuş, alçak sesle şundan bundan konuşuyorlardı. Sohbet az o az sonra garip bir konu üzerinde yoğunlaştı. Yedigey bir gün önce fırlatılan uzay gemisini unutmuştu. Sofradakilerin aynı olayla ilgili konuşmalarını dinlerken hatırladı olayı. Gerçi yeni bir şey öğrenmedi ama onları dinlerken bu konuda ne kadar az şey bildiğine şaşıp kaldı. Yine de pek üzülmedi. Bundan bir utanç duymadı. Çünkü onları çok ilgilendiren uzay uçuşları kendisi için uzak bir konuydu. Büyüleyici bir şey olsa da yabancısı olduğu bir konu. Onun için bilmediği bir şey karşısında her zaman yaptığı gibi gözleriyle gördüğü bu şaşırtıcı olay hakkındaki konuşmaları saygıyla dinledi. Sofradakiler önce Şubat yani deve yüzünden hazırlanmış kırık içtiler. Sonra soğuk köpüklü ve hafif sarhoşluk veren güzel bir kımız idi bu. Parantez içinde bu istasyona gelen bakım ve kontrol ustaları bu kımızı çok sever ve ona sarı özek birası derlerdi. Bundan sonra sıcak yemekler geldi sofraya. Yemekle birlikte vodka da çıkardılar. Boranlı 7 gey sofrada içkiyi geri çevirmezdi. Ama bu defa hem içmedi hem de tavrı ile onların da içmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştı. Çünkü sabahleyin önemli bir işleri olacak, uzun yola gideceklerdi. Onların özellikle de Sabit Can'ın kımızla vodkayı karıştırıp içmeleri pek doğru olmaz. Belki kendilerine koyuverirlerdi. Kımız ile vodka arabaya koşulmuş bir çift uyumlu at gibiydi. Ve insanı coşturur, sarhoş eder, alıp götürürdü. İşte onun için sırası değildi içmenin. Ama bu koca koca adamların içmesine nasıl engel olursunuz? Kendileri anlamalıydılar durumu. Yine de bir şey rahatlatmıştı onu. Ayzade'nin kocası bir alkolik olduğu halde vodkaya dokunmuyor, yalnız kımız içiyordu. Eğer o da kımıza vodka karışırsa kör kütük sarhoş verirdi. Herhalde kaynatasının cenazesinde böyle sarhoş olmasının bir rezalet olacağını çok iyi biliyordu. Ama daha ne kadar vodkadan uzak kalabileceği de bilinemezdi. Sohbet sırasında Adil Adilbay, kocaman kollarını kürek gibi açarak konuklarına kımız verirken ve sofranın üzerinden dolu kadefi Yedike'ye uzatırken birdenbire aklına gelmiş gibi sordu. Yedike, dün nöbeti devraldıktan sonra siz giderken gökyüzünde tuhaf bir şey oldu. Sanki gök gürledi ve ben olduğum yerde sarsıldım. Kosmodromdan bir füze fırlatmışlardı. Araba oku gibi kocaman bir şey. Sizde gördünüz mü? Gördüm tabi. Ağzım açık kaldı şaşkınlıktan. Ne de o öyle. Alev alev yanıyor. Yükseliyor yükseliyordu. Korktum doğrusu. Nice zamandır burada yaşıyorum. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ben de ilk kez görüyorum dedi Adil Bay. Sabitcan Adil Bay'ın uzun boyunu kast ederek sen de görmemişsen ''Biz nasıl görürüz?'' Adil Bay gülümsedi. O ateş topunun kükreyip gökyüzüne yükseldiğini görünce gözlerime inanamadım. ''İşte biri daha uzaya gidiyor. Uğurlar olsun.'' dedim. ''Belki haberini verirler.'' diye hep yanımda taşıdığım transistorlu radyomu hemen açtım. Normal olarak uzaya adam fırlatılınca yayın yaparlar. Spiker de olayı büyük bir heyecanla anlatır. Dinleyenin tüyleri diken diken olur.'' Uzaya kimin fırlatıldığını öğrenmek için sabırsızlanıyordum. Çünkü gözlerimle görüyordum adamın çıktığını ama yayın yoktu. Sabit cam epeyce içmiş, kızarmaya, terlemeye başlamıştı. Bilgiç bir tavırla kaşlarını kaldırdı ve ötekilerden önce davranarak sordu. Peki niçin yayın yoktu? Bilmem. Hiçbir şey söylemediler. Oysa radyoyu hep açık tuttum. Tek kelime söylemediler. Sabitcan bir yudum votka ve ardından bir kadeh kırmızı içerek başını salladı. Olmaz öyle şey. Bu işte bir yanlışlık var. Uzay uçuşu her zaman önemli bir olaydır. Bu işte söz konusu olan bizim bilim ve siyasetteki prestijimizdir. Anlıyorsunuz değil mi? Niçin haber vermediklerini bilemem. Son haberleri de özellikle dinledim. Hatta gazete haberlerini özetleyen yayını da. Sabit Can yine başını salladı. Hımm eğer şimdi iş yerinde olsaydım bu işin aslını hemen öğrenirdim. Yazık ki orada değilim işte. Bir iş var bunda. Uz gitmeyen bir şey. Orasını bilmem ben. Bütün bildiğim bu durumun biraz can sıkıcı olduğudur dedi Adil Bay. Bu defa çıkanı kendi kozmonatum gibi görüyorum. Çünkü gözlerimle gördüm o uzay aracının yükselişini. Hatta bu gidenin belki buralı bizim çocuklardan biri olduğunu da düşündüm. Böyle olsa ne kadar sevinirdik. Sonra bir de batmışsın. ileride onunla görüşüyoruz. Amma da hoş bir şey olurdu ha. Sabit aklına birden bir şey gelmiş gibi Alil Bay'ın sözünü kesti. Tamam anladım şimdi. Deneme uçuşu için pilotsuz bir gemi gönderdiler uzaya. Adil Bay ona bakarak sordu. ''Nasıl oluyormuş o?'' ''Bir deneme uçuşu işte, bilmez misin? Bir tecrübe yani, pilotsuz araç başka bir gemiyle kenetlenir ya da bir yörüngeye girer. İşin nasıl sonuçlanacağı bilinmez. Eğer başarılı sonuçlanırsa radyo ve basın yoluyla duyururlar. Aksi halde hiç sözünü etmezler. Bilimsel bir deneme bu.'' Adil Bay'ın biraz canı sıkılmıştı. Ben de uzaya adam gönderdiler diye sevinmiştim. Kısa süren bir sessizlik oldu. Sabitcan'ın açıklamasıyla biraz hayal kırıklığına uğramışlardı. Konu belki burada kapanacaktı ama Yedigay istemeden bir canlılık getirdi. Yiğitler! Anladığıma göre uzay gemisi yörüngeye çıkıyor ama içinde kimse yok. Kim yönetiyor öyleyse onu? Sabitcan ne kadar cahilsin der gibi elini salladı. Yedigay'ın yüzüne övüngeç battı. Kim mi yönetiyor? Amma da soru ha yedike orada her şey telsizle idare edilir. Komutlar yerden yönetim merkezinden verilir ve her şey telsizle idare edilir anlıyor musun? Uzay gemisinde pilot bulunsa bile yönetim yine telsizle olur. Pilot yönetimi ele almak istediği zaman yerdeki merkezden izin verilmesi gerekir. Ya yedike senin karanarın sırtında sarı özek bozkırını geçmene benzemez bu işler çok karışıktır. Ya demek öyle.'' dedi Yedigay. Boranlı Yedigay için telsizle komut verme sistemi anlaşılır bir şey değildi. Onun için telsiz demek, bir takım kelimelerin seslerin ya da uzayda uzak mesafelere ulaştırılması demekti. Ama bunlarla cansız bir şey nasıl yönetilirdi? Oysa gemide bir insan varsa iş başka. Bu adam kendisine verilen emirleri uygulardı. Yedigay daha başka bazı şeyler öğrenmek istedi ama değmez diye vazgeçti. Soru sormak içinden gelmiyordu. Sustu. Çünkü Sabit Can bildiklerini söylerken karşısındaki çok küçüm karşısındakini çok küçümsediğini de belli ediyordu. Sanki aklınız bir şeye ermeyen cahillersiniz. Üstelik beni adam yerine koymuyorsunuz. Şu eniştem olacak ay da beni boğmaya kalkar ama bu işleri hepinizden daha iyi bildiğimi görün işte demek istiyordu. 7G key, bizim gibi okumamışlardan elbette fazla bileceksin asersem seni yıllarca boş yere mi okuttuk diye geçirdi aklından. Hemen ardından şunu da düşündü. Böyle birini başımıza geçirseler yönetici yapsalar ne büyük bir felakete olurdu. Emrindekileri kendisi gibi birer bilgiç taslağı yapmaya çalışırdı bu herif. Şimdi bile ayak işlerine bakan bir odacıdan başka bir şey değilken... Hiç olmazsa burada Sarı Özek'te herkesi ağızların içine baktırmak istiyor. Sabitcan kendisine ayır, ayran budalasa gibi ağızları açık dinleyen Boranlıları iyice şaşırtmak, ezmek kararındaydı. Böylece kız kardeşi ve eniştesiyle yaptığı kavgadan dolayı kendini küçük görenlere bir ders vermiş, bunu onlara ödetmiş olacaktı. Bu yüzden adeta coşmuş, bilimin yüksek başarıları ve inanılmaz mucizeleri üzerine nutuk çekmeye başlamıştı. Bu arada sık sık vodkasını yudumluyor, hemen ardından kımız içmekten de geri kalmıyordu. Sarhoş olmuştu bile. Öyle saçma sapan şeyler anlatmaya başladı ki, zavallı Boranlılar hangisine inanıp hangisine inanmayacaklarını bilemez oldular. Sabitcan, her kımıldanışta parlayan gözlük camlarının gerisinden ateşli ve büyüleyici bakışlarıyla dinleyenlerini süzüyor ve devam ediyordu anlatmaya. Düşünün bir kere bizden insanlık tarihinin en mutlu kişileriyiz. Bak Yedike içimizde en yaşlısı sensin. Her şeyin eskiden nasıl, şimdi nasıl olduğunu hepimizden iyi bilirsin. Niçin böyle diyorum? Bak anlatayım. Eskiden insanlar tanrılara inanırlardı. Eski Yunanistan'daki inanca göre güya bu tanrılar Olimpus dağında yaşarmış. Ne biçim tanrıymış onlar? Saçmalık işte. Ne gelirdi ellerinden? Durmadan birbirleriyle kavga etmek... Asıl özellikleri birbirleriyle didişmek, hiç anlaşamamaktı. İnsan hayatını değiştirmek, insanın mutluluğuna en ufak bir katkıda bulunmak gelmez ellerinden. Zaten böyle bir şey düşündükleri de yoktu. Aslında tanrılar da yoktu. Bir efsane, masal, uydurmaydı bütün bunlar. Ama bizim tanrılarımız bambaşkadır. Ve hemen şuracıkta sarı özek uzay üstünde yaşıyorlar. Ve biz bu tanrılarımızla bütün dünyaya karşı övünüyoruz, gururlanıyoruz. Aramızdan hiç kimse tanımıyor, göremiyor onları. Yasalar buna izin vermez. Onları görüp tanımak da gerekmez zaten. Öyle her önüne gelen bir mırkın bay, bir şırkın bay parantez içinde Ali Veli parantez sonu. Merhaba nasılsın diye el uzatamaz onlara. Asıl gerçek tanrılardır bunlar. Bak yedike az önce sen uzay gemilerinin telsizle yönetildiğini öğrenince şaşıp kaldın değil mi? Olsa... O iş bir çocuk oyuncağı hem modası da çoktan geçti. Gün gelecek, insanlar da telsizle yönetilecekler. Tıpkı şimdiki otomatlar gibi. Anlıyor musun? Büyük, küçük herkes radyo dalgalarıyla yönlendirilecek. Bu konuda deneylere başlandı bile. İnsanlığın yüksek çıkarları için çalışan bilim çok önemli sonuçlar, çok önemli veriler elde etmiş bulunuyor. Uzun Adil Bay. Onun sözünü kesti. Dur hele şu ağzından düşünmediğin insanlığın yüksek çıkarları sözünü pek anlayamadım ben. Yani senin dediğine göre herkes yanında transistörlü radyoya benzeyen bir aygıt taşıyacak. Ve bu aygıttan aldığı emirlere göre mi hareket edecek? Her yerde var mı bu aygıtlardan? Çok tuhafsın Adil Bay. Ondan mı söz ediyorum ben? Senin söylediğin aygıt hiçbir şey değil. Bir çocuk oyuncağı o. Hiç kimse hiçbir şey taşımayacak üzerinde. İstersen sokakta çıplak dolaş. Biotok yani parantez içinde canlı akım denen telsiz ya da radyo dalgaları seni yine bulacak ve bilincine aralıksız olarak tesir edecek. O dalgalardan kimse kaçıp kurtulamayacak. Ya öyle ha? Ne sandın ya? İnsan ancak merkezden verilen programa göre hareket edebilecek. Keyfince yaşadığını, dile, dilediğince hareket ettiğini sanacak ama aslında her şeyi aldığı nefesi bile yukarıdan verilen programa uygun olacak. Oradan ayarlanacak her şey. Bir şarkı söylemen mi gerekiyor? Merkez bir sinyal verecek ve sen şarkı söyleyeceksin. Dans etmen, oynaman mı gerek? Başka bir sinyal verecekler ve sen başlayacaksın oynamaya. Çalışmak mı istiyorsun? Yine sinyalle çalışacaksın. Hem ne de çalışmak. Hırsızlık, soygun ya da başka bir suç işlemek olmayacak artık Bütün bunlar eski kitaplarda kalacak Çünkü insanın dev, her davranışı, her işi, bütün düşünceleri ve istekleri, her şey önceden tespit edilecek Diyelim ki dünya nüfus patlaması gibi bir felaketle karşı karşıyadır Yani insanlar hızla çoğalmakta ve bunları besleyecek kadar besin bulunamamaktadır Ne yapacağız o zaman? Yapılacak şey belli. Doğumları azaltacağız. Herkes karısıyla ancak merkezden bu yolda bir sinyal aldığı zaman sevişecek. Tabii toplumun yüksek çıkarları için olacak bu. Uzun Adil Bal, Bay alaylı bir sesle sordu. Toplumun yüksek çıkarları için ha? Elbette devletin çıkarları her şeyden önce gelir. Peki ya ben bu yüksek çıkarları düşünmeden karımla sevişmek, o işi yapmak istedim o zaman ne olacak? Azizim Adil Bay, Adil Bay hiç böyle bir şey olmayacak ki böyle bir istek aklının kenarından bile geçmeyecek. Karşına dünyanın en güzel kadınını çıkarsalar seni negatif bir, bir otoklar denilen canlı akım etkisinde bırakmışlarsa ona dönüp bakmayacaksın bile. Emin ol ki bu gibi işlerde bile mutlak bir düzen hüküm sürecek. Mesela savaşta olduğumuzu kabul edelim. Orada da her şey merkezden verilen sinyallere göre olacak. Hemen ilk safta ateşe mi atılmak gerekiyor? Atılacaksın. Paraşütle mi atlanacak? Göz kırpmadan atlayacaksın. Tankın altına sokup mayın mı patlatacaksın? Hemen yapacaksın o işi. Nasıl ve niçin diye soracaksınız bana. Anlatayım. Merkezden canlı akımla cesaret aşılanacak ve insanda korku diye bir şey kalmayacak. İşte böyle olacak her şey. Uzun Adil Bay pek şaşırmıştı. Aklından geçeni olduğu gibi söyleyiverdi. Amma da palavracısına! Bunca yıl okuduktan sonra bunları mı öğrendin? Başına akıl koyan olmamış hiç. Öbürleri oturdukları yerde kıpırdanıyor, başlarını iki yana sallayarak gülüyor ve bu palavralara inanmadıklarını belli ediyorlardı. Ama yine de konuyu meraklı buldukları için sözünü kesmeden dinliyorlardı onu. Hem sonra onun durmadan botka ve kımız içtiğini iyice sarhoş olduğunu da görüyorlardı Bıraksınlar keyfince konuşsundu Söylediklerinin hangisi doğru Hangisi uydurma diye kafa yoracak değillerdi ya Bununla beraber Yedigey birden korkuya kapıldı Bu Pavlovracan'ın böyle konuşması hiç sebepsiz Hiç temelsiz olamazdı Çünkü bütün bu söylediklerini uydurabilecek yeteneği de yoktu onun Herhalde bir şeyler duymuş olmalıydı aslında hep kötü haberleri hakkında tutardı o. Ya söylediklerinde gerçek payı varsa, ya bazı bilim adamları tanrı olmak hırsına kapılmışlarsa, kendilerini tanrı yerine koyarak bizi yönetmeye kalkarlarsa diye düşündü. Korkusu da bundan ileri geliyordu. Sabit Can merakla dinlendiğini görünce daha da coştu. Attıkça attı. Gözlükleri terden boğulanmış, göz bebekleri karanlıkta dolaşan kedi gözleri gibi açılıp büyümüştü. Botka ve kımız kadehlerini de sık sık kaldırıp ağzına götürüyordu. Şimdi de elini kolunu sallaya sallaya okyanusun ortasında bermuda üçgeni denilen bir yerden bir bermuda üçgeni masalından söz etmeye başlamıştı. Veya buradan geçen gemiler, buradan uçan uçaklar esrarlı bir şekilde kayıplara karışıyormuş. Beşinci ayrımın sonu, sayfa 66. Yedinci ayrım, sayfa 67. Bakın size bir olay anlatayım. Bizim şehirde adamın biri, yurt dışında bir göreve gitmek için kendini helak edercesine uğraştı. Her kapıyı çaldı, her makama başvurdu. Sanki dışarı giderse bir eli yağda, bir eli balda olacakmış gibi. Sonunda sırada bekleyenlerin önüne geçerek paraguay mı? Uruguay mı pek hatırlamıyorum ama okyanusun öbür tarafında bir yere gitti. Gidiş o gidiş. Bermuda üçgeni üzerinden geçerken bindiği uçak kaybolmuş. Buhar olup üçmüş sanki. Ne izi kalmış ne tozu. İşte bunun için dostlarım çıkış izni alalım diye ona buna yalvarmaya, onun bunun ayağını kaydırmaya hiç gerek yok. Bermuda üçgeni ne bize gerek bizim? Öz yurdumuzda can sağlığıyla oturmaktan iyisi yoktur. Hadi kendi sağlığımıza içelim. Tamam yine başlayacak tutuk atmaya bulduk belayı. İçtikçe çenesi açılıyor ve kapanmak bilmiyor diye söylendi Yedikey. İçinden bir de küfür savurdu. Tahmin ettiği gibi de oldu. Sabitcan çevresinde oturanları bulanık bakışlı süzerek ve yine de önemli adam tavrını bırakmamaya çalışarak devam etti konuşmaya. Kendi sağlığımıza içelim. Sağlığımız ülkenin en büyük zenginliğidir. Demek ki bizim sağlığımız devletinin en önemli servet, servetidir. Evet evet biz öyle basit insanlar değiliz. Devletin adamlarıyız biz. Şunu da söylemek isterim ki. Boranlı Yedigey sözün gerisini dinlemeden ayağa kalktı. Ve hızla odadan dışarı fırladı. Karanlık sundurmada ayağına takılan boş bir kova ya da onun gibi bir şey tangur tungur sesler çıkararak yuvarlandı. Dışarıda kaldığı için iyice soğuyan çizmelerini alel acele ayağına çekti ve üzgün, öfkeli olarak evin yolunu tuttu. Hiddetinden bıyıklarını ısırıyor, vah zavallı kazan vah diye iç çekiyordu. Gerçek bir ölüm yası, gerçek bir üzüntü bile gösterilmiyor zavallıya. Ne biçim iştir bu, ne biçim nesildir, oğlu olacak herif, herif cenazeye değil de sanki içmeye eğlenmeye gelmiş Laflar da laf olsa bari, bir devlet sağlığı, devlet zenginliği tutturmuş, her içişte onu söyler, başımızı şişirir. Yarın Allah'ın yardımıyla merhumu gömelim, doğasını yapalım, sonra bu elif defolup gitsin başımızdan. Bir daha hiç yüzünü görmeyelim, kimin ne işine yarar ki? Uzun Adil Bay'in evinde epeyce oturmuşlardı, vakit gece yarısını bulmuştu. Yedigey, Sarı Özek'in gece serinleyen havasını derin derin içine çekti. Yarınki havanın her zamanki gibi açık, kuru ve epeyce de sıcak olacağı anlaşılıyordu. Bu mevsimde hep böyle olurdu. Gündüzler kavurucu sıcak, ise dondurucu soğuk geçerdi. Sarı özek bozkırının bitki yönünden pek çıplak oluşunun sebebi de budur zaten. Bit bitkiler ani ısı değişikliğine uyum sağlayamaz. Gündüzleri başlarını güneşe çevirir, yapraklarını açar, bir parçacık nemli havanın esmesini beklerler. Ama gece olunca da soğuktan kavrulup giderler. Ancak çok dayanıklı olanlar kalır ki bunlar da bazı dikenler, yavşan otları ve dere boylarında öbeklenen bazı ot türleridir. Bunları kışın yakmak için biterler. Yedigey'in eski dostu jeolog Yelizarov'un anlattığına göre vaktiyle buraları baştan başa bitki örgüsüyle kalktıymış. Çünkü o zaman başka bir iklim hüküm sürüyormuş. Şimdikinden en az 3 defa daha fazla yağmur yağmış. Tabii hayat da bambaşkaymış o zamanlar. Sarı özek bozkırında yılkılar, koyun ve sığır sürüleri dolaşırmış. Yelizarov'un ballandıra ballandıra anlattığı o zamanlar herhalde çok gerilerde kalmıştı. Ve belki de istilacı Juan Juan'ların gelişinden de eskiydi. Buraları istila etmiş olan Juan Juan'lar çoktan tarihten silinmiş, izi tozu kalmamıştı. Yoksa bunca insan Sarı Özek'e nasıl yerleşir, nasıl yaşardı? Yelizarov, Sarı Özek Bozkır'ın unutulmuş bir kitabıdır derken hiç de haksız sayılmazdı. Yine Yelizarov'a göre ana Beyit mezarlığının hikayesi de asılsız bir hikaye değildi. Bazı bilginler yalnız yazılı belgeleri tarih sayarlar. Peki eskiden kitap belge yazılmamışsa ne olacak? İstasyondan gelip geçen trenlerin gürültüsü tuhaf bir ses benzerliğiyle Boranlı Yedige'ye Aral Denizi'nin fırtınalarını bu fırtınaların uğultusunu hatırlattı. Yedigey o denizin kıyısında doğup büyümüş ve savaş yıllarına kadar orada yaşamıştı. Kazan Gap'ta Aral Kazaklarından idi ve çok sıkı dost olmalarının belki de en önemli sebeplerinden biri de buydu. Sara Özek de Aral'dan, o doğup büyüdükleri vatandan sık sık ve hasretle söz ederlerdi. Kazan Gap'ın ölümünden az önce ilkbaharda doğup büyüdükleri yeri görmek için oraya gitmişlerdi. 7G ihtiyar kazan kapının dünya gözüyle oraları son bir defa daha görmek Aral'la vedalaşmak istediğini şimdi çok iyi anlıyordu. Keşke gitmeseydiler çünkü Aral'ın gittikçe çekilip küçülmekte olduğunu görünce pek üzülmüşlerdi. Gerçekten de o koca deniz kuruyup iyice küçülmüş ve onlar kıyıya ulaşmak için eskiden denizin dibi olan ve şimdi kirli bir çıplak düzlük haline gelen yerde... 10 kilometre kadar yürümüşlerdi. Bu durumu görünce Kazangap içeri çekerek şöyle demişti. Dünya kuruldu kurulalı aral vardı. Şimdi o bile kurulduğuna göre insan ömrünün lafı mı olur? İhtiyar Kazangap şurada söylemişti. Öldüğüm zaman beni ana beyite gömmeni istiyorum Yedigey. Arada gelince bu onun son görüşü olacak. Yedigey gözlerine dolan yaşı yeni iyileşti. Üzüntüden düğümlenen boğazını açmak için birkaç kez öksürdü. Sonra da Kazangap'ın ev cehizine doğru yürüdü. Ayzade Ukubala ve köyün öteki kadınları oradaydılar. Evinde işini bitiren her kadın oraya geliyor, elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyordu. Yedigey alının önünden geçerken orada bir kazağa bağlı duran, hıvutlanmış, püsküllü, işlemeli örtüsü örtülmüş, karanarın yanında durdu. Ay ışığında deve pek büyük, pek güçlü bir fil kadar heyvetli görünüyordu. Yedigey kendini tutamayıp hayvanın börünü tapıkladı. Hay maşallah pek yamansın. Tam kapıdan içeri gireceği sırada nedense birden dün geceyi hatırladı. Bozkır tilkisinin demir yoluna kadar gelişini, onu vurmak için eline aldığı taşı fırlatmaya cesaret edemeyişini, Sonra eve giderken kosmodromdan havalanan uzay gemisinin od alev içinde göğün sonsuzluğuna yükselip gözden kayboluşunu. Üçüncü bölüm. O anda büyük okyanusun kuzey enlemlerinde vakit sabah idi. Saat sekize geliyordu. Göz kamaştıran güneş parlak ışıklarını uçsuz bucaksız ve ılımlı, ılgımlı bir sessizliğin üzerine yaymaktaydı. Su ve gökyüzünden başka bir şey görünmüyordu uçsuz bucaksız bölgede. Bununla beraber oralarda bir yerde gözlerden ırak konvansiyon uçak gemisinde şimdilik gemidekilerden başka kimse bilmese de dünya çapında önemli bir dram yaşanmaktaydı. Amerikan Sovyet Yörünge istasyonu Parite'de meydana gelen o güne kadar görünmemiş duyulmamış bir olayla ilgiliydi bu dram. Bütün dünya ile ilişkilerini kesen konvansiyon uçak gemisi Aleut adalarının güneyinde her zamanki yerini korumakla kalmıyor. San Francisco ile Vladivostok'a tam eşit uzaklıkta bir noktada bulunmaya çok dikkat ediyordu. İki devlet arasında Demiurg adı verilen ortak plante, planetoloji parantez içinde gezegen bilim, Projesinin bilimsel, stratejik karargahıydı bu uçak gemisi. Uçak gemisinde bazı değişiklikler olmuştu. Buradaki Amerikan ve Sovyet ortak genel yöneticileri, olağanüstü olayın habercisi olan biri Sovyetlerden, diğeri Amerikalı iki operatöre parite ile ilgili habersiz masın diye geçici bir süre için hiç kimseyle bağlantı kurmamaları kesin olarak emredilmişti. Konvansiyon uçak gemisi askeri amaçla kullanılmıyor, hiçbir silah bulundurmuyordu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın özel bir kararına göre uluslararası dokunulmazlık statüsü de vardı. Bütün bunlara rağmen personel alarma geçilmiş, olağanüstü durum ilan edilmişti. Gündüz saat 11'e doğru 5 dakika ara ile iki tarafın sorumlu komisyonlarının gelmeleri bekleniyordu. Bu komisyonlar kendi ülkelerinin ve dünyanın güvenliği için her türlü kararı ve gerekli tedbirleri almak odusunda tam yetkiye sahiptiler. İşte bu yüzden konvansiyon uçak gemisi El Aleut adalarının güneyinde Vladivostok ile San Francisco'ya eşit uzaklıkta bulunan noktada yerini almış bekliyordu. Geminin bulunduğu bu yerin seçimi bir tesadüf değildi. Tarihte eşi görünmemiş bir, ulu, bir uluslararası işbirliği için özenle seçilmişti ve Demiur programını yaratanların daha işin başında yönetimde mutlak eşitliğe sahip olduklarını gösteriyordu. Komandasyon gemisine bütün donanımı, araç gereçleri ve enerji stoklarıyla iki ortak ülke eşit olarak sahiptiler. Yine bu gemi Nevada ve Sarı Özek uzay üsleriyle doğrudan doğruya ve aynı anda telsiz telefon bağlantıları kurabiliyordu. Gemide bulunan 8 tepkili uçağın dördünü Amerika, dördünü de Sovyetler vermişti. Bu uçaklar ortak yönetim merkezi ile kıtalar arasında sürekli olarak haberleşme ve taşıma görevi yapmaktaydılar. Gemide biri Sovyet öteki Amerikalı ve Kaptan Parite 1-2 ile Kaptan Parite 21 diye adlandırılan iki komutan vardı ve bunlar sıra ile vardiya usulü başkumandanlık yapıyor, yönetimi ele alıyorlardı. Komutan yardımcıları, tecrübeli gemiciler, makinistler, elektrikçiler, istimciler, bütün mürettebat iki tarafın eşit sayıdaki görevlilerinden oluşuyordu. Teknik personel de aynı şekilde tarafların eşit sayıda elemanlarından meydana gelmişti. Kumandan Parite 1-2 ve Parite 2-1'den Tutun'da her alanın uzmanına ve kamarotlarına kadar iki tarafın çalışanları eşit sayıda idiler. Bugüne kadar çıkılan yörüngelere göre dünyaya en uzak yerde bulunan Tramplen yörüngesindeki uzay istasyonuna karşılıklı ilişkilerin özünü yansıttığı için Parite parantez içinde eşitlik adı verilmişti. Pek tabi bu işin gerçekleşmesi, iki ülkenin bilimsel, diplomatik ve idari organları oranında uzun ve çeşitli hazırlık çalışmaları, sayısız toplantıları sonunda olmuş, her konuda ve özellikle de Demiurk projesinde tam bir uzlaşmaya yıllar sonra ulaşılmıştı. Demir projesinin o güne kadar görünmemiş çok büyük görkemli bir amacı vardı. X gezegenindeki maden kaynakları üzerinde ayrıntılı bir araştırma yapılacaktı. Dünya ölçülerine göre akıl almaz büyüklükte enerji kaynakları vardı orada. Amaç işte bu enerjiden yararlanma konusunda inceleme yapmaktı ve bu yüzyılımızın en büyük gelişimiydi. Gezegenin yüzeyinde açıkta bulunan X madeninden 100 ton kadarını işleyip enerjiye dönüştürdükleri zaman bütün Avrupa'ya bir yıl yetecek elektrik ve ısı sağlanmış olacaktı. Galaksimiz içinde yer alan o gezegende özel şartlar ve milyonlarca yıl süren bir evrim sonunda işte böyle muazzam böyle olağanüstü bir enerji kaynağı oluşmuştu. Gerek oraya gönderilen uzay araçlarının kepçeleyip getirdiği örneklerin incelenmesi, gerekse güneş sistemimizin bu kırmızı gezegenine inenlerin yaptığı araştırmalar bunu doğruluyordu. X gezegeninde bir değerlendirme projesinin hazırlanmasına yol açan en önemli sebeplerden biri burada sıvı elementin yani suyun da bulunmasıydı. Ay ve Venüs de dahil olmak üzere bilinen gezegenlerin hiçbirinde böyle bir durum yoktu ama X gezegeninde yapılan sondaşlar burada yeraltı su kaynaklarının da bulunduğunu kesin olarak ortaya çıkarmıştı. Bilim adamlarının hesaplarına göre gezegenin üst kısmındaki soğumuş kaya katmanlarının altında bulunan bu su tabakasının kalınlığı birkaç kilometreyi buluyor. Gezegende bulunan işte bu büyük yeraltı su tabakası Demiurk programının uygulamasını mümkün kılacak bir faktör idi. Su yalnız içme ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, başta teneffüs edilecek hava olmak üzere bu ıssız gezegen şartlarında normal hayatı sürdürmek için insan organizmasına gerekli diğer şeylerin de ayrıştırma yoluyla elde edilmesi için başlıca kaynak olacaktı. Bundan başka suyun X madeninin uzay araçlarıyla taşınmasından önce arıtma temizleme teknolojisi içinde önemli bir rolü olacaktı. X enerjisinin nerede üretileceği de henüz karara bağlanmış değildi. Uzmanlar enerjinin yörüngeye yerleştirilmiş istasyonlarda üretilip oradan dünyaya gönderilmesinin mi yoksa ham doğrudan doğruya taşınarak üretimin dünyada gerçekleştirilmesinin mi daha uygun olacağı üzerinde tartışıyorlardı. Ama bu konuda kesin karara varmak için epeyce vakitleri vardı daha. Gezegende aylarca kalacak sondajcıların ve hidrologların parantez içinde su bilimcilerinin gönderilmesi hazırlığı devam ediyordu. Bu ekip yeraltı sularını yüzeye çıkaracak ve döşenecek borularla açılacak kanallarla kendi kendine akmasını sağlayacaktı. Yörünge istasyonu parite bu çalışma ekibi için dağcıların deyimiyle bir konaklama yeri, bir sığınma kampı olacaktı. Bu istasyonla X gezegeni arasında araç, gereç ve insan taşıyacak olan mekiklerin yanaşmaları ve havalanmaları için gerekli tesisler yapılmıştı. Burada 100 kadar kişiyi barındıracak binalar da yapılıyordu. Buralarda rahatça barınacak, dünyadan yapılan televizyon yayınlarını da seyredebileceklerdi. X gezegenindeki suyun çıkarılması ve tahliyeli insanoğlunun kendi gezegeni dışında gerçekleştireceği üretim faaliyetinin ilk aşaması, ilk uygulaması olacaktı. G günü o beklenen gün yaklaşıyordu her şey buna göre ve yolundaydı. Sarı Özek ve Nevada uzay üstlerinde son hazırlıklar tamamlanmıştı. Tramplen yörüngesindeki parite istasyonu oradan X istasyonuna geçecek öncü grubu bekliyordu. İnsanlık kendi dünyasının dışında kuracağı uygarlığın eşiğindeydi. İşte tam bu sırada ilk su bilimci grubun X gezegenine gönderileceği tarihten bir gün önce tramplen yörüngesindeki parite istasyonunda görevli iki kozmonot, Arkalarında en küçük bir iz bırakmadan kayboluverdi. İki kozmonot programlanmış bağlantılara göre gönderilmiş sinyallere de bunun dışında yapılan çağrılara da hiç cevap vermiyorlardı. İstasyonun yerine devamlı olarak bildiren aygıtlarla hareket düzeltme kanalları dışında tüm telsiz telefon ve televizyon haberleşme sistemleri susmuştu. Vakit geçiyor, parite istasyonundan hiçbir çağrıya cevap verilmiyor, konvasyonda bulunanların kaygısı da arttıkça artıyordu. Paritedeki kozmonotlara ne olmuştu? Bu suskunluğun sebebi neydi? Hasta mıydılar? Yedikleri bir şeyden zehirlenmiş miydiler? Sağ mıydılar? Uzaktan uygulanabilecek son çareye başvurdular ve yörünge istasyonuna yangın tehlikesi alarmını vermek istediler. Ama aslında paniğe yol açabilecek olan bu sinyale de cevap veren olmadı. Demiurg programı için çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya idi. Bu durumda OYM parantez içinde ortak yönetim merkezi ellerindeki son şansı kullanmaya karar verdi. Biri Sara Özek öteki Nevada uzay üsünden olmak üzere içlerinde birer uzay adamı bulunan iki uzay gemisi fırlatıldı. Bunlar parita istasyonu ile kenetlenecek orada olanları görüp anlayacaklardı. Başarılması son derece güç olan eş zamanlı kenetlenmenin gerçekleşmesinden sonra Parite’ye çıkan iki uzay adamının hemen verdikleri haberler konvasyonda sabırsızlıkla bekleyenleri şaşkına çevirdi. Kozmonotlar bütün bölmeleri, laboratuvarları, katları, köşe bucak her yere aradıkları halde orada olması gereken iki kişiyi bulamadıklarını söylüyorlardı. Ne diri ne de ölü olarak kimsenin aklına bile getirmediği bir durum idi bu. Ne olmuştu onlara? O iki uzay adamı üç aydan fazla bir süreden beri yörünge istasyonunda yaşayan ve o iki güne kadar görevlerini titizlikle yerine getiren o iki adam nereye gitmiş olabilirlerdi? Buhar olup uçmamışlardı ya, İstasyondan çıkıp uzay boşluğuna dalıp gitmiş de olamazlardı. Parite üzerinde yapılan aramalar konvansiyon gemisine radyo televizyonla gösterildi ve orada eşit yetkiye sahip iki baş yönetici 1-2 ve 2-1 aramayı dikkatle izlediler. Denetçi olarak giden iki kozmonotun birbirleriyle konuşa konuşa ağırlıksız bölmelerden yavaş yavaş yürüyerek yaptıkları aramalar konvansiyondaki çok sayıda televizyon ekranından çok iyi gözleniyordu. Adım adım aramaya devam eden kozmonotlar bir yandan da merkeze izlenimlerini bildiriyorlardı. Anlattıkları bantlara geçirildi. Parite, izliyorsunuz değil mi? İstasyonda kimse yok, kimseyi bulamıyor, göremiyoruz. Konvansyon, istasyonda kırılan, buzulan bir şey, bir hasar görüyor musunuz? Parite, hayır öyle bir şey yok, her şey yerli yerinde. Konvansyon, herhangi bir kan izi falan? Parite, hayır yok. Konvansiyon. Görevlilerin şahsi eşyaları nerede? Ne durumda? Paride. Gördük. Sanırız bulundukları yer her zamanki yerleri. Konvansiyon. Yine de dikkatle bakın hele. Paride. Sanki buradan az önce gitmişler gibi. Kitapları, saatleri, pick-up'ları ve öteki şeyler bulundukları yere yeri konmuşlar gibi. Konvansiyon. Pekala. Arayın bakalım. Duvara ya da kağıda yazılmış bir yazı filan. Parite, böyle bir şey görmedik, ha durun durun, seyir defterleri açık bırakılmış, yazılı bir sayfası da girenler hemen görsün diye kapıya çevrilmiş, Ağırsız, ağırlıksızlık yüzünden uçup düşmesin diye de bir kıskaçla masaya tutturulmuş. Konvansiyon, okuyun bakalım, Paride, okumaya çalışacağız, sayfada yan yana iki sütun iki metin var, biri Rusça, öteki İngilizce. Konvansiyon hadi okuyun şunu bekletmeden parite bir başlığı var şöyle dünyalılara mesaj parantez içinde de açıklayıcı not diyor. Konvansiyon durun okumayın bağlantı bir süre kesilecek az sonra yine arayacağız hazır bekleyin parite tamam. Yörünge ile konuşma kesilince Demiur programının iki ortak baş yöneticisi kısa bir durum değerlendirmesi yaptılar ve yanlarında sadece iki nöbetçi operatörü bırakarak herkesi uzayla haberleşme odasından çıkarmaya karar verdiler. Bu karara göre diğerleri odadan çıkınca bağlandığı tekrar kurdular. Paritede görev yaparken kayıplara karışmış iki kozmonotun bıraktıkları metinde şunlar söyleniyordu. Değerli meslektaşlar, yörünge üstü pariteden tamamıyla olağan dışı hiç görünmemiş şekilde ayrılmak üzere olduğumuz şu anda size bu davranışımızın sebeplerini açıklamaya bir borç biliyoruz. Ayrılışımız belirsiz bir süre içindir. Belki hiç dönmeyiz. Her şey atıldığımız bu macerada karşılaşacağımız durumlara faktörlere bağlı. Bizim bu davranışımızın son derece şaşırtıcı en basit disiplin anlayışına göre de kabul edilmez, bağışlanmaz bir hareket olduğunu biliyoruz. Bununla beraber yörünge istasyonunda görev yaparken karşılaştığımız uygarlık tarihinde belki hiç işine rastlanmamış olaylar ve durumlar bize anlayışla karşılanacağımız umudunu veriyor. Bir süre önce en kısa dalga bandından yayınlanan bir sinyal alm almaya başladık. Çevremizi kuşatan uzay alanından, özellikle de gürültülerle, parazitlerle dolu dünya, iyonosferinden gelen bu sinyal, dalga, sinyal dalga çok dar olduğu için kolayca zapt edilebiliyordu. Sinyal hep aynı saatlerde, aynı aralıklarla ve çok düzenli olarak geliyordu. Öndeleri buna pek önem vermedik ama... Evrenin aynı noktasından ısrarla veriliyor ve özellikle bizim yörünge istasyonuna yöneltilmiş olduğu anlaşılıyordu. Şimdi kesin olarak biliyoruz ki bu yayın bir buçuk yıldan beri yapılıyormuş. Parite bir buçuk yıldan fazla bir süreden beri yörüngede olduğuna ve biz üçüncü ekip olduğumuza göre bizden önceki ekiplere de gönderilmiş bu sinyaller. Uzaydan gelen bu sinyallerle ilk defa bizim ilgilenmiş olmamızın sebebini bilemiyoruz. Belki çok büyük bir rastlantıydı bu neyse gözlem ve incelemelerden sonra bunun tabii bir kaynaktan gelmediğini suni olduğunu kabul etmeye başladık giderek bu inancımız pekişti. Yine de şüphe içindeydik bu sonucu kabul etmemiz pek kolay olmadı. Evrenin bilinmeyen derinliklerinden gelen bir sinyene dayanarak ve elimizde bir kanıt olmadan dünya dışında başka bir uygarlığın varlığını nasıl kabul edebilirdik? Şüphemiz işte bundan ileri geliyordu. Bilim adamlarının komşu gezegenlere de en basit bir canlı varlık bulabilmek için yaptığı çalışmalar her zaman olumsuz sonuçlanmış, umut kırıcı olmuştu ve biz bunu unutmuş değildik. Nice zamandır dünya dışında da akıllı yaratıkların bulunabileceği ihtimali pek zayıflamış ve giderek bu düşünce gerçek dışı ütopik bir çaba olarak görünmeye başlamıştı. Uzay araştırmaları ilerledikçe tamamen teorik planda dahi sıfıra inme sebele azalıyordu. Bu yüzden bizim varsayımlarımızı, tahminlerimizi size duyurmak istemedik. Buna cesaret edemedik. Canlı varlığın yalnız dünya gezegeninde bulunduğu, bunun biyolojik olarak başka gezegenlerde bir örneğinin bulunmadığı, tekliği konusundaki inanç dünyada pek yaygındı. Biz bu inancı sarsmak ya da şüpheye düşürmek de istemedik. Bizim yörünge istasyonundaki asıl işimiz ve sorumluluğumuz bakımından şüphelerimizi size duyurup tartışmayı da üzerimize düşen bir görev saymıyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse bir gün bir kozmonotun uzay uçuşu sırasında inek böğürmeleri duyduğunu, sonra bir ırmak, ırmak kıyısında bir çayırlık ve çayırlıkta otlayan bir inek sürüsü gördüğünü söyleyen, ve o günden beri de inek kozmonot olarak anılan uzay adamının durumuna düşmek istemedik. Dünyadan başka bir gezegende düşünen yaratıkların varlığını kesinlikle kanıtlayan bir durumla karşılaştığımız zaman da artık size duyurmakta çok geç kalmış bulunuyorduk. Çünkü bilincimizde bir sıçrama olmuş, evrenin düzeni konusundaki anlayışımız tamamen değişmişti. Artık o günden sonra bambaşka ölçülerde bambaşka boyutlarda düşünmeye başladığımızı da fark ettik. Evrenin yapısı konusunda bize öğretilmiş olandan farklı yeni anlayış, uzayda hayat bulunan yeni bir gezegenin bulunması gerçeği, yeni bir bilinç enerjisi ocağının bulunması bizi dünyalılar adına kaygılandırdı. Ve bu yüzden keşfemizi bir süre açıklamamak gerektiğine karar verdik. Bu karara dünyamızın çağdaş topluluğunun çıkarlarını düşünerek vardık. Şimdi asıl konuya gelelim. Bu olay nasıl meydana geldi? Bir gün sırf merak gülüsü ile sürekli ve düzenli radyo dalgalarının geldiği noktaya cevap, sinyali göndermeye, cevap sinyali göndermeye karar verdik. Bir mucize oldu. Sinyalimizi hemen aldılar. Hemen yakalamış hem de anlamışlardı. Alıcımız her zamanki radyo sinyalini bu defa çift olarak aldı. Sonra bir üçüncüsü daha geldi. Bir üçlü sinyal. Selam sinyalleriydi. Evrenden gelen eş zamanlı bu selam sinyalleri galaksimiz dışından akıl almaz bir uzaklıkta kendilerine benzeyen akıllı varlıkların bulunduğunu ve bunlarla ilişki kurulduğunu müjdeleyen zafer marşlarıydı sanki. Bu bizim uzay biyolojisi kavrayışımızda uzay ve zaman mekan ve uzaklık anlayışımızda bir devrim idi. Demek ki biz uzayın aklı sığmaz sonsuz boşluklarında yalnız değildik. Evrende dünyadaki insanlardan başka akıl ve ruh taşıyan yaratıklar da vardı. Keşfimizin gerçekliğini doğrulamak için başka bir mesaj daha gönderdik onlara. Bununla ta yaratılıştan bugüne hayat beşiğimiz olan yer küresinin yapısıyla ilgili formülü bildirdik. Ve cevap olarak onların gezegeninin kütle yapısını gösteren formülü aldık. Bunu çözünce gezegenlerinin bizim gezegene benzediğini anladık fakat onların gezegeni oldukça daha büyüktü ve dolayısıyla da daha kuvvetliydi. Dünya dışındaki akıllı yaratıklarla ilk ilişkimiz ve bilgi alışverişimiz işte böyle oldu. Dünya dışında başka bir gezegende yaşayan bu akıllı yaratıklar ilişkileri artırmak, geliştirmek için çok istekliydiler. Onların çabaları sayesinde karşılıklı olarak bilgilerimizi artırdık. Böylece onların ışık hızıyla hareket eden bir uzay araçları olduğunu da öğrendik. Bütün bu bilgi alışverişini başlangıçta matematik ve kimya formülleriyle yapıyorduk. Sonra bize konuşma dilleri olduğunu da bildirdiler. Dünyalılar kendi gezegenlerinin yer çekiminden kurtulup uzaya açıldıkları ve uzayda uzun süre kalmaya başladıkları zamandan beri astronomik dinleyici dedikleri ve çok uzaklardaki sesleri zapt eden çok güçlü bir aygıtla bizim konuşmalarımızı dinlemişler. Uzay ve dünya arasında kurulan konuşma bağlantılarını zaptetmiş, etmiş, karşılaştırma ve analiz yoluyla kelimelerin ve cümlelerin anlamını öğrenmişler. Bizimle İngilizce ve Rusça konuşarak anlaşmaya çalıştıkları zaman söylediklerine daha çok inandık. Bu bizim için akıl almaz bir olay, bir gerçek idi. Şimdi işin özüne dönelim. Biz dünya dışı bir uygarlığa sahip o gezenek gene gitmeye karar verdik. Gezegenlerin adı orman göğsü idi. Yaptığımız konuşmalara göre gezegenlerinin adı aşağı yukarı bu anlama geliyordu. Fikir onlardan geldi. Orman göğüslüler bizi kendileri davet ettiler. Biz de düşünüp taşındıktan sonra daveti kabul ettik. Siz hızıyla giden uzay araçlarının bizim uzay istasyonumuza 26-27 saatte varabileceğini bildirdiler. Dönmek istediğimiz zaman aynı süre içinde istasyona getireceklerine dair güvence de verdiler. Kenetlenme konusunda kaygılandığımızı anlayınca bunun bir mesele olmadığını çünkü uzay araçlarının herhangi bir cisimle yapısı ve şekli nasıl olursa olsun kolayca birleşip kenetlenebileceğini bildirdiler. Herhalde araçlarının elektromanyetik genetlenme özelliği vardı. Bunun üzerine biz onların gemisinin bizim uzaya çıkış kapısına yanaşmasının uygun olacağını, bu şekilde onların aracına daha kolay geçebileceğimizi düşündük. Her şey uz giderse dönebilirsek istasyona geçişimiz de aynı yoldan olacaktı. İşte şimdi biz, Parite istasyonuna böyle bir mesaj bırakıyoruz. Bu bir çeşit açıklama, bir açık mektup, bir dilekçedir. Ama konumuzda asıl mesele bu değil. Biz ne yaptığımızın, ne kadar ağır bir sorumluluk yüklendiğimizin bilincindeyiz. Biz insanlığa tasavvur edilemeyecek kadar büyük bir hizmet etme şansı bulduğumuza, tarihin bize böyle eşsiz bir fırsat verdiğine de inanıyor. Bunun önemini anlamış bulunuyoruz. Bununla beraber görev sorumluluğunu, disiplini, bağlılık, borçluluk duygusunu bir yana bırakmak bizi çok üzüyor. Gelen gelenekleri, yasaları ve toplumun ahlak kurallarını çiğner duruma düşmek ve bu duyguyu yenmek hiç de kolay olmadı. Ortak yönetim merkezinin yöneticilerine genel olarak dünyalılardan hiç kimseye haber vermeden, bu konuda hiç kimse ile razılaşmadan ayrılıyoruz. Bundan yeryüzündeki sosyal hayat kurallarını küçümsediğimiz anlamını çıkarmayın. Biz buna mecburduk. Düşünün ki bir hokey maçında bile bir gol atıldığında bunu bir siyasi zafer gibi gören ve bundan kendi sosyal düzenlerinin üstünlüğü sonucunu çıkaran güçler harekete geçtiği zaman ne çelişkilerin, kıskançlıkların ortaya çıkacağını, çekememezlik ve çekişmelerin olacağını çok iyi biliyorduk. Gezegenimizin gerçeklerini maalesef çok iyi biliyoruz. Dünya dışı bir uygarlıkla ilişki kurulduğu zaman bunun yeryüzünde yaşayan insanlar arasında yeni bir iç savaş, yeni bir geçimsizlik sebebi olamayacağını kim iddia edebilir? Yeryüzünde siyasi çatışmalardan uzak kalmak çok zor. Belki imkansız bir şey ama... Uzun zamandan beri günlerce, haftalarca gezegenimizden uzakta yaşadıktan ve yerküreği bir otomobil tekerleğe kadar küçülmüş haliyle seyrettikten sonra şu kanıya vardık ki toplumları öfke ve umutsuzluğa sürükleyen, bazı ülkeleri atan bombasına sarılma durumuna getiren son yılların enerji bunalımı aslında büyük çapta bir teknik meseledir ve ülkelerin birbirleriyle anlaşıp uzlaşmalarından daha önemli değildir. Bu durumu görüp anlamak bize üzüntü veriyor. Dünyalıların zaten zor olan durumlarını daha da karışık bir hale sokmaktan çekindiğimiz için bu misli görülmemiş sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Bütün insanlık adına dünya dışında uygarlık kuranların karşısına çıkacağız. Gönüllü olarak üstlendiğimiz bu görevi inançla ve layıkı ile yerine getireceğimize güvenimiz tamdır. 6. ayrımın sonu sayfa 85 7. ayrım sayfa 86 Şimdi son sözlerimize sıra geldi. Bütün bu düşünceler, kuşkular ve tereddütler sırasında üzerinde en çok durduğumuz mesele şu oldu. Demiuk projesinin bizim yüzümüzden bir zarara, başarısızlığa uğraması ihtimali, insanlığın jeokozmik tarihindeki bu en büyük, bu dev projesi ülkelerimiz arasında uzun uzun görüşmeler, azalıp çoğalan işbirliği ve büyük çabaların bir meyvesidir. Sonunda mantığın galip gelerek ve karşılıklı güvensizlik giderilerek başarılmış çok yüce bir programdır. Yeterlik ve gücümüzün el verdiği ölçüde hizmet etmeye çalıştığımız bu programın yukarıda belirttiğimiz aksama tehlikelerine uğramaması için, pariteden tekrar dönmek üzere ayrılmaya, dönüşte orman göğsüne yaptığımız gezinin sonuçlarını insanlığa duyurmak görevimize devam etmeye karar verdik. Eğer gidip de gelemezsek, yitip gidersek ya da program yöneticileri görevi sürdürmemizi uygun görmezlerse, yerimize başkalarını bulmaları zor olmayacaktır. Bu görevi en az bizim kadar iyi yapabilecek gençler çoktur. Biz bir meçhule doğru yola çıkıyoruz. Bizi oraya çeken şey bilgiye susamıştık. İnsanoğlunun başka dünyalarda kendisi gibi akıllı yaratıklar bulunca mantığı mantıkla birleştirme konusundaki arzu ve hayali idi. Bununla beraber bizim başka bir dünyanın uygarlığı ile ilişki kurmamızın iyilik mi yoksa kötülük mü getireceğini kimse bilemez. Biz... Bu konuda tam tarafız, tarafsız, objektif bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bu keşfemizde yerküre için tehlikeli, yıkıcı olacak bir şey ya da durum hissedersek bu tehlikeyi önlemek için kendi hayatımıza son vermeye de an içtik. Son bir söz daha. Size veda ediyoruz. İstasyonun penceresinden bakıyor, uzayın karanlık denizinde pırlanta gibi parlayan dünyayı görüyoruz. Dünya güzel, masmavi, ışıl ışıl, harikulade. Yeni doğmuş bir bebeğin başı gibi de nazik görünüyor. Buradan insanları aralarındayken hissetmemiş olsak bile şimdi kardeşlerimiz olarak görüyoruz ve onlarsız bir hayatı düşünmeye cesaret edemiyoruz. Yer yuvarlağına elveda diyoruz. Birkaç saat sonra Tramplen yörüngesinden ayrılacağız ve yer küre görünmez olacak. Başka gezegenlerden gelenler orman göğüsüler yola çoktan çıktılar bile. Bizim yörüngemize yaklaşıyorlar ve yakında burada olacaklar. Çok az bir zaman kaldı. Onları bekliyoruz. Bir de şunu ilave ediyoruz. Ailelerimize yazdığımız mektupları da bırakıyoruz buraya. Bu mesele ile meşgul olacaklardan onları adreslerine göndermelerini rica ediyoruz. Not de bizim yerimizi alacak olanların bilgisine Seyir defterine uzaylılarla bağlantı kurduğumuz telsiz kanal ve frekanslarını yazdık. Gerekirse sizi aynı kanaldan arayarak izlenimlerimizi bildireceğiz. Orman göğüslülerle yaptığımız görüşmelerden anladığımıza göre onlarla bağlantı ancak yörünge istasyonundaki telsiz alıcılarıyla kurulabiliyor. Doğrudan doğruya dünyaya gönderdikleri sinyaller kürenin çevresinde aşılmaz bir engel oluşturan güçlü iyon kuşağı yüzünden oraya ulaşamıyor. Hepsi bu kadar. Elveda. Vakit geldi. Bu metin İngilizce ve Rusça olmak üzere iki dilde yazılmıştır. Kozmonot Parite 1-2, Kozmonot Parite 2-1, Parite Yörünge İstasyonu 3. Ekip 94. Gün Belirtilen günde Uzakdoğu boylamlarında saat 11.00'da konvansiyon uçak gemisine 5 dakika ara ile 2 tepkili uçak indi. Uçaklar, Amerikan ve Sovyet tarafının özel yetkilerle donatılmış komisyon üyelerini getiriyorlardı. Tarafların komisyon üyeleri protokole uygun bir törenle karşılandı. Kendilerine öğle yemeğinin saat yarımda verileceği bildirildi. Yemekten sonra yörünge istasyonu Palitete'de meydana gelen olağanüstü olayla ilgili olarak toplantı odasında gizli görüşmeler yapılacaktı. Fakat... Gizli görüşme başlar başlamaz kesildi. Çünkü denetim için yörünge istasyonuna gönderilen iki uzay adamı istasyonu terk etmiş olan bir 2 ve 2 bir numaralı kozmonotların komşu galaksideki orman gezegenlerinden gezegeninden gönderdikleri ilk bilgileri konvasyondaki yönetim merkezine iletiyorlardı. 4. Bölüm bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider, gelir, gelir, giderdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich Meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya Batıdan doğuya gider, gelir, gider, gelirdi. Kim ne isterse desin, kim ne derse desin, Naymanların ata mezarlığı ana beyit hemen şuraşıkta bir yer değildi. Sarıözek Bozkırında kestirmeden kestirmeden dost doğru giderseniz 30 kilometre uzaklıktaydı. Boranlı 7gey o gün erkenden kalktı. Aslında doğru dürüst yatmamış Sabaha karşı biraz kestirmişti çünkü merhum kazan kayıp yıkayıp temizleyerek gömülmeye hazır hale getirmişti. Adetlere göre bu iş ölünün gömüleceği gün cenaze namazı kılınmadan önce yapılırdı. Ama sabahleyin erkenden yola koyulacakları için Yedigey bu işi geceliğin yapmıştı. Hemen hemen tek başına yapmıştı bu işi. Uzun Adil Bay sadece sıcak su getirmiş, ölüden ürktüğü için ondan biraz uzak durmuştu. Yedi de bunu anlamazlıktan gelerek bak Adil Bay demişti. Bu işi nasıl yaptığımı öğren. Ölüm kalım dünyası bu. Bir gün gerekebilir. Çünkü her doğan insan bir gün gelir ölür. Tabii anlıyorum diye kikeledi Adil Bay. Diyelim ki yarın ben de öldüm. Hangi tanrı kulu beni adetlere göre temizleyip kefenleyecek? Yoksa hiçbir şey yapmadan önünüze çıkan bir çukura öylece gömecek misiniz? Adil Bay mahcup oldu. Aydınlatmak için tuttuğu lambayı ölüye daha da yaklaştırarak karşılık verdi. Bu nasıl söz? Siz de olmazsanız biz ne yaparız buralarda? Daha çok yaşayacaksınız. Ömrünüz uzun olsun. Çukurda varsın beklesin. Ölüyü yuyup temizleme işi bir buçuk saat kadar sürdü. Ama Yedigey yaptığı işten memnundu. Merhumu usul ve kaidesine göre iyice yıkamış, kollarını bacaklarını düzeltmişti. Keten beze acımadan geniş bir kefen biçti. Kazan kapı bu kefenle iyice sarıp sarmaladı. İşin her safhasını Adil Bay'a gösteriyor. O da bu işlerin nasıl yapıldığını öğreniyordu. Yedikey ölüyü hazırladıktan sonra sıra kendisine de bir çeki düzen vermeye geldi. Elini yüzünü tertemiz yıkadı. Özenle tıraş oldu. Bıyıklarını düzeltti. Kaşları gibi bıyıkları da gürdü ama kırlaşmaya başlamıştı. Yaşlanmıştı artık. Bundan sonra savaş madalyalarını, kahramanlık şeritlerini ve emek kahramanı nişanlarını çıkarıp ceketinin göğsüne iliştirdi. Şimdi sabahleyin yapılacak cenaze töreni için hazırdı. O gece böyle geçti. Boranlı g bütün bu işleri kolayca sessizce bitirivermesine kendisi de şaşıp kalmıştı. Ona daha önce bu üzücü görevi huzur içinde yerine getireceğini söyleseler inanmazdı. Demek ki anına böyle yazılmıştı. Kazan kapı defnetmek onun kaderiydi. Ona verilmişti bu görev. Ya öyleydi işte. Kumbel istasyonunda onunla ilk defa karşılaştıkları zaman sorunun böyle biteceğini kim bilebilirdi? Yedigey 1944 sonlarında sakatlanıp bir beyin sarsıntısı geçirince onu ordudan terhis etmişlerdi. Dıştan bakınca eli ayağı yerinde sağlam bir insandı başı da sağlam görünüyordu ama pek eskisi gibi duymuyor, durmuyordu yerinde kulakları vınlıyordu sanki dilmek bilmeyen bir yel esiyordu kulaklarında birkaç adım atınca sendeliyor başı dönüyor midesi bulanıyordu durmadan da terliyordu bazen soğuk bazen yakıcı bir ter kaplıyordu vücudunu bazen diri de tutuluyor ve bir çift sözü güçlük de söyleyebiliyordu Yanı başında patlayan bir Alman bombasının şoku fena etmişti onu. Öldürmesine öldürmemişti ama işte bu halde bırakmıştı. Görünüşte genç ve güçlüydü ama o durumda Aral kıyısındaki köyüne dönünce ne yapacak ne iş tutacaktı. Yine de şanslı sayılırdı. İyi bir doktor çıkmıştı karşısına. Aslında bu doktor onu tedavi etmemiş sadece bir güzel muayene etmişti. Şimdi gözünün önüne getiriyordu o doktoru, sağlam, yapılı, kızıl saçlı, uzun burunlu ve aydın bakışlıydı. Üzerinde beyaz gömlek, başında hekim şapkası vardı. O güneş yüzü doktorun omuzlarını tapışlayarak söylediklerini dünmüş gibi hatırlıyordu. Bak kardeş demişti, savaşın bitmesine pek az bir şey kalmasaydı seni hemen birliğine yollardım. Savaşmaya devam ederdin ama artık zaferi sensiz de kazanırlar. Sakın hakkına fena şeyler getirme. En çok bir yıl sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Eskisi gibi sapa sağlam ve deve gibi güçlü olacaksın. Bir gün bu sözlerimi hatırlayıp bana hak vereceksin. Sen şimdi ata babana yurduna dön. Sakın canını sıkma. Senin gibiler daha yüz yıl yaşarlar. O kızın saçlı hekimin dediği gibi oldu ama bir yıl. Dile kolay. Sırtında eski püskü kaputu. Omuzunda yol torbası ve... Ne olur ne olmaz diye verilen koltuk değniği ile hastaneden çıktığı zaman kendisine gül bir ormana düşmüş gibi hissetti. Beyni çınlıyor, gözleri kararıyor, bacakları titriyordu istasyonda, trenlerde itiş kakış bir kalabalık vardı. En güçlüler yollarda, yollardakini itip öne çıkıyor, ötekiler peronda kalıyordu. Sonunda o da bir vagonun sahanlığına çıkabildi ve oyalana oyalana giden tren, bir ay sonra bir gece Aral istasyonunda duruverdi. Neşeli 507 idi bu trenin adı. Böyle ün yapan o sözde şanlı trene Allah kimseyi düşürmesin. O zamanlar bu trene binebilmiş olmasına da şükrediyordu. Vagondan bir dağdan iner gibi güçlükle inmiş, karanlığın ortasında kala kalmıştı. İstasyonun penceresinden sızan hafif ışığı saymazsak, her yer zifiri karanlıkta ve göz gözü görmüyordu. Aral denizinden bir rüzgar esiyordu ve onu karşılayan da çok iyi bildiği, sevdiği bir rüzgar olmuştu. Aralın dalgaları da yüzüne çarpıyordu sanki. O zamanlar deniz istasyonunun hemen yakınındaydı ve dalgaları bazen demir yoluna kadar gelirdi. Oysa bugün istasyondan dürbünle bakınca bile zor görüyorsun Aralı. Birden nefesi kesildi. Aralın ötelerinden esen rüzgar, uyanmakta olan baharın, pelinlerin belli belirsiz kekremsi kokularını getiriyordu. Oh, yurdundaydı. Çok şükür. Yedigey istasyonu deniz kıyısındaki bu kasabanın eğri büğrü sokaklarını çok iyi biliyordu. O geceyi geçirmek için eski dostlarından birinin evine doğru yürüdü. Ayakkabıları yapışkan çamura dalıp dalıp çıkıyordu. Ertesi gün Epeyce uzakta olan kendi köyüne yani bir balıkçı köyü olan Can Gel diye gidecekti. Ama hiç farkında olmadan kıyıya giden yolu tutmuştu ve bunu ancak oraya yaklaşınca anladı. Dayanamayıp suya iyice yaklaşmak için dalgaların ıslattığı kumsalda yürüdü. Kıyıya gelmişti. Gecenin karanlık örcüsü suları kaplamıştı ama. Uğur Kabarıp alçalan dalgaların belli belirsiz yansımasından yerli yerinde durduğu anlaşılıyordu. Şafak söküyor, bulutların ardından kendini göstermeye başlayan ayda beyaz bir leke gibi görünüyordu. Yedigey ve Aral nihayet kavuşmuşlardı birbirlerine. Merhaba Aral diye fısıldadı. Sonra bir taşın üzerine oturdu. Doktorlar hastalığı süresince sigara içmesini yasakladıkları halde bir sigara çıkarıp yaktı. Heyecanlıydı çünkü sonraları bu kötü alışkanlıktan tamamen kurtulacaktı. Ama şimdi yarının ne olacağını bile bilmediğine göre bir sigara içmiş ya da içmemiş ne fark ederdi? Balığa çıkmak için eli de beli de güçlü olmalıydı. En önemlisi başı da sağlam olmalıydı ki deniz tutmasın. Savaştan önce usta bir balıkçıydı ya, şimdi sakat desen sakat değildi ama sağlam da değildi. Balıkçılık hiç şüphesiz her şeyden önce sağlam kafa gerektirirdi. Yedigey oturduğu taşın üzerinden kalkmak istediği sırada kıyıda oraya buraya koşan bir beyaz köpek ilişti gözüne. Köpek arada bir durup ıslak kumları kokluyordu. Yedigey hayvana seslenip çağırdı. Köpek korkmadan yanına gelip durdu. Kuyruğunu sallayarak ve gözünü ona dikerek bekledi. Yedigey onun kıllı boynunu okşayarak konuşmaya başladı. Nereden geliyorsun? Sahibin yok mu? Adın ne senin? Arstan mı? Yolbars mı? Börü basar mı? Ha anladım. Balık aramaya geldin buraya. Aferin sana. Aferin. Ama dalgalar her zaman yarı ölü balıkları ayaklarının dibine atmaz. Koşmaktan başka çaren yok. ''Hadi koş bakalım. Zaten çok koştuğun için bu kadar zayıfsın değil mi?'' ''Bense dostum eve dönüyorum. Ta Königsberg yakınlarındaydım. Şehre girmeme pek az kalmıştı. Hemen yanı başıma bir düşman bombası düştü. Az daha ölüyordum ama ölmedim işte. Kader kısmet kurtardı. Şimdi de ne olacağımı, ne yapacağımı düşünüyorum. ''Niye öyle bakıyorsun bana?'' Sana verebileceğim bir şey yok. Madalyalarım, nişanlarım var yalnız. Savaş hali bu dostum. Her yerde açlık var. Ha, dur hele biraz şeker olacak oğlumu almıştım. Oğlum şimdi yürümeye koşmaya başlamıştır bile. Yedigey hiç üşenmeden yarısı boş asker torbasını açtı. Torbada gazete kağıdına sarılmış bir avuç akide şekeri Geçtiği istasyonların birinde kara borsadan karısı için aldığı bir yazma ile 7. ayrımın sonu 8. ayrım Sayfa 98'den devam ediyoruz. Torbada gazete kağıdına sarılmış bir avuç akide şekeri Geçtiği istasyonların birinde kara borsadan karısı için aldığı bir yazma ile iki parça sabun vardı. Ayrıca bir çift asker çamaşırı, bir kemer, bir köp, bir gömlek, bir pantolon bulunuyordu. Hepsi bu kadardı işte. Köpek, Yedigey'in avucundaki bir şekeri diliyle aldı. Katur kutur çiğneyerek yuttu. Sonra da minnetle ve umutla parlayan gözlerini Yedigey'e dikerek kuyruğunu sallamaya başladı. Hoşça kal, ben gidiyorum. Yedigey ayağa kalktı. Kıyı boyunca yürümeye başladı. Az sonra güneş doğacağına göre buradaki dostlarını hiç rahatsız etmeden ve daha fazla gecikmeden kendi köyü Cangeldi'ye ulaşmaya çalışsa çok daha iyi olurdu. Kıyı boyunca durmadan yürüyerek ancak öğle üzeri varabileceğim Cangeldi'ye. Oysa sakatlanmadan önce bu yolu iki saatten az bir zamanda alırdı. Köye geldiği zaman duyduğu korkunç haber yıldırım gibi çarptı onu. Oğlu çoktan ölmüştü. 7 ay askere giderken çocuk henüz 6 aylık idi. Kaderi böyleymiş yavrucan. Kızama yakalanmış. Şiddetli ateşe dayanamamış ve daha 1 yaşına bile ulaşmadan 11 aylık iken ölmüş. Babasına oğlunun öldüğünü yazmaya cesaret edememişler. Hem sonra nereye yazacaklar, niçin yazacaklardı? Savaşın acıları, sıkıntıları içinde, ona bir de ölüm haberiyle sarsmak ne yarardı? Sağ kalır da dönerse oğlunun öldüğünü öğrenirdi. Elbette çok üzülür, yüreği parçalanırdı ama sonunda yatışır, alışır ve belki unuturdu. Ukubala'ya kocasına acı haberi duyurmamasını tavsiye eden akrabalarının görüşü böyleydi. Daha gençsiniz hele savaş bitsin Allah da isterse başka çocuklarınız olur. Bir dal kırır, kırılmış ne çıkar yeter ki çınarın gövdesi sağlam kalsın diyorlardı. Herkesin aklından geçirdiği ama söylemeye cesaret edemediği bir şey daha vardı. Savaş hali bu. Bakarsın vurulup ölür, hiç olmasa dünyayı terk etmeden önce bir oğul bıraktığını, soyunun devam edeceğini bilir de gözü açık gitmez diye düşünüyorlardı. Ucupala çocuğun ölümünden yalnız kendisini suçluyordu. Evet ören kocasının kucağına azalırken acı gözyaşları dökerek hıçkır hıçkı ağladı. Zaten hem umutla hem de çocuğun ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu için dayanılmaz acılarla arabada o çukur çarık yollarda yanmış kül olmuştu yavrucak. İstasyona vardığı zaman çok geçti. Çocuk yolda ölmüştü. Doktor da ninelerin sözlerini dinleseydin çocuk kurtulurdu diye onu suçlamıştı. Evinin eşiğinden adamını atan Geyin ilk öğrendiği haber işte bu olmuş. Bu kara haberle kararmış, dayanılmaz acılarla ezilmişti. İlk çocuğu için sevip okşanmaya bile fırsat bulamadığı yavrusu için böyle büyük bir acıya katlanmak zorunda kalacağını aklına bile getirmemişti Geyin. Şimdi yitirdiği yavrusunun daha ağzında tek dişi yokken güven dolu güller saçan gürücükleri gözlerinin önünden gitmiyor. Onu yitirmenin acısıyla yüreği paramparça oluyordu. İşte Yedigey'in daha ilk günden köyü can geldiği çekilmez, yaşanılmaz görmesinin sebebi belki buydu. Eskiden göl kayısındaki bu kumluk tepede 50 ev 50 ocak vardı. Balıkçılıkla geçinirlerdi. Bir de balıkçı kooperatif kurmuşlardı. Oysa şimdi yamacın eteğinde topu topu 10 ev kalmıştı ve bir tek sağlam adam yoktu köyde. İş tutacak durumda olan erkeklerin hepsi cephedeydi. Yalnız yaşlılar ve çocuklar kalmıştı ve onlar da bir elin parmaklarıyla sayacak kadar azdı. Açlıktan ölmemek için çoğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylere dağılmışlardı. Buradaki balıkçı kooperatifi ise yoktu artık. Balığa çıkan kimse kalmamıştı. Ukubala haklıydı. Böyle davranmakla iyi de etmişti. Ama Yedigey köye döndüğü günden beri deniz kıyısında işsiz güçsüz oturmak istemediğini, buna cesaret edemediğini söylüyordu. O da haklıydı. Yedigey'in sağ salim dönüşünü kutlamak, hoş geldin demek için gelen Ukubala'nın akrabaları onları yanlarına çağırdılar. Bizim yanımıza bozkıra gelin dediler. Koyun sürüleriyle meşgul olursun. İyileşince de hayvan bakıcılığına meslek edinirsin. O zamana kadar bu işi iyice öğrenmiş olursun zaten. Yedigey onlara teşekkür etti ama davetlerini kabul etmedi. Onlara yük olmak istemiyordu. Karısının akrabaları arasında birkaç gün kalmak, konuk olup ağırlanmak neyse ama sonra hiçbir iş yapmadan orada uzun zaman kalmak gerekecekti ki... Bunu istemezdi. Böyle bir duruma dayanamazdı. O zaman Ukubala ile şanslarını denemeye karar verdiler. Demir yollarında bir iş arayacaklardı. Yedi geyin yapabileceği bir iş bulmayı umuyorlardı orada. Yol bekçiliği, geçitleri açıp kapamak gibi bir iş. Savaşta sakatlanan birine yardım eder, bir iş verirlerdi herhalde. Bu ümitle bahar gelince yola çıktılar. Gençtüler. Onları köye bağlayan pek bir şey kalmamıştı. İlk günler o istasyondan bu istasyona giderek oralarda gecelediler. Ama hiçbir yerde uygun bir iş bulunmuyordu. Hele yatacak yer bulmak çok zordu. Buldukları yerde gecelediler. Ne iş olursa yaparak günü gününe geçimlerini çıkardılar. O günlerde işin çoğunu Ukubala yapıyordu. Çünkü genç ve sağlıklıydı. Dıştan güçlü bir adam görünen Yedigey yükleme, boşaltma işlerini alıyordu ama... Bu işleri onun yerine daha çok uqubala yapıyordu. Böylece baharın ortalarında güzel bir gün kendilerini büyük bir demiryolu kavşağı olan Kumbel istasyonunda buldular. Burada bir kömür boşaltma işi almışlardı. Kömür yüklü vagonlar yedek yoldan arka tarafa yanaşıyordu. Platformu fazla işgal etmemek için kömürler burada yere dökülüyor, sonra da el arabasıyla Ev kadar yüksek bir yığının üzerine taşınıyor. Böylece istasyonun bir yıllık ihtiyacı depo edilmiş oluyordu. Onlar için çok zor bir işti bu. Gün boyu toz içinde, ter içinde kalıyorlardı. Ama ne yapsınlar? Yaşamak zorundaydılar. Yedigey kürekle el arabasını dolduruyor. Ukupala da onu tahtaların üzerinden iterek yukarı çıkarıyordu. Sonra tekrar aşağı iniyordu. Bir yük atı gibi el arabasını tepenin yukarısına çıkarıp indirmek kadının yapacağı iş değildi aslında. Çok zordu. Havalar da günden güne ısınıyor, sıcaklar artıyordu. Sıcak hava ve uçuşan kömür tozları yedikeyi iyice bunaltıyor, başı dönüyor, midesi bulunuyor. Gün geçtikçe gücünü yitirdiğini iyice anlıyordu artık. Bazen kömürlerin arasına yağılıp kalmak ve bir daha hiç kalkmamak gibi bir düşünce geçiyordu aklında. Onu en çok üzen, umutsuzluğa düşüren karısının acıklı haliydi. Kendi yapması gereken işi toza toprağa bulanarak, kan ter içinde kalarak onun yapmasıydı. Yüzü gözü kapkaraydı kadıncağızın. Yalnız dişleri ve gözünün akı görünüyor ve ter içinde yüzüyordu. Ter, ensesinden sırtına, boynundan göğsüne akıyor, kömür tozu ile karışıp çamura dönüşüyordu. O da böyle görmek yüreğini paramparça ediyordu yedi gayin. Eski gücü yerinde olsa karısının böyle çalışmasına bu acıklı duruma düşmesine izin verilmiydi hiç. Onu böyle görmektense bu lanet kömürün on katını tek başına boşaltıp taşımaya razıydı. Kendi avılları parantez içinde köyleri can geldiği terk ederken bir savaş mağlulu olduğu için durumuna uygun bir iş bulmakta güçlük çekmeyeceğini ümit etmişti. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Her yer cepheden dönen sakatlarla doluydu. Bunların hepsi hayata uyum sağlayarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Yedigay onlara göre şanslı sayılırdı. Çünkü kolları bacakları yerindeydi çok şükür. Demir yollarında onun gibi iş arayanların çoğu kütürüm, çolak, takma bacaklı ya da koltuk denekliydi. Tıklım tıklım dolu, pis kokulu istasyon koridorlarında, bekleme salonlarında, o sefil kalabalık arasında geçirdikleri uzun gecelerde, Ukubala kaç defa kocasının elsiz ayaksız kalmadan, onulmaz bir yere almadan yanında bulunduğu için sessizce Allah'a şükretmiş. Çevreleri kolsuz ayaksız yara bere içinde giyimleri lime lime olmuş ya göremedikleri için birisine tutunan ya tekerlekli iskemlelerde ilerlemeye çalışan sakatları gördükçe yemekhaneleri ve büfeleri dolduran sarhoşların bağırmalarını ve ağlayanların sesini duydukça korkmaya ürpermeye başlamıştı. O insanların her birinin başlarına ne gelecek sonları ne olacaktı onulmazı ondurmak için kim ne yapabilirdi? Şükürler olsun kocasının durumu unulmaz değildi. Eli ayağı yerindeydi. Tanrı'ya razıydı. Tanrı'ya şükran borcunu ödemek için en ağır işlerde gece gündüz çalışmaya razıydı. İnsanüstü bir sabır gücü ve cesaretle yorgunluktan mahvolsa da hiç sesini çıkarmıyor, zorluklara istekle katlanıyordu. Fakat 7G duruma çok üzülüyordu. Bir şeyler yapması, kendine bir yaşama tarzı güvenli bir iş bulması gerekiyordu. İstasyondan istasyona, oradan oraya sürüklenip duramazdı. Şu son zamanlarda bir düşünce sık sık takılır olmuştu aklına. Allah'a sığınıp şehre gitsem, orada bir iş bulmaya çalışsam, sonrası Allah kerim, belki uygun bir iş bulabilirim. Ah sağlığıma bir kavuşsam, beynimin şu lanet sarsıntısı bir geçse, o zaman yılmadan mücadele ederdim diyordu. Şehirde de başlarına her şey gelebilirdi ama bakarsın yavaş yavaş alışır, işleri uz gider, şehirli olurlardı. Ama kaderlerinde şehirli olmak yokmuş, evet kaderdi bu başlarına gelenler. Başka türlü nasıl açıklanır? Kumbel istasyonunda kömür boşaltma işiyle uğraşıp dilindikleri bir gün kömür deposunun bulunduğu avluya deveye binmiş bir kazak geldi. Görünüşe göre iş için gelmişti buraya adam devesini köstekleyip otluğa saldıktan sonra çevresine dalgın dalgın bakındı koltuğunda boş bir çuval vardı yedigeye sokularak kardeş dedi rica etsem şu deveye biraz göz kulak olur musun çocukların hayvanları kızdırmak ya da dövmek gibi kötü huyları vardır kösteğini de çözerler eğlence olsun diye ben az sonra dönerim merak etme bakarım dedi yedige durmadan terliyordu Yerdeki kömürü el arabasına doldururken arada bir başını çevirip çocuklar deveyi taşa tutmasınlar diye bakması bir iş değildi. Çocukların hayvanı kızdırmaktan nasıl zevk aldıklarını bilirdi. Bir defa bir deveyi neredeyse kuduracak hale getirdiklerini görmüştü. Taşa tutulan hayvan mırıltılar çıkararak onları kovalamıştı. Çocuklar da bunu istiyorlardı zaten. Ava çıkmış mağara insanları gibi onu çemberi almış. Bağıra bağıra taşla, sopa ile saldırıp sahibi imdadına yetişinceye kadar deliye döndürmüşlerdi hayvanı. Aksilik işte. Bu defada yılın ayak başı kavak bir sürü çocuk bir ayak topunu yuvarlaya yuvarlaya çıka geldi çayıra. Topu ayağına geçiren sanki kaleymiş gibi deveye doğru şut çekmeye başladı. Deve kaçmaya çalışıyor ama köstekli olduğu için kaçamıyor, bağrına, ayaklarına isabet alıyordu. En hızlı, en isabetli vuran çocuk sanki bir gol atmış gibi sevinçle bağırıyordu. Yedigey bu durumu görünce... Defolun oradan, rahat bırakın hayvanı, yoksa ayaklarınızı kırarım. Çocuklar kaçıştılar. Herhalde onu hayvanın sahibi sanmışlar ya da görünüşünden ürkmüşlerdi. Hele bir de sarhoysa korkulurdu doğrusu. Oysa onlar deveyi diledikleri gibi kızdıracaklarını ve bir cezada görmeyeceklerini sanmışlardı. Yedigey ise laf olsun diye kaldırmıştı küreği havaya. Yoksa onları kovalayacak halde değildi. Arabaya bir kürek kömür atınca bile canı çıkıyordu zavallının. Bir gün bu kadar güçsüz, bu kadar acıktı ve işe yaramaz bir adam haline geleceğini hiçbir zaman aklına getirmemişti. Durmadan başı dönüyor, midesi bulanıyor, bir yandan da ter bastırıyordu. Kübür tozu genzine kaçıyor, kara çamur gibi göğsünü kaplıyor, soluk almasını güçleştiriyordu. Bunu gören Ukubala küreği onun elinden alıyor, kocası biraz soluk alsın diye kendisi dolduruyordu el arabasını. Sonra da onu itip yığının ta tepesine çıkarıyor, boşaltıyordu. Yedigey için karısının sendeleye sendeleye arabaya itişini, kanter içinde kalarak bu ağır işe sürdürmesini görmek de dayanılır gibi değildi. Hemen doğruluyor, küreği kaparak yine başlıyordu çalışmaya. Devesini Yedigey'e emanet ederek giden adam az sonra çuvalını doldurmuş ve sırtlayıp gelmişti. Çuvalı deveye yükledi. Deveyi yola hazırladı ve sonra ayrılmadan önce birkaç laf etmek için yedi geynin yanına geldi. Muhabbet hemen koyulaştı. Devenin sahibi çok küçük bir istasyon olan Boranlı'dan gelen Kazangap adına biriydi. Adında biriydi. Meğer hemşeriymişler. Kazangap'ta Aral Kıyısındaki bir avul yani köyden gelmiş. Birbirlerine hemen ısınmaları, kaynaşmaları belki hemşeri oluşlarından idi. Bu karşılaşmanın Yedigey ve Ukubala'nın bütün geleceğine hayatlarını etkileyeceğini o zaman kim bilebilirdi? Aslında Kazangap onlara sadece kendisiyle birlikte Boranlı istasyonuna gelmelerini ve çalışmak için oraya yerleşmelerini teklif etti. Bazı insanlar vardır. Daha ilk karşılaşmada ona ısınır, güven ve sempati duyarsınız. Kazangap da bunlardan biriydi. Gerçekte belirli bir özelliği yoktu, sade bir adamdı ama hayat çilesi çekerek olgunlaştığı belliydi. İlk bakışta öbür kazaklar gibi bir adamdı. gi ile giy ile giy ile iyice eskimiş bir ceket, ayağında sepilenmiş keçi derisinden bir pantolon vardı ve bu kıyafeti de deve sırtında yolculuk etmesine pek uygun düşüyordu. Ama giyim kuşamına özen göstermediği de söylenemezdi koca kafasında ancak yolculuğa çıktığı zaman giydiği oldukça yeni bir demir yolcu çapkası vardı. Yıllardan beri giydiği deri ayakkabısını eskiyen yerlerinden çirişli iple yamamıştı. Kavuran güneşin ve aralıksız rüzgarların esmerleştirdiği yüzünden ve iri damarlı ellerinden hep ağır işlerde çalışmış bir bozkır adamı olduğu anlaşılıyordu. Ağır işten dolayı omuzları vaktinden önce çökmüştü. Orda boylu bir insan olsa da boyu ve bir kaz boynu gibi ince, uzun görünüyordu. Gözleri şaşırtıcı, etkileyiciydi. Kahverengi zeki bakıştı, güleç sürekli kırptığı için uçları kırışmış parlak gözler. Kazangap o vakitler 40 yaşlarında görünüyordu. Yüz çizgileriyle birlikte kısa bıyığı ve kırçıl top sakalı da onu görmüş geçirmiş olgun bir adam olarak gösteriyordu. Ama insan ona daha çok ölçülü, akıllı konuşmalarından dolayı güven duyuyordu. Ve onun bu hali Ukubala'da derin bir saygı uyandırmıştı. Adamın her sözü Sadu'ya dayanıyor, tam yerinde yerine oturuyordu. Şöyle diyordu kazangam. Madem ki durum böyle ve sen kendini hala iyi hissetmiyorsun, sağlığını ne diye tehlikeye atacaksın? Yaptığın işin senin gücünü açtığını görür görmez anladım zaten. Henüz iyileşmiş sayılmazsın. Ayakta güçlükle duruyorsun. Açık havada kolay bir işte çalışmalı, bol bol süt içmelisin. Buranlı'da demir yolunda çalışacak adamlara ihtiyaç var. Yeni istasyon şefi ben buraların eskisi olduğum için işe yatkın insanlar bulabileceğimi söyleyip duruyor. Ama nereden bulayım öylelerini? Herkes savaşta cepheden senin durumunda dönenler de başka yerlerde iş buluyorlar. Tabii bizim orası da pek yaşanacak bir yer sayılmaz. Sarı özek ortasında ıssız, kurak bir yerde güç şartlarda yaşıyoruz. Haftada tankerle getiriyoruz ihtiyacımız olan suyu. Bazen tankerler de gelmiyor. O zaman suyu uzak kuyulardan tulumlarla kendimiz taşıyoruz. Bu iş için erkenden deve sırtında yola çıkıyor ve ancak geceleyin dönebiliyoruz ama yine de istasyondan istasyona sürüklenmektense insanın Sarı Özek'in bu sapa yerinde kendi evinde olması daha iyi. Başını sokacak bir evce izin sürekli bir işin olur. Biz de elimizden gelen yardımı yaparız. İşi öğrenirsin. Birkaç hayvan da edinebilirsin. Tabi her şey sana bağlı. İki kişi çalışınca geçiminizi rahatça sağlarsınız. Daha sonra sağlığına kavuşunca isterseniz daha iyi yerlere gidebilirsiniz. Sekizinci ayrımın sonu sayfa 187. Dokuzuncu ayrım. İşte Kazangap bunları söylemiş. Akıllıcı tavsiyelerde bulunmuştu. Yedigey iyice düşündükten sonra teklifi kabul etti. Yola çıkmaları için hazırlanmaları uzun sürmedi. Çünkü eşyaları pek azdı. Aynı gün Kazangap'la birlikte Sarı Özek Bozkırı'ndaki Boranlı İstasyonu'na hareket ediler. Şanslarını bir de bu şekilde deneseler ne kaybederlerdi. Ama sonradan bunun bir talih, bir kader olduğunu anlayacaklardı. Yedigey, Kumbelde'den Özek Boğazını geçerek yaptığı o yolculuğu hayatı boyunca unutmayacaktı. Önce demiryolu boyunca ilerlediler. Sonra yavaş yavaş demiryolundan ayrılarak vadileri, tepeleri geçtiler. Kazangap'ın açıklamasına göre böylece kestirmeden gidiyor, en az 10 kilometre kısaltıyorlarmış yolu. Çünkü demiryolu eskiden bir tuz gölü olan düzlüğün çevresine dolanarak gidiyormuş. Çukur yerlerde tuz ve bataklığa rastlanılmış. İlkbaharda tuzlu toprak yumuşar, geçilmesi zor bir bataklığa dönüşürmüş. Yaz gelince de kalın bir tuz tabakasıyla örtülür, kuruyup kas katı olur, öbür bahara kadar öyle kalırmış. Kazangap vaktiyle burada böyle bir tuz gölü bulunduğunu, buralarda araştırma yapılan Yelizarov adında bir jeologtan öğrenmişti. Sonradan onunla Yedigey ile tanışıp dost olacaktı. Çok akıllı bir adamdı Yelizarov. Tabi o zamanlar Yedigey henüz Boranlı olarak anılmıyordu. Askerden yeni dönmüş, sakat, işsiz, aralı bir kazak idi. Tesadüfen tanıştığı bir demiryolu işçisinin sürüne güvenerek karısıyla birlikte onun ardına düşmüş, o meşhur Boranlı'ya iş bulmak, oraya sığınmak için gidiyordu. Ömrünün sonuna kadar orada kalacağını bilemez derbet. Ancak baharda o da çok kısa bir süre için yeşeren uçsuz bucaksız, sarı özek bozkırını görünce yedi gay şaştı kaldı. Aral Denizi'nin çevresinde de bozkır denilecek düz ovalar vardı. Mesela Üst Yurt Yaylası böyle bir düzlük idi ama böylesine uzayıp giden ıssız, kıraç bir ovayı ilk defa görüyordu. Yedigey çok sonra anlayacaktı ki ruhunu ancak bu bozkır kadar engelleştirmesini bilenler o düzeye çıkabilirler. Sarı Özek'in sessizliğiyle baş başa kalabilirlerdi. Şüphesiz Sarı Özek uçsuz bucaksız bir idi. ama yaşayan insanın düşüncesi onu da kapsayacak güçteydi. Ve Yelizarov da akıllı bilge bir kişiydi. Her insanın kafasında ancak bulanık bir şekilde bulunan düşünceleri açıklayabiliyor, anlaşılmasını sağlıyordu. Eğer Kazangap devenin yollarını tutarak emin adımlarla ilerlemese, Yedigey ile Ukubala'nın bozkırın derinliğine daldıkları zaman kendilerini nasıl hissedeceklerini de kimse bilemezdi. Yedigey devenin sırtında eşyaların arasına yerleşmişti. Kadın olduğu için Ukubala'nın binmesi gerekirdi ama Kazangap, Özellikle de Ukubala ısrar etmişlerdi. Bizim sağlığımız yerinde. Sen ise gücünü kuvvetini toplamak zorundasın. Boş yere itiraz edip bizi geciktirme. Yolumuz uzun demişlerdi. Deve henüz pek genç ve ağır yük taşımayacak kadar zayıftı. Bir kişinin binip iki kişinin yürüyerek gelmesi bundandı. Eğer Yedigay'ın şimdiki Karanara olsa üçü birden onun sırtına biner ve daha kısa zamanda Rahvan gidişle üç buçuk dört saatte varabilirlerdi gidecekleri yere. Oysa onlar Boranlı'ya ancak gecenin geç saatlerinde ulaşabilmişlerdi. Fakat ilk defa gördükleri yerleri seyrede seyrede ve konuşa konuşa gittikleri için vaktin nasıl geçtiğini pek fark etmemişlerdi. Bu yolculuk sırasında Kazangap burada hayatının nasıl geçtiğini, kendisinin bu Sarıözek bozkırına, bu demiryolu istasyonunda çalışmak için nasıl geldiğini anlatmıştı. Buraya geldiğinde henüz 36 yaşında imiş. Aralın kıyısında bulunan Beş Ağaç köyünde doğup büyümüş. Yedi Geyin köyü Can Gel diye 30 kilometre uzaklıktaydı o köy. Oradan ayrıları çok olmuş ve o günden beri de bir defa olsun gidememiş doğup büyüdüğü o köye. Bunun önemli sebepleri varmış tabii. Kazan kapın babası kulakların tasfiyesi sırasında sürülmüş. Gerçekte bir kulak (parantez içinde) varlıklı toprak ağası parantez tonu, olmadığı anlaşılıp serbest bırakılmış ama sürgünden dönerken ölmüş. O da birçokları gibi aşırıların baskısına, haksızlığına uğramış, bu gerçek anlaşılınca da iş işten geçmiş, bütün aile, kız ve erkek kardeşleri gözden ırak olmak için köylerini terk etmiş ve her biri bir tarafa dağılıp gitmişler. Birbirlerinden en ufak bir haber alamamışlar. Birer taş olup suya batmışlar sanki. Babalarının tutuklanmasından sonra devrin gemi azıya alın, almış militanları o zamanlar gencecik olan kazan kapa baskı yapmaya başlamışlar. Herkesin içinde babasını suçlamasını, onun topluma zararlı bir insan olduğunu ilan etmesini, babalıktan reddetmesini istemişler ondan. Babası gibi sınıf düşmanlarına yeryüzünde hayat hakkı olmadığını, mutlaka yok edilmeleri gerektiğini, kendisinin bu yeni siyasi görüşe candan bağlı olduğunu söylemeye zorlamışlar. Kazangap bu utanç verici duruma düşmemek için başını alıp uzak yerlere gitmiş. Tam 6 yıl Semerkant yakınlarındaki Petpak, Dalada, Açlık Bozkarı'nda çalışmış. O vakitler oralarda, yüzyıllardan beri el değmemiş toprakları pamuk ekimine açıyorlarmış. Ve bu yüzden işçiye çok ihtiyaç varmış. Orada barakalarda yatıp kalkıyor ve kanal kazıyorlarmış. Kazangap'ta toprak kazmış, traktör sürmüş, ekip başı olmuş. Çok çalışıp başarı gösterdiği için emek kahramanı diploması da vermişler ona. Evliliği de orada olmuş. Ücret dolgun olduğundan çalışmak için her taraftan insan akın ediyormuş oraya. Bir kara kalfak kızı olan Bike de Hive tarafından gelmiş. Ağabeyinin ailesiyle birlikte petpak dalada çalışmaya başlamış. Olunla karşılaşmak ve evlenmek varmış kaderinde. Evlendikten sonra Kazangap'ın Aral kıyısındaki köyüne baba ocağına kendinden olan insanların arasına dönmeye karar vermişler. Ama bu kararı verirken her şeyi inceden inceye hesaplayamamışlar. O arada bir Katar'dan inip öbürüne binerek Maksimka'larla gezip durmuşlar. Bir defasında kummel istasyonuna gelmişler ve Kazangap orada yeni gelen hemşerileriyle karşılaşmış. Onlarla konuşup durumu öğrenince de köyüne dönmesine hiç gerek kalmadığını anlamış. Çünkü onun köyünde her şey yine aşırı uçların, o militanların elindeymiş. Gerçi onun elinde Özbekistan'da bakir toprakları ekilişe hazırlarken kazandığı şeref diploması olduğu için kimseden korkusu yokmuş. Ama kendisini güç duruma düşüren, rezil etmek isteyen o insanların yine iş başında olduğunu öğrenince vazgeçmiş dönme kararından. O insanlara hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağını, onlarla beraber olamayacağını düşünmüş. Kazangap... Geçmişten bütün bu olanlardan söz etmeyi sevmezdi. Ama bunları hiç unutmuyor ve başkalarının unutmasına da pek şaşıyordu. Sarı Özeke yerleştikten uzun yıllar sonra geçmişe hiç unutmadığını, bir oğlu Sabitcan'ın tatsız bir konuşması, öteki de geyin yersiz bir şakası üzerine iki defa hissettirmişti. Sabitcan'ın köye geldiği günlerden birinde oturmuş, Çay içiyor, sohbet ediyor, şehirde olup bitenleri dinliyorlardı ondan. Söz arasında Sabitcan gülerek kolektifleştirme devrinde Sincan'a yani Doğu Türkistan'a kaçan Kazak ve Kırgızların geri gelmeye başladıklarından söz etti. Çinliler komünlerle de onlara hayatı zehir etmişler. Yemeklerini evlerinde kendileri pişirip yemelerine izin vermemişler. Günde üç defa aş evlerinde kaynatılan kazanların önünde büyük küçük sıraya giriyor. Tabaklarına ne koyarlarsa onu yiyorlarmış. Öyle güç şartlar altında bırakılmışlar ki şimdi hepsi barını yoğunu bırakıp kaçıyor. Kabul edilmeleri için de Sovyet otoritelerinin elini eteğini öpüyorlarmış. Bunları dinleyen kazan kapının suratı asıldı Öfkeden dudakları titremeye başladı. Gülünecek ne var bunda diye azarladı oğlunu. Onun taparcasına sevdiği, okusun, adam olsun diye hiçbir fedakarlıktan çekinmediği oğluna bu tonda konuştuğu hiç görülmemişti. Öfkeden kanı beynine çıktığı belliydi ve o kendini güçlükle tutarak ilave etmişti. Onların başına gelen bu felakette niye alay ediyorsun? Sabitcan itiraz edecek oldu. Alay etmiyorum olanları söylüyorum sadece. Babası elindeki çay bardağını bir kenara itmiş susuyordu. Onun bu suskunluğu da dayanılır gibi değildi. Sabitcan şaşkın omuz sirgerek cevap verdi. Kime daralıp küstüğünü anlamıyorum. Suç kimin? O zamana o döneme kızıyorsanız geçip gitti artık. Geri gelmez. Devlete mi kızacağız? Buna da hakkımız yok. Bak can. ben yalnız bildiğim işe, anladığım işe karışırım. Anlamadığım şeylere asla burnumu sokmam. Senin de bunu anlayacak kadar akıllandığını sanırdım ama yanılmışım. İnsan yalnız Allah'a sırt çevirmez, yalnız ona küsemez. Allah ölüm verirse bu hayatının sona ermesi demektir. Çünkü insan doğar ve vakti gelince ölür. Bunun dışında bu dünyada olan her şeyin hesabı sorulur. Kazangap Öyle dedikten sonra suratını astı. Kimsenin yüzüne bakmadan çıkıp gitti. Gazan Kapı öfkelendiren ikinci olay, Yedigey ve Ukubala'nın kumbelden gelip Boranlı'ya yerleşmelerinden yıllar sonrasına rastlar. Artık çocukları olmuş, büyümüş, Boranlı'ya kök salmışlardı. Bir bahar akşamıydı. Sürüleri alıla kapatmış, koyun kuzuların arttığını görüp memnun olmuşlardı. Yedigey şaka olsun diye Kazangap'a e ee, Kazake sen ve ben zengin insanlar kulaklar olduk yakında bir kere daha malımızı mülkümüze alıp bizi sürmesinler sakın'' dedi. Kazangap Yedigey'e sert sert baktı. Bıyıkları da diken diken oldu. ''Sözüne dikkat et Yedigey'' dedi. ''Şaka yaptım Kazake şakadan anlamaz mısın? Bazı şeyler vardır ki onlarla şaka yapılmaz.'' Ama Kazake neredeyse üzerinden 100 yıl geçti bu, bu olayın. Asıl mesele de bu işte. Zaman ne kadar geçerse geçsin bazı konularda hiçbir şeyi değiştirmez. Elinden malını, mülkünü, varını yoğunu alsalar bundan ölmezsin. Bunları yine edinebilirsin ama senin onurunu kırar, ruhunu öldürürlerse işte buna çare yoktur. İşte o gün kumbelden kalkıp Boranlı istasyonuna giderlerken ileride bu gibi konuşmaların olacağını bilemezlerdi. Bu Boranlı macerasının nasıl sonuçlanacağını, burada ne kadar kalabileceklerini, kök salıp salamayacaklarını, başka yere göç edip etmeyeceklerini, Kazangap'ın onları getirdiği bu yerde koca bir ömür geçireceklerini de bilemezlerdi. Konuşma sırasında Yedigey Kazangap'a cepheye niçin gitmediğini de sordu. Hasta mıydı yoksa? Hayır hasta değildim. Allah'a şükür sağlamam. Asker'e gitseydim savaşmakta kimseden geri kalmazdım. Mesele bambaşkaydı. Kazangap ve Bike Beşi Ağaç'a gitmekten vazgeçip kummelde kalınca nereye gideceklerini bilememişlerdi açlık, boş şimdi çok uzaklarda kalmıştı. Hem terk edip geldikleri o yere niçin döneceklerdi? Arada gitmemeye kararlıydılar. İşte o sırada iyi bir insan olan Pumbel istasyon şefi bu karı kocanın tavırlarını beğenmiş. Onlarla konuşmuş. Nereden gelip nereye gittiklerini, nasıl bir işte çalışmak istediklerini sormuştu. İşte bu şef onları bir yük trenine bindirerek Boranlı istasyonuna gönderdi. Orada yapılacak iş çoktu ve karı koca kendilerine uygun bir iş bulabilirlerdi. Hatta bir de tavsiye mektubu verdi ellerine. Gerçekten de iş buldular Boran'la da ama ilk zamanlar çok zor geçti. Açlık bozkırına göre bile daha ağırdı buradaki şartlar. Yine de dişlerini sıkıp dayandılar. Sonunda alıştılar. Kazançları azdı, kıt kanaat geçirmiyorlardı. Ama sürekli bir işleri ve başlarını sokacak bir evce vardı. Asıl görevleri yol bakıcılığı olsa da her türlü işe yapmak zorunda kaldılar. Kazangap, Bike çiftinin Sarıözek Özek Bozkırı'ndaki Boranlı İstasyonu'nda ilk yılları işte böyleydi. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz para biriktirince daha büyük bir istasyona ya da şehre taşınmak istemişlerdi ama o sırada savaş patlak verdiği için bu planlarını gerçekleştiremediler. Savaş çıktıktan sonra Boranlı istasyonundan gelip geçen trenlerin sayısı birden çoğalmaya başladı. Doğudan batıya yeni askerleri, batıdan doğuya yaralıları taşıyorlardı. Doğudan batıya tahıl, batıdan doğuya yine yaralılar. Boranlı gibi bozkurda yitip gitmiş, bir yerde bile yitip gitmiş, bir yerde bile hayat çarkı daha hızlı dönmeye başlamıştı. Tren trene ekleniyor, makas açılsın, yeşil ışık yansın diye lokomotifler keskin düdüklerini öttürüyor, aynı şekilde karşı yönden gelen trenler de sirenlerini çığlık gibi öttür öttürmekte onlardan geri kalmıyorlardı. Bu ağır yüke dayanamayan traversler eğilip bükülüyor, raylar zamanından önce aşınıyordu. Yolun bir tarafında onarım biterken hemen öbür tarafında yine bir onarım işi çıkıyordu karşılarına. Soluk aldırmayan bir telaş başlamıştı. Dünyanın sonu gelmişti sanki. Nereden buluyorlardı bunca insanı? İnsan dolu katarlar birbiri ardınca hep batıya, cepheye gidiyorlardı. Günlerce, haftalarca, aylarca ve sonra yıllarca devam etti bu gelip gidişler. Batıda dünyanın bir yarısı öbür yarısı ile ölüm kalım savaşı yapıyordu. Bir süre sonra kazan kapında cepheye gitme sırası geldi. Çağrı yazısında kumbeldeki ikmal merkezine gitmesi isteniyordu. İstasyon şefi en işe yarayan adamını alıyorlar diye saçını başını yolmaya başladı. Adam mı kalmıştı Boranlı'da? Burada işlerin iyice aksayacağını kime anlatabilirdi? Katarlar makasların ilerisinde durup bar bar bağırırken düşman Moskova önlerine gelip dayandığı bir sırada yeni bir yedek yol yapılması gerektiğini söylese ona gülerlerdi. Savaşın ilk kışı gelip çatmıştı. Vaktinden önce gelen bir kıştı bu. Sisli, soğuk geceler erkenden bastırıyordu. Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Önce inceden inceye, sonra kuşbaşı kadar irilişti taneleri. Derin bir sessizlik içinde gömülen sarı özek bozkırının derileri, tepeleri gökten inen o beyaz örtüyle kaplandı. Sonra bozkır rüzgarı da uyandı. Henüz yere iyice oturmamış kar örtüsüyle oynamaya başladı. Önce hafif hafif esti rüzgar. Sonra gittikçe hızını artırarak sessizliği bozdu. Uğul uğul rüzgar karları savuran bir bora oldu ve nihayet kar fırtınasına dönüştü. Sarı bozkarı bir uçtan öbür uca kesen ince bir şakak damarına benzeyen demir yolu ne olacaktı? Şimdilik bu ince damarı atıyor. Katarlar iki yönden gelip geçiyorlardı. Kazangap, işte o gecenin sabahında cepheye gitmek için yola çıktı. Yalnızdı. Uğurlamaya gelen yoktu. Evden karısı ile birlikte çıkmışlardı. Kapıdan dışarı adım atar atmaz bir kelin gözleri kamaşmış, başı dönmüştü. Kazangap hemen karısının kucağındaki bebeği aldı. Kızı ayzadeydi bu bebek yeni doğmuştu. Aslında bir kere kocasını uğurlamaya gelmiyor. Kazangap onu Kumbele gidecek yük trenine binmeden önce makasçı kulübesine götürüyordu. Çünkü ondan sonra kocasının makasçılık görevi ona kalacaktı. Kulübede birbirleriyle vedalaştılar. O gece birbirlerine diyeceklerini demiş. Birge ağlayacağız. Ağlayacağı kadar ağlamıştı. Durup konuşacak kadar zamanları da yoktu zaten. Makinist onu götürecek trenin hazır olduğunu bildirmek için düdük çalıyordu. 9. ayrımın sonu sayfa 116 10. ayrım Sayfa 116'dan devam ediyoruz. Kazangap lokomotif makinistinin yanına çıktı. Lokomotifin sireni uzun uzun öttü ve sonra hareket etti. Hızlandı. Rayların birleştiği yerde tekerleklere takırdıya takırdıya Bike'nin açtığı makasa yaklaştı. Bike oradaydı. Bir elinde sımsıkı sarıp sarmaladığı bebeği, öbür elinde flama vardı. Omuzlarında büyük bir şal, belinde bir kemer ve ayaklarında kocaman çizmeleri. Son defa selamlaştılar. Bir anda karısının yüzü, gözleri, eli ve makas semaforu gelip geçti kazan kapın gözlerinden. Şimdi tren demir yolunun iki yanından uzaklara uzanan ve beyaz bir düş gibi sarı özeki kaplayan süt rengi kar örtüsünün üzerinden koca tekerlekleriyle sessizliği bozarak koşuyordu. Lokomotifte dolan rüzgar, buhar ve cüruf kokusuna mevsimin ilk kar kokusunu katıyor ve Kazangap bu kokuyu uzun süre ciğerlerinde tutmaya çalışıyordu. Artık sarı özek bozkarına kayıtsız kalamayacağını daha iyi anlamıştır. Askeri alınanlar kum belde toplanmış, sıra olmuşlardı. Birer birer adları okunuyor, sonra vagonlara bindiriliyorlardı. İşte bu sırada tuhaf, beklenmedik bir şey oldu. Kazangap'ın bulunduğu takım vagona bineceği anda askerlik şubesinden bir görevli koşup yanlarına geldi ve seslendi. Asan Bayev, Kazangap, Asan Bayev kim? Sıradan çıkıp benimle gelsin. Kazangap söyleneni yaptı asan beye benim ver bakayım belgeni tamam sensin gel benimle İstasyonda toplanma merkezine gittiler görevli ona sen geri dönüyorsun asan bayi nereden gelmişsen oraya dön anladın mı dedi anladım anladığını söylemişti ama hiçbir şey anlamamıştı anladınsa daha ne duruyorsun hadi git serbestsin kazangap askerlerden ve onları uğurlamaya gelenlerden oluşan uğultulu kalabalığın arasında öylece şaşkın şaşkın kalakaldı. İlk anda işin böyle bir duruma dönüşmesini sevinmişti ama az sonra içini bir şüphe kemirmeye başladı. Bir sıkıntı, bir ateş kapladı bütün vücudunu. Sakın o şeyden dolayı olmasın. Ha, ondan da demek. Hemen ileri atıldı. Adamları ite kaka askerlik şubesi başkanının bulunduğu odaya doğru ilerledi. Şube başkanıyla görüşmek için bekleyenler bağırdılar. ''Hey dur bakalım sıranı bekle.'' ''İşim acele, trenim kalkmak üzere çok acele.'' diye cevap verdi onlara. Başkanın odasına girebilmişti. Sigara dumanıyla dolu odada, başında toplanan insanların ve telefonların tomar tomar kağıtların ortasında şaşkına dönmüş olan şube başkanı bağırmaktan kısılmış bir sesle sordu. ''Ne istiyorsun? Meselen ne?'' İtiraz ediyorum. Neye itiraz ediyorsun? Benim babam beraat etmişti. Aşırıların iftirasına kurban gitmişti. O. Mal mülk sahibi bir kulak değildi. Belgeleri inceleyin. Orta halli bir köylüydü babam. Sakin ol arkadaş. Ne istediğini anlat bana. Beni bu yüzden askere almıyorsanız haksızlık ediyorsunuz. Saçma sapan konuşmasana. Yok kulak değilmiş. Yok orta halliymiş. Ne saçmalıyorsun sen? Kimi ilgilendirir bunlar artık? Nereden geliyorsun? Adın ne senin? Asanbay Ev Gazap Kazangap. Boranlı istasyonundan geliyorum. Başkan önündeki listeleri gözden geçirdi. Başın başından söylesene şunu. Yok orta halli köylüymüş, fakirmiş de kulak munak değilmiş de. Bunlarla ne kafamı şişiriyorsun? Seni yanlışlıkla çağırmışız buraya Yoldaş Stalin bizzat emretti Demir yollarında çalışanlar askere alınmayacak Görevlerine devam edecekler Hadi vakit kaybettirme bize Buralarda oyalanma hemen işinin başına dön Gün batmak üzereyken Boranlı'ya yaklaşmışlardı Tekrar demir yoluna yöneldiler İki yönde gelip giden trenleri görmeye Seslerini işitmeye başlamışlardı Bozkırın ortasında oyuncak trenler gibi görünüyordu Doğu uzun uzun Katarlar. Batmakta olan güneş çevredeki tepeleri ve vadileri gölge ışık oyunlarıyla belli ediyor, Alacakaranlık gittikçe koyulaşıyordu. Kış nemini hala yitirmemiş toprakta serince bir bahar kokusu vardı. Önden giden Kazangap durup arkasına baktı. Deve sırtında giden Yedige'ye ve onun yanında yürüyen Ukubala'ya eliyle ilerisini göstererek işte bizim Boranlı dedi. Az bir yol kaldı, varınca dinlenirsiniz. İleride Demiryolu'nun belli belirsiz bir yay çizdiği yerdeki geniş düzlükte birkaç evceiz görünüyordu. Orada duran bir Katar da yedek yolda semaforun yedek ışık vermesini beklemekteydi. Daha ötelerde ve iki tarafta hafif yamaçlı tepeler, uçsuz bucaksız ve suskun ovalar uzayıp gidiyordu. Göz alabildiğine uzanan bozkurdu bu. Yedi Yedigey'in kalbi duracaktı neredeyse. O da sahil boyunca uzanan düz ovalardan gelmişti. Aral'ın ıssız ovalarını görmüş, bunları tanımıştı ama düzlüğün, bozkurun böylesine beklemiyordu. Mavi ve değişken Aral'ın kıyısından kuru ölü bir bozkıra geliyordu ve orada kalacaktı. Dayanılacak şey miydi bu? Yanında yürüyen Ukubala elini onun bacağına koymuş ve süre bir süre öylece gitmişti. Yedigey onun demek istediğini anlıyordu. Varsın olsun önemli olan senin sağlığın, senin iyileşmen ondan sonrasına bakarız demek istiyordu Ukubala. İşte yalnız uzun yıllar geçirmek için değil, sonradan anlaşılacağı gibi kalan bütün ömürlerini geçirecekleri yere gelişleri böyle oldu. Az sonra güneş batmış, karanlık çökmüştü. Sarı Özek köyünde sayısız yıldızlar ışıldamaya başlamış, onlar da Boranlı'ya gelip durmuşlardı. Birkaç gün Kazangap'ın evinde kaldılar. Sonra yol işçilerinin kaldığı barakada onlara da bir oda verildi ve oraya taşındılar. Boranlı'daki hayatları böyle başladı. İlk zamanlar karşılaştıkları bütün sıkıntılara, bütün güçlüklere ve kukkoru sarı özekin ısızlığına rağmen iki şey 7G için çok yararlıydı. Temiz hava ve deve sütü. Hava tertemizdi ve böylesine temiz havayı başka yerlerde bulmak biraz zordu. Süte gelince Kazangap iki samal devesinden birini onlara vererek şöyle demişti. Karımla ikimiz aramızda konuşup karar verdik. Bizim yeterince sütümüz var. Akbaş devenin sütünü de kendiniz için siz sağırsınız. Genç devedir. Akbaş sütü de boldur. Henüz ikinci yavrusunu doğurdu. Ona siz bakın sütü de sizin olsun. Ama yavrusu için de yeteri kadar süt bırakın. O yavruyu size hoş geldin armağanı olarak vermeye kararlaştırdık. İyi besleyin onu. Bir de bakarsanız ileride bir sürü deveniz olur. Bir gün buradan ayrılmaya karar verirseniz satarsın, paran pulun olur. Akbaş'ın yavrusu henüz bir buçuk hafta önce doğmuştu. Kara başlı, iki küçücük kara örgüçlü bir köşek idi. İri ve her zaman nemli gözleriyle tatlı tatlı ve çok meraklı bir bakışı vardı. Dışarıda oldukları zaman insanın etrafında koşar, zıplar, oynardı. Ağırda yalnız kaldığı zamanlar ise tıpkı bir insan yavrusu gibi acı acı bağırarak anasını çağırırdı. Bu köşekin, bu ufacık deve yavrusunun ileride Boranlı Karan adıyla yorulmak bilmeyen, gücüyle ve azgınlığıyla görede ün yapacağı kimin aklına gelirdi? Yedi geyin başından onunla ilgili birçok olayın geçeceğini kim bilebilirdi? Ama o zamanlar daha bir süt köşeği idi. Bakıma muhtaçtı. Yedigey bu yavruyu çok sevmiş, boş vakitlerini hep onunla, onun bakımı ile geçirir olmuştu. Aral kıyısında kendi avılında yaşadığı yıllarda da hayvanlara bakmıştı ve bu tecrübesinin ona çok yararı oldu. Kış gelince küçük karanar epeyce büyümüştü. Ona üşümesin diye karnının altından açılıp kapanan bir örtü diktiler. Örtü sırtına geçirilince yalnız başı, boynu, bacakları ve örgüçleri güçleri açıkta kalır ve bu haliyle pek görünç görünürdü. Bütün kışta ve baharın ilk günlerinde bu örtüyü sırtından çıkarmadılar. Çünkü gece gündüz açık havada bırakılıyordu. O kış 7G'de gücünün yerine gelmekte olduğunu hissetti. Bir gün baş ağrısı kesileverdi. Kulaklarındaki vınlama iyice azaldı. Herhangi bir iş yaparken eskisi gibi terlemiyordu artık. Kışın, kar her tarafı kapladığı zaman yol açma işine o da yardım etti. Genç ve sağlam yapılı olduğu için çabuk toparlanmıştı. Giderek büsbütün iyileşti. Artık en ufak bir iş yaparken başının döndüğü, şıpır şıpır terlediği dayanılmaz acılar çektiği günleri hatırlamıyordu bile. Kızıl sakallı doktorun söyledikleri doğru çıkmıştı. Neşesi yerinde olduğu zamanlar köşeyin boynunu kucaklar, okşar, şakalı sözler söylerdi ona. Biz seninle süt kardeşi olduk. Sen akbaşın sütünü içip büyüdün, ben de aynı sütü içip baş kurtuldum. Aramızdaki fark şu, sen sütü emdin, ben ise kımız yaparak içtim. Allah bize birbirimizden ayırmasın. Yedigay şu olayı da hatırlıyordu. Aradan uzun yıllar geçip Boranlı Karanar yörede ün kazanınca bir gün Sarı Üzeke sırf onun fotoğrafını çekmek için insanlar geldi. O zamanlar savaş çoktan bitmiş ve unutulmuştu. Çocuklar büyümüş okula gidiyorlardı. Boranlı'da tulumbalı bir kuyu açılmış su meselesi halledilmişti. Yedigey de üzeri saçla örtülü bir ev yapmıştı kendilerine. Kısacası bunca sıkıntı ve mahrumiyetten sonra hayatlarının akışı normale dönmüştü. Yedikey'in yıllarca unutamadığı ve devesi Karanar'la ilgili olayla işte o sırada karşılaştı. Kendilerini foto muhabirleri olarak tanıtan insanların gelişleri, Boranlı'da tek değilse bile çok az rastlanan bir olaydı. Üç kişiydiler. Geveze pek hareketli, bol vaatli insanlardı. Karanar'ın resimlerini çekip sahipleriyle birlikte gazetelerde, dergilerde basacaklarını söylüyorlardı. Karanar o kıpırdak adamların hareketlerinden ve gürültülerinden pek hoşlanmadı. Hoşçulsuzluğunu belirtmek için başını dimdik kaldırıyor, dişlerini gıcırdatıyor, bunun üzerine adamlar yedi geyden deveyi yatıştırmasını, o yana bu yana baktırmasını istiyorlardı. Yedigay yalnız kendi resminin çekilmesini doğru bulmadığı için çocukları kadınları ve kazan kapıda çağırdı. Foto muhabirleri işe koyulmuş bol bol resim çekmişlerdi. Asıl numara asıl poz bütün çocukların karanarın sırtına çıkması ile oldu. İki çocuk devenin boynuna beş çocuk sırtına Yedigay'in kendisi de bu çocukların ortasına oturdu. Böylece çekilen resimle Karanar'ın ne güçlü bir deve olduğu gösterilmiş, kanıtlanmış oluyordu. Çocuklar ne kadar sevinmiş, nasıl da gürültü etmişlerdi Ölgün. Ama bir süre sonra muhabirler kendileri için en önemli işin Karanar'ın resmini tek başına çekmek olduğunu söylediler. Yedigey de istediğiniz gibi olsun dedi. Bunun üzerine foto muhabirleri uzaktan yakından resimlerini çektiler. Bundan başka 7 Yedigey ve Kazangap'ın yardımıyla hayvanın omuzlarını, boyun yüksekliğini, göğsünü, bileklerini, ayaklarının kalınlığını ve gövdesinin uzunluğunu ölçtüler. Not defterlerini yazdılar. Bunları yaparken hayret ediyor ve hayranlıklarını belli eden sözler söylüyorlardı. Harika bir bakterya, en mükemmel genler bir araya gelmiş. Klasik bakteriyan türü, göğsünün genişliğine bak, şu duruşa bak. Devesi için söylenen sözler, örgüler geyi gururlandırıyordu ama bazı kelimelerin ne anlama geldiklerini bilemiyordu. Mesela bakteryanın ne demek olduğunu sormaktan kendini alamadı. Meğer çift hörgüçlü develerin atasına bilim dilinde bakteryan derlermiş. Demek bizim deve bir bakteryan. Hem de en saf cinsi bir pırlanta. Peki ne diye ölçtünüz? Neyi arayacak o ölçüler? Bilimsel inceleme için foto muhabirleri çektikleri resimlerin gazete ve dergilerle basılacağını Buranlıların gözünde daha önemli görünmek kolaylık sağlamak için söylemişlerdi ama 6 ay sonra postadan gelen paketin içinde zooloji enstitüleri için basılmış bir ders kitabı çıktı. Develer hakkında bilgi veren bu kitabın kapağını süsleyen Safkan Bakteryan, Karanardan başkası değildi. Kitapla birlikte bir sürü de fotoğraf göndermişlerdi. Ve bunların bazıları renkliydi. Yedigey bu fotoğraflara baktıkça o günlerde ne kadar mutlu olduklarını daha iyi anlıyordu. Savaş sonu sıkıntıları unutulmuş, çocuklar henüz çocukluktan çıkmamış, büyüklerin sağlığı da yerindeydi ve ihtiyarlık da gelip çatmamıştı daha. Yedigey o gün konukların şerefine bir koyun kesti. Bütün Boranlıları davet edip bir ziyafet verdi onlara. Türlü yiyeceklerle, kımızla, vodka ile donattı sofrayı. O yıllarda istasyona sık sık bir vagon mağaza uğrardı. Ne ararsanız bulunurdu bu gezici mağazalarda Yeter ki paranız olsun İstakozlar, yengeçler, kırmızı havyar, siyah havyar, çeşit çeşit balıklar, konyak, sucuk, şekerlemeler, her şey Ama her şeyi almazlardı Niçin alsınlar? Ertesi gün aradıklarını bulurlardı yine Yazık ki artık tren yollarında vagon mağazalar yok Uzun yıllardan beri hiç gelmiyorlar o ziyafet gecesinde çok iyi vakit geçirdiler. Boranlı Karanar'ın şerefine bile kadeh kaldırdılar. Konuk foto muhabirleri Karanar'dan kendilerine söz edenin yakın dostu Yedigey'in sarı özek ve yöresinde en güzel devenin sahibi olduğunu ve gidip inceleyebileceklerini söyleyenin Yelizarov olduğunu söylediler. Yelizarov o eşsiz insan o büyük bilgin bu bölgeyi çok iyi biliyordu. Boranlıya uğradığı zamanlar o Kazangap ve Yedigey bir araya gelir, sabahlara kadar konuşurlardı. O ziyafet akşamında Kazangap ve Yedigey birbirlerinin sözlerini tamamlayarak ve güçlendirerek konuklara Sarı Özek Bozkırlarında yaşayan bütün develerin anası, akbaşlı ünlü deve Deve Akmaya ile şimdi Ana Beyit mezarlığındaki da yatan onun ünlü sahibi Nayman ananın hikayesini ya da efsanesini anlatırlardı. Boranlı karanar işte böyle ünlü bir soydan geliyordu. Boranlılar bu meraklı hikayenin de gazetelerden birinde yayınlanacağını umuyorlardı. Konuklar hikayeye büyük bir ilgi duyarak dinlemiş ama sonunda bunun nesilden nesile söylene gelmiş bir o bölgeye özgü bir efsane olduğuna karar vermişlerdi. Oysa Yelizarov onlar gibi düşünmüyordu. Ona göre ana beyit efsanesi belki tarihin derinliklerinde kalan bir gerçeği yansıtıyordu. O böyle şeyleri dinlemeyi severdi ve kendisi de bu yerlerin geçmişine dair pek çok şey biliyordu. Konuklar ancak karanlık çöktükten sonra yola çıktılar. Yedigey gururlanıyor, mutluluktan havalara uçuyordu. O yüzden olacak gereksiz bir laf kaçırdı ağzında. Belki bunda içkinin de etkisi olmuştu. Konuklarla birlikte o da birkaç kadeh içmişti çünkü. Dilini tutamayıp Kazangap'a şöyle dedi. Doğru söyle Kazake, Karanarı henüz bir köşek iken bana verdiğine pişmansın değil mi? Kazangap ona alaylı bir gülümsemeyle baktı. Yedigey'den böyle bir söz beklemediği mesbelliydi. Bak Yedigey dedi. Hepimiz insanız. Her şeyi düşünebiliriz ama atalarımızın bir sözü var, mal iyisi Hüda'dan der. Hüda Karanar'a başkasının değil, senin sahip olmanı istemiş, sen de olmuşsun. Başka türlü olamazdı, başkasının eline geçse kim bilir ne olurdu. Belki de ölüp giderdi hayvan, belki bir uçurumdan yuvarlanırdı. Demek ki bu mal sana nasipmiş, benim başka develerim de oldu.'' Hepsi de iyi develerdi ve bazıları da Karanar'ın anası Akbaş'ın yavrularıydı. Seninse bir tek deven var, sana armağan edilmiş. Dilerim Allah'tan yüz yıl hizmet etsin sana ama böyle düşünmemeliydin. Senden bunu beklemezdim. Yedigey pişman olmuş, çok utanmıştı. Bağışla beni Kazake, bağışla dedi. Bundan sonra Kazangap ona duyduğu, bildiği başka şeyleri de anlattı. Efsaneye göre Akmaya'nın yedi yavrusu olmuş. Dördü dişi, üçü erkek. O zamandan beri dişi develerin hepsi akbaşlı, açık renkli erkek develer ise karabaşlı, kestane tüyleymiş. İşte karabaşlı olan Karanara da akbaşlı bir anadan doğmuş. Bu da onun akmaya soyundan olduğunu gösteriyormuş. O günlerin ne kadar gerilerde kaldığını kimse bilemiyordu. 200, 300, 500 yıl belki de daha da öncesine ait bir olaydı. Ama Sarı Özek Boskarında Akmayanın soyu tükenmemişti. Yine anlatılanlara göre zaman zaman olağanüstü güçlü Karanar gibi bir sırttan gelirmiş dünyaya. İşte Karanar doğmuş ve Yedigey şanslı olduğu için onun mutluluğu için bu sırttan deve ona nasip olmuş. Karanar iyice azgınlaşmaya, yanına hiç kimseye sokmamaya başlamıştı. Çevresine korku salıyor ya da başını alıp gidiyor günlerce kayboluyordu. İşte o zaman yedigey bu hayvanı iğdiş etmek ya da zincire vurmaktan başka çare kalmadığını düşünmüş ve ne yapacağını Kazangap'a sormuştu. Kazangap da şu cevabı vermişti ona. ''Bu senin bileceğin bir iş.'' Eğer başın dinç olsun, rahatın bozulmasın diyorsan iyi diş et. Yok, anlı bir deven olsun istiyorsan dokunma. Ama bu durumda bütün sorumluluğu üstlenmen gerekir. Gücün kuvvetin yeterse ve sabredersen 3-4 yıl içinde azgınlığı geçer. Sonra boyun eğer, tıpış tıpış gelir ardından. Yedigey, karan arı iyi diş etmedi. Daha doğrusu gönlü razı olmadı, eli varmadı. Onu atan, Damızlık olarak bıraktı. Ama öyle zamanlar oldu ki karanar ona kan kusturdu. 10. ayrımın sonu sayfa 129. 11. ayrım. Sayfa 130'dan devam ediyoruz. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gelir gider. Gelir giderdi. Bu yerlerde demir her iki yanında ıssız...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 Sabah erkenden her şey hazırdı. Kazan kapın naaşı bir keçeye sımsıkı sarılmış, yün iplerle bağlanmış ve bir tra traktörün römorkuna yerleştirilmişti. Naşın konduğu yere önceden biraz talaş, yonga ve bir kat temiz ot sermişlerdi. Akşamın 5'ine 6'sına kadar işlerini bitirip dönebilmeleri için bir an önce yola çıkmalıydılar. 30 kilometre gidiş için bir o kadar da dönüş için yol yürüyeceklerdi. Ölüyü gömme işi de epey zaman alırdı. Bu duruma göre ölüyü anma için verilecek aş ancak altı da yenebilirdi ve öyle kararlaştırıldı. İşte bu yüzden acele etmeliydiler. Her şey hazırdı. Yedigay bir gün önceden eğerleyip donattığı karanarın yollarını tutmuş acele etmelerini söylüyordu oradakilere. O bütün gece hemen hemen hiç uyumadığı bu yüzden yüzü biraz soluk olduğu halde dimdik ayakta vakur idi. Sinek kaydı tıraş olmuş, bıyıklarını düzeltmiş önemli günler için ayırdığı en güzel elbisesini giymişti. Siyah ceket, beyaz gömlek, kadife şal var ve ayaklarında meşin çizmeler. Başında demir yolcu şapkası, cephede kazandığı madalyalarını, nişanlarını ve 5 yıllık plan uygulamasında başarılı işçilere verilen nişanını da takmıştı yakasına. Kıyafeti ona yakışıyordu ve görünüşü de heybetliydi. Kazangap'ın cenaze töreninde böyle olması gerekirdi zaten. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün Boranlılar orada cenazeyi taşıyan Römork'un hareket etmesini bekliyordu. Kadınlar durmadan ağlıyorlardı. Yedikey hiç hazırlanmadan nasıl olduğunu kendisi de bilmeden cemaate dönerek konuşmaya başladı. Şimdi Sarı Özek'in en eski en kutsal mezarlığı olan Ana Beyte gideceğiz. Merhum Kazangap buna layıktır. Zaten oraya gömülmeyi vasiyet etmişti. Parantez içinde. Biraz durup söyleyeceklerini düşündükten sonra devam etti. Parantez sonu. Demek ki dünyada tuz, ekmek ve su kısmeti bu kadarmış. Merhum. Bizim bu Boranlı istasyonunda tam 44 yıl hizmet etti. Bir ömür geçirdi burada. O burada çalışmaya başladığı yıllarda şu su tulumbası yoktu. Suyu haftada bir defa tankerlerle getirirlerdi. Ne kar küreyen makineler vardı ne de başka bir makine. Şimdi onu son mekanına götürmek için bindirdiğimiz şu traktör de yoktu. Ama trenler vardı ve gelip geçiyorlardı. Yolların her zaman açık ve bakımlı olması gerekiyordu. O bir ömür harcayarak bu işi dürüstlükle ve büyük bir çaba ile yerine getirdi. Çok iyi bir insandı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hadi şimdi yola çıkalım. Hepinizin gelmesine gerek yok. Zaten herkesi götürecek araç da yok. Hem durakta makas yapılacak işler var. Oraya 6 kişi gideceğiz. Orada yapılması gereken her şey yapılacaktır. Kalanlar cenaze aşını hazırlasın ve bizi beklesinler. Merhumun çocukları adına burada bulunan kızı ve oğlu adına hepinizi cenaze aşına davet ediyorum. geyin böyle bir niyeti olmadığı halde bu konuşması küçük bir cenaze töreni olmuştu. Bundan sonra yola koyuldular. Boranlılar cenaze arabasının ardından bir süre yürüdüler. Sonra köyün çıkışında topluca durdular. Gidenler bir süre daha duydular kadınların ağlamasını. Ayzade ve Ukubala'nın ağıtları da işitiliyordu. Artık hıçkılıklar duyulmaz olduğu ve altı adam demir yolundan uzaklaşıp sarı özek bozkırına daldığı zaman Yedigey kendini biraz rahatlamış hissetti. Şimdi cenazeyi götürenlerle baş başa kalmıştı ve ne yapacağını biliyordu. Güneş ufukta yükselmeye sarı özek bozkırını bol ve tatlı ışıklarıyla doldurmaya okşamaya başlamıştı ama hava hala serin sayılırdı ve bu yüzden de yolculuklarını zorlaştıran bir durum yoktu. O geniş düzlükle ses ulaşmaz yükseklikte süzülen iki çaylaktan arada bir yedi yedigeyin ayakları dibinden fırlayıp çıkan çayır kuşlarından başka bir şey yoktu görünümlerdi. Çayır kuşları ürküp kaçıyor, cıklamaları ve kanat sesleri duyuluyordu. Yedigey bir an gözlerinin önüne kar yağışını, kar üzerinde bu kuşların uçuştuklarını getirdi. Yakında giderler, kar düşer düşmez toplanıp terk ederler buraları diye düşündü. Aynı anda bir gece önce demir yoluna kadar gelen Tilki'yi hatırladı ve sanki onu oralarda bir yerlerde görüverecek, görüverecekmiş gibi kimseye belli etmemeye çalışarak sağa sola bakındı. Hemen sonra o gece fırlatılan ve bir ateş topu gibi sarı özek göklerinde yükselen roketi getirdi aklına. Böyle tuhaf şeyleri düşünmesine kendisi de şaştı ve bunları unutmaya çalıştı. Gidecekleri yol uzun olsa da böyle şeyleri düşünmenin sırası değildi. Yerigey karanara binmiş en önde gidiyor ana beytin yolunu gösteriyordu. Karanar adımlarını genişleterek yavaş yavaş uzun yol ritmine girmişti. Anlayanlar için çok güzel, çok çalımlı bir yürüyüştü bu. Boynunu gururla yukarı uzatmış, adım attıkça dalgalanıyor ama yine de o uzun boynun tepesindeki baş hiç kımıldamadan duruyordu sanki. Uzun, kalın, damarlı ve yorulmak bilmeyen bacakları ise ölçülü adımlarla havayı yarıp ilerliyordu. Yedigey devenin iki örgücü arasında kurulmuştu. Yeri sağlam, rahat ve güvenliydi. Karanar, sahibinin isteklerini içgüdüsüyle anlıyor, onun işaretine komutuna gerek bırakmadan tam onun istediği gibi yürüyordu. Hafif sarsıntıdan Yedigay'ın göğsündeki madalyalar, nişanlar şıngırdıyor, güneş ışığında pırıl pırıl parlıyor ama bu onu hiç rahatsız etmiyordu. geyin ardından Belarus marka traktör ve onun çektiği Romorg geliyordu. Sabitcan genç traktör sürücüsü Kalip Bey ile birlikte şoför mahallinde oturmuştu. Dün bir hayli içmiş, telsizle yönetilen insanlardan daha birçok şeylerden söz ederek Boranlıların kafasına şişirmişti ama şimdi ağzını açmıyordu. Traktör sarstığı için başı bir o yana gidiyordu bir bu yana. Yedigey onun bu durumunu görünce gözlüğünün bir yere çarparak kırılmasından korkmaya başladı. Ayzade'nin kocası Römork'ta Kazangap'ın naaşı yanındaydı. Çok üzüntülü görünüyordu. Güneşten gözleri kamaşıyor ve arada bir etrafına şaşkın şaşkın bakıyordu. Bu ayyaş beş para etmez adam ne olduysa akşam ağzında bir damla içki almamıştı. Doğrusu çok iyi davranıyordu. İçmemekle de kalmamış, faydalı olmak için elinden geleni yapmış ve tabut Römork'a konurken en çok o omuz vermişti. Yedigey ona kendisiyle birlikte Karanar'ın sırtına binmesini teklif ettiği zaman da hayır demişti. Ben kaynatamın yanında oturacağım, mezara kadar yanından ayrılmayacağım. Yedigey ve bütün Boranlılar onun bu cevabını, bu tavrını pek beğendiler. Boranlıdan ayrıldıktan sonra en çok ağlayan yine o idi ve şimdi ölünün başında o oturuyordu. Onun bu iyi davranışı Yedige'yi umutlandırdı. Keşke hep böyle devam etse, ayaşlığı bıraksa, Ayzade için de, çocukları için de büyük mutluluk olurdu bu, diye düşündü. Isız Bozkır'da ilerleyen bu küçük ve tuhaf cenaze alayının başını süslü takımlı bir deveye binmiş. Yedige'yi çekiyor. Onun ardından römorklu traktör geliyor. En geride de yine Belarus marka bir eks ekskavatör yani parantez içinde yol açma makinesi bulunuyordu. Yol açma makinesinin sürücüsü bir zenci kadar esmer olan idi. Onun yanında da uzun Adil Bay oturuyordu. Cumali genel olarak yol kazma makinesiyle demir yolu şantiyelerinde çalışırdı ve Boranlı'ya yakınlar da gelmişti. Burada ne kadar kalacağı belli değildi. Yanında oturan ve kendisinden bir baş boyu daha uzun Adil Bay ile hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Cenaze için elinde bulunan bütün araçları vermiş olan istasyon şefi Osman'dan Allah razı olsun. Genç istasyon şefinin bu yardımları olmasaydı o kadar uzağa gitmek ve mezar kazmak hiç de kolay olmaz ve akşama dönemezlerdi. Mezar Müslüman geleneğine göre derin kazılarak çukurun dibine yanlamasına bir girinti açılacak, tabut oraya gömülecekti. Başlangıçta Osman'ın teklifi 7G biraz tuhaf göründü. Yolu açma makinesiyle mezar açma fikrini pek beğenmemişti. Osman'la yüz yüze bu konuyu konuşurken kuşkuya kapılmış, kaşlarını çatıp suratını asmıştı. Mezarın ancak kazma kürekle ve kol gücüyle kazılacağını düşünüyordu o. Ama Osman onu razı edecek bir yol buldu. Bak yedike, bana hak vereceksin. Önce kazma kürekle başlarsınız işe, üst kısmını öyle açarsınız. Gerisini makineyle bir çırpıda bitirirsiniz. Biliyorsunuz sarı üzek toprağı kaya gibi serttir. Makineyle istediğiniz derinliğe indikten sonra kazan akı yine kol gücüyle açarsınız. Böylece hem geleneklere uymuş hem de zaman kazanmış olursunuz. Şimdi Bozkır'da ilerledikçe Yedigey Osman'a daha çok hak veriyor. Hatta kendisinin bunu düşünmemiş olmasına şaşıyordu. Ana Bey'e varınca inşallah öyle yapacaklardı. Önce rahmetlinin başı Kutsal Kabe'ye dönük olacak şekilde uygun bir yer bulmalıydılar. Sonra traktörle getirdikleri kazma küreklerle mezarın üst kısmını açacaklar. Bundan sonra da kazma makinesini çalıştıracaklardı. Yeteri kadar derine inince kazma küreklerle kazarak yani dipteki yan gerinti tabutu yerleştirecekleri yuva açılacaktı. Böylece geleneğe uymuş. İşi çabuk ve gereği gibi yapmış olacaklardı. Altı kişiden oluşan cenaze alayı işte bu amaçla Sarı Özek bozkırında bazen yayvan bir tepenin üzerinde görünerek, bazen alçak bir vadide gözden kaybolarak ve bazen düzlükte yürüyerek ana beyite çok doğru ilerliyorlardı. En önde devesine binmiş Yedigay, onun ardında traktör ve romork, en geride ise kalın tırnağı ile bir böceğe benzeyen, önünde buldozer bıçağı arkasında ters çevrilmiş kepçesiyle Belarus marka kazma makinesi. 7G epeyce geride kalan Boranlı'ya son bir defa bakmak için başını çevirdiği zaman kızıl tüylü köpeği yol barsında Tintin peşlerinden gelmekte olduğunu görüp şaştı. Bir bu eksikti. Köyden çıkarlarken yoktu. Ne zaman katılmıştı peşlerine? Geleceğini bilse bağlardı köpeği. Kurnaz köpekti doğrusu. Yedigey ne zaman karan bilip yola çıksa o da bir yolunu bulup düşerdi peşine. Şimdi de öyle yapmıştı. Eh ne yapalım gelirse gelsin diye düşündü Yedigey onu geri yollamak için vakit kaybetmeye değmezdi. Yolbars da sanki sahibinin aklından geçenleri anlamış gibi o sırada koşup traktörü geçti ve karanarın hizasına geldi. Yedi geyik kamçının sapını göstererek onu korkutmaya, dönmesini istediğini anlatmaya çalıştı ama köpek aldırmadı bile. Çünkü artık epeyce uzaklaştıklarını, sahibinin bunda geç kaldığını biliyor sanki alay ediyordu onunla. Aslında hayvanın onlarla birlikte işe kalkışmasının zararı da gelmesini önlemenin yararı da yoktu artık. Güzel, güçlü bir köpekli yol bars. Geniş göğsü, güçlü ve uzun tüylü boynu, kesik kulakları, zeki ve anlayışlı bakışları ile herkesin ilgisini çekerdi. Böylece ana beyt yolunda ilerlerken Yedike'in aklından bir türlü düşünce gelip geçiyordu. Ufukta yükselen güneşe bakıp geçen zamanı ölçmeye çalıştıkça geçmişe ait olanlar bir bir canlanıyordu gözünde. İstasyonda bütün işleri Kazangap'la ikisinin yaptığı ve henüz genç oldukları bir dönemi hatırlıyordu şimdi. Başkaları da tutunamıyor, buraya yerleştikten kısa bir süre sonra çekip gidiyorlardı. Ama şimdi bunun sözünü bile etmek cesaret işiydi doğrusu. Çünkü gençler hayatlarını böyle boşa harcadıkları için onları aptal yerine koyuyor, alay ediyorlardı. Niçin, ne katlanmışlardı bütün bu zahmetlere? Onların da kendilerine göre sebepleri vardı elbet. Bir keresinde kardan tıkanan yolları açmak için durup dinlenmeden tam 48 saat çalışmış, geceleyin önlerini bir lokomotifinin farlarıyla aydınlatmışlardı kar dilmek bilmiyor yine dilmek bilmeyen rüzgar onlar yolun bir yanını açarken öbür yanını karla dolduruyordu soğuk desen iliklerine işliyordu insanın yüzleri gözleri şişmiş mosmor olmuştu arada bir soluk almak biraz ısınmak için lokomotife çıkıp birkaç dakika kalıyor sonra yine dönüyorlardı Özekin o sonu gelmez berbat işine bir ara lo lokomotif bile tekerleklerinin yukarısına kadar kara gömüldü. Onlarla beraber çalışan üç yeni işçi o gece sarı özeki e lanetler okuyarak, küfürler savurarak işi bıraktılar. Tutsak mıyız biz? Tutsakları bile dinlenme, yatma izni verilir demişler. Sabahleyin de bir trene binip gitmişlerdi. Giderken Allah'a ısmarladık yerine onlara ne haliniz varsa görün aptallar, çılgınlar diye bağırmışlardı. Bu yeni işçilerin Kazangap'la Yedige'ye küfredip gitmelerinin sebebi yalnız karla boğuşmaları değildi. Kavga etmişlerdi, gece yarısı artık çalışamaz durumdaydılar. Kar durmadan yağıyor, rüzgar savuruyor ve kudurmuş bir köpek gibi saldırıyordu işçilerin üzerine. Başlarını sokabilecekleri bir yer yoktu. Lokomotifin farları bile yetmiyordu önlerini aydınlatmaya. Çünkü lokomotiften çıkan buhar bir sis oluşturuyor ve önlerini göstermiyordu. Üç yeni işçi çekip gidince işler kazan kapla ikisine kalmıştı. Onlar da iki deveyi bir kıza koşarak taşımaya başladılar. Yığınlan karları. Ama hayvanlar da donuyor. O göz açtırmayan tipi de yürüyemiyorlardı. Yolun iki yanında kar develerin göğsüne kadar yükselmişti. Kazangap önde giderek hayvanları çekiyor, Yedigey ise arkadan kamçısını sallayarak onları gayrete getiriyordu. Böylece gece yarısını ettiler. Develer kara saplanıp kalıyor, adım atamıyorlardı artık. Bu durumda tepi yatışıncaya kadar beklemekten başka ellerinden bir şey gelmezdi. Rüzgardan korunmak için lokomotifin yanına gelip durdular. Yedigey eldiveni içinde donmuş parmaklarını birbirine vurarak ''Kazake'' dedi. ''Artık yeter. Lokomotife çıkalım da tipenin dinmesini bekleyelim.'' ''Havanın değişeceği yok. Şimdi nasılsa yine öyle olacak. İşimiz yolu açmak. Nasıl olsa biz yapacağız bu işi. Bir şey yapmadan durmaya hakkımız yok. Hadi sarılalım küreklere.'' ''Biz insan değil miyiz yani?'' Böyle bir zamanda insanlar değil kurtlar vahşi hayvanlar çekilir inlerine. Ay köpek herif sana göre geberip gitmeliyiz bu havada. Tek başına kaldı geber öyleyse. Yedigey böyle derken kazan kapının suratına bir yumruk indirmişti. Bunun üzerine kapıştılar ve birbirlerinin dudaklarını patlattılar. Yüzleri gözleri kana bulandı. Eğer o sırada lokomotifin ateşçisi aşağı atlayıp onları ayırmasa kim bilir nasıl bitebilirdi? Bu kavga? Ya işte böyle. Kavga da etmişlerdi. Kazangap işte böyle bir adamdı. Artık onun gibileri yoktu dünyada. Kazangap sonuncusuydu ve şimdi onu da gömeceklerdi. Birkaç veda sözünden duadan sonra amin diyecek ve orada bırakacaklardı onu. Yedigey bunları düşünürken bir yandan da yarı yarıya unuttuğu duaları tekrarlayıp hatırlamaya... Tanrı'ya yönelteceği yakarışları bir sıraya koymaya çalışıyordu. Çünkü insan kalbinde başlangıç ile son, hayat ile ölüm arasındaki çelişkeyi uzlaştıran, yalnız ve yalnız bilinmeyen, görülmeyen Tanrı'ydı. Dualar işte bunun için okunuyordu. Başka türlü Tanrı'ya sesini duyuramazsın. Niçin yaratıp, niçin öldürdüğünü soramazsın ki? Dünya kuruldu kurulalı insanlar böyle yaşıyor. Pek razı olmasa da böyle katlanıyor kaderine. Duaların var oldukları günden beri hiç değişmemesinin hep aynı sözlerle tekrarlanmasının sebebi de teselli bulup yatışmaları, boşu boşuna sızlanmamaları içindir. Dualar, yüzyılların okşayıp parlattığı altın külçeleri gibi dirilerin ölülerin başında söyledikleri en özlü, en süzme ve son sözleridir. Adet, gelenek böyledir geyin aklına şunlar da geliyordu. Allah'ın varlığına ya da yokluğuna inanmak başka şeydir. Ama insan denen yaratık bu şekilde davranması bağışlanacak bir şey olmasa da ancak başı sıkıştığı zaman Allah'ın adını anıyor. Allah'tan yardım diliyor. İnanmayan insan başı ağrımayınca Allah'ı düşünmez diyen atasözü de bundan doğmuş olsa gerek. Ne olursa olsun herkes duaları bilmelidir. 11. ayrımın sonu sayfa 139 12. bölüm Sayfa 140 Yedigay başını döndürüp araçlarla gelen genç arkadaşlarına baktı. Ve onların hiçbirinin duaları bilmediğini düşünerek canı çok sıkıldı. Öldükleri zaman birbirlerini gömmek zorunda kaldıkları zaman ne yapacaktı bu insanlar? Öleni sonsuzluğa uğurlarken hayatın başlangıcını ve sonunu kapsayacak sözleri nereden bulup söyleyeceklerdi? Elveda yoldaş seni unutmayacağız mı diyeceklerdi ya da bunun gibi başka bir zırva mı? Bir gün şehirde bir cenaze törenine katılmış ve mezarlıktaki o törenin herhangi bir toplantıdan farksız geçtiğini görünce şaşıp kalmıştı. Bir takım hatipler ellerindeki kağıtlarla merhumun tabutu başına gelmiş nutuk okumuşlardı. Hepsi birbirine benziyordu bu Merhumun ne iş yaptığı, hangi işleri başardığı, nasıl çalıştığı, kime nasıl hizmet ettiğini anlatmışlardı. Sonra müzik çalmış, mezarına çiçek koymuşlardı. Konuşmacılardan hiçbiri hayattan ve ölümden söz etmedi. Ta ilk çağlardan bugüne kadar insanların varlık ve yokluk, hayat ve ölüm hakkındaki bilgilerinin doğruğu, özü olan dualarda söylendiği gibi bir söz söylenmedi. Sanki o güne kadar dünyada kimse ölmemişti ve bundan sonra da ölmeyecekti. Zavallılar, kendilerini ölümsüz sanıyorlardı herhalde. Gözlerinin önündeki gerçeğe rağmen de konuşmalarını o ölmedi, ölümsüzlerin arasına karıştı diye bitiriyorlardı. Yedigay böyle bölgeyi iyi bilirdi. Hem Karanar'ın sırtında olduğu için çevresini ta uzaklara kadar görebiliyor, ana e en kestirme yolu seçiyordu. Arada bir kestirme yoldan biraz açılmasının sebebi, arkadan gelen araçları bir çukura düşmeden kolayca geçecekleri düzleyecekmek çekmek istemesiydi. Her şey yolunda gidiyordu. Uz gitmiş, az gitmiş olsalar da herhalde yolun üçte birini almışlardı. Karanal, yorulmak bilmeden geniş adımlarla yürüyor, sahibinin komutunu daha ilk hecesinde anlayarak ona uyuyordu. Karanar'ın ardından traktör ve ekstivator büyük bir gürültü çıkararak ilerliyorlardı. Fakat ileride onları hiç akıllarından geçirmedikleri, geçiremeyecekleri bir olay bekliyordu. Ne kadar inanılır gibi olmasa da Sarı özek uzay üstünde olanlarla ilgiliydi onların karşılaşacağı olay. Konvansiyon uçak gemisi yerinden ayrılmamıştı. Büyük okyanusta, Aleut adalarının güneyinde, Vladivostok ile Sarı San Francisco'ya tam eşit uzaklıktaki yerinde duruyordu. Okyanusta hava değişmemişti. Günün öğlene kadar olan saatlerinde güneş engin denizi göz kamaştıran ışıklarına boğmuştu ve havanın değişeceğine dair hiçbir belirti görünmüyordu ufukta. Uçak gemisinde pilotlar ve iç güvenlik ekipleri de dahil olmak üzere herkes görev başında gergin bir bekleyiş içindeydi ama çevrede alarm durumuna sebep olabilecek somut bir şey de yoktu. Sebep çevredeki olaylar değil uzay derinliğinde galaksinin ötesindeki olaylar idi. Tramplen yörüngesindeki Paris, parite uzay istasyonu aracılığıyla orman göğüs gezegeninden daha doğrusu bu gezegenle temas kurmuş iki parite pilotundan gelen haberler ortak yönetim merkezi sorumlularını ve özel yetkilerle donatılmış komisyon üyelerini tam bir şaşkına çevirmişti. Her iki taraf öyle bir şaşkınlık içindeydi ki kendi çıkarlarını ve özel durumlarını tespit etmek için önce kendi aralarında ayrı ayrı toplanmayı tercih etmişler. Ondan sonra ortak toplantı yapmaya karar vermişlerdi. İnsanlık tarihinde o güne kadar görülmemiş bir keşfin yapıldığını onlardan başka hiç kimse bilmiyordu. Yeryüzünde dünya orman göğsü gezegeninden ve buradaki uygarlıktan habersizdi. En yollardan haberli bulunan iki tarafın hükümetleri bile olayın bundan sonrasını ve nasıl geliştiğini henüz öğrenememişlerdi. Hükümetler uzmanlardan oluşan tam yetkili komisyonların toplanıp vereceği kararı bekliyordu. Konvansiyon uçak gemisinde çok sıkı bir denetim vardı. Pilotlar da dahil herkes görevinin başında hazır bekliyordu ve hiçbir sebeple yerlerinden ayrılmayacakları emredilmişti onlara. Uçak gemisinin çevresinde 50 kilometre yarıçapındaki alan yasak bölge ilan edilmişti ve bu bölgeye hiçbir gemi yaklaştırılmıyor. Yine o bölgeden geçecek uçaklar da konvansiyona 300 kilometreden fazla sokulamıyordu. İki tarafın komisyonları arasında yapılması gereken ortak toplantıya ara verildikten sonra Demior projesini yürüten iki devletin sorumluları ayrı ayrı kendi aralarından toplandılar ve parite 1-2 ile parite 2-1 kozmonotların gönderdiği bilgileri incelediler. İki kozmonotun sesi uzayın akıl almaz uzaklıktaki bir noktasından o güne kadar varlığı bile bilinmeyen bir gezegenden geliyordu. Dikkat dikkat! Bu yıldızlar arası yayın dünya içindir. Dünyalıların dilinde adları bile olmayan şeyleri anlatmak çok zor. Yine de bizim gezegenimizle birçok ortak nokta bulunmaktadır. Orman gezegenliler, insana benzeyen yaratıklar aslında bizim gibi insanlardır. Yaşasın dünya evrimi, Hominitlerin Parantez içinde insan türünün parantez sonu evrime burada da evrensel prensiplere göre gelişmiş ve dünya dışı hominitlerden güzel, mükemmel bir insan örneği meydana gelmiş. Buradaki insanlar esmer tenli, mavi saçlı, mor yeşil gözlü, kepikleri ince ince yumuşak ve bembeyaz. Yörünge istasyonumuza yanaştıkları zaman onları tamamen saydam ve tulum, bir tulum elbise içinde gördük. Uzay gemilerinden bize gülümsediler ve gelmemizi işaret ettiler. Ve biz bu uygarlıktan öbürüne geçtik. Pervaneli uçuş aracı istasyondan ayrıldı. Araç ışık hızı ile uçuyor ve biz içinde olduğumuz halde bunu hissetmiyorduk. Böylece zaman akışını yenerek uzayın derinliklerine daldık. Bizi ilk şaşırtan şey ağırlığımızın değişmemiş olmasıydı ve bu bizi rahatlattı. Bunu nasıl başardıklarını anlayamadık. Bize ilk söyledikleri İngilizce-Rusça karışımı "Welcome, Nash, Svezda" (parantez içinde) "Galaksimize hoş geldiniz" oldu. Bu sözleri duyunca az bir çaba göstererek onlarla konuşabileceğimizi anladık. Mavi saçlı bu yaratıkların boyları 2 metreye yakındı. Dördü erkek, biri kadın olmak üzere beş kişiydiler. Kadın da erkekler kadar uzundu ve erkeklerden boyu ile değil, vücudunun kadınımsı biçimi ve renginin biraz daha açık oluşuyla ayrılıyordu. Orman göğsü, insanların rengi, Kuzey Afrika Araplarının rengini andırıyor, işin önemli yanı daha ilk karşılaşmamızda onlara büyük bir güven duymuş olmamızdır. Erkeklerden üçü uçan aracın pilotu, dördüncü erkek ve kadın ise dünya dillerinin uzmanıydılar. Bu uzmanlar bizim uzay araçlarımızdan telsizle yaptığımız konuşmaları zapt etmiş, İngilizce ve Rusça kelimeleri derleyerek incelemiş, sistemleştirmiş ve bu iki dilin bir sözlüğünü yapmışlar. Onlarla karşılaştığımız zaman 2500'den fazla kelime ve deyim biliyorlardı. İşte onların bu kelime birikimi sayesinde anlaşmamız kolaylaştı. Kendi dilleri bizim dillere hiç benzemiyor, yalnız sessizleri bakımından İspanyolcayı andırıyor. Pariteden ayrılışımızdan 11 saat sonra güneş sisteminin dışına çıktık. Kendi yıldız sistemimizden çıkıp başka bir sisteme geçtiğimizin farkına bile varmadık. Çünkü evrenin yapısı her yerde aynı. Parantez içinde herhalde o anda öteki sistemlerdeki gezegenlerin konumları öyle olduğu için Parantez sonu önümüzde gittiğimiz yönde gittikçe büyüyen kızıllıklar gördük. Yangını andıran bu kızıllıklar genişliyor, uçsuz bucaksız al şafaklar halinde yayılıyordu. Bir tarafı karanlık, öbür tarafı aydınlık gezegenlerin yakınından geçtik. Görüş alanımızın içinde birçok güneş ve ay vardı. Sonra birdenbire geceden gündüze çıkmış gibi olduk. Uçsuz bucaksız göz kamaştıran bir aydınlığa daldık. O güne kadar görmediğimiz o parlak gökyüzünü çok büyük, çok güçlü ışık saçan bir güneş aydınlatıyordu. Dil uzmanı kadın... Şimdi bizim galaksideyiz. Bakın şu gördüğünüz bizim iyemiz. Cazip ya da kral yıldızımız yani güneşimizdir. Az sonra bizim gezegenimiz olan orman göğsüne varmış olacağız. Gerçekten de uzayın akıl almaz yüksekliklerinde onların iyi adını verdikleri ve bizim için yeni olan o büyük güneşi gördük. Bu güneş hem ışıklarının parlaklığı hem de boyutları bakımından bizim güneşimizi kat kat geçiyordu. Orman göğsü gezegeninde bir gün 28 saat sürüyor. Bu dünya ile bizim dünyamız arasındaki bir dizi jeobiyolojik farklılıkların bundan ileri geldiğini sanıyoruz. Bütün bu kanun, konularla ilgili bilgileri size daha ayrıntılı olarak bundan sonraki bağl bağlantıda ya da paliteye döndüğümüz zaman verebileceğimizi sanıyoruz. Şimdilik birkaç önemli bilgiyi vermekle yetiniyoruz. Orman göğsü gezegeni uzaktan tıpkı bizim dünyamız gibi görünüyor. Dünyayı olduğu gibi onun çevresini de atmosfer tabakaları kuşatmış. Gezegene 5-6 bin metre yaklaştığımız zaman rehberlerimiz bizim için gezegenleri etrafında özel bir tur yaparak orman göğsünü panoramik olarak seyrettirdiler. Manzara çok çok güzel, olağan dışıydı. Sıra sıra dağları, büyük dağların doruklarını gördük. Dağlar, tepeler, koyu yeşil ormanla kaplıydı. Denizler, göller, nehirler de çoktu. Gezegenin bazı yerlerinde özellikle kutup bölgelerinde çıplak ıssız alanlar da vardı ve buralarda sürekli kum fırtınaları esiyordu. Ama bizi en çok şaşırtan en çok etkileyen şehirler ve kasabalar oldu. Gezegenin tabi güzellikleri arasında yükselen bu yüksek yapılar orada şehirciliğin şehirleşmede uzak uzlaştıkları düzeyin çok yüksek olduğunu gösteriyordu. Mavi taşlı uzaylıların şehirleri yanında Manhattan bile çok sönük kalır. Bizim anladığımıza göre orman göğüslülerin evrendeki akıllı yaratıklar arasında çok orijinal, çok üstün bir yeri var. Burada kadınların gebeliği 11 ay sürüyor. Tabii orman göğsü gezegeninin 11 ayı ortalama insan ömrü de oldukça uzun. Yine de onlar için en büyük mesele, en önemli bir mesele insan ömrünü uzatmak imiş. Ortalama insan ömrü 130-140 yıl ama içlerinde 200 yılı yaşayanlar da var. Gezegenin toplam nüfusu 10 milyarı aşmış. Şimdilik size bu mavi saçlı insanların hayat tarzı, bu uygarlığın özellikleri ve seviyesi hakkında az da olsa sistemli bir bilgi verebilecek durumda değiliz. Ancak bizi en çok şaşırtan şeyleri bölüm bölüm anlatmaya çalışacağız. Güneş enerjisinden daha doğrusu iyenin enerjisinden yararlanıyor, ısı ve elektrik elde ediyorlar. Santrallerinin verimlilik oranı da bizim hidroteknik usulde elde ettiğimiz orana göre çok daha yüksek. Bundan da önemlisi gece ile gündüz arasındaki ısı farkını da enerjiye dönüştürüp biriktirebiliyorlar. İklimi denetim altına almayı da öğrenmişler. Bize gezegenlerini tanıtmak için yaptırdıkları uçuş sırasında uzay gemisinin önüne çıkan sis ve bulutları bir anda ışınlayıp dağıtıverdiler. Ayrıca yoğun hava akımlarını, deniz ve okyanuslardaki su akıntılarını yönlendirdiklerini, böylece gezegenlerindeki havanın nem oranının ve ısısını ayarladıklarını da öğrendik. Bundan başka yer çekimini de denetim altında tutabiliyorlar ki bu da onlara yıldızlar arası uçuşlarda büyük kolaylık sağlıyor. Bütün bunlara karşılık bizim yeryüzünde henüz karşılaşmadığımız bir problemleri var. İklimi denetleyip kuraklık meselesini çözmüş olmalarına nüfusları dünya nüfusunun iki katı olduğu halde besin azlığı veya beslenme güçlüğü gibi sıkıntıları da bulunmamasına rağmen üstesinden gelemedikleri bir mesele ile karşı karşıya bulunuyorlar. Gezegenlerinin bir bölümü yavaş yavaş yaşanmaz hale geliyor. O, bölüm, o bölümde bütün canlılar ölüp gidiyormuş. Kendilerinin iç kuraklık dedikleri bir olaydan ileri geliyormuş bu durum. Gezegenin üzerinde tanıma uçuşu yaparken güneydoğu bölgelerini büyük kum fırtınalarının kasıp kavurduğunu görmüştük. Açıkladıklarına göre bu fırtınalar gezegeninin mer merkezinden gelen ani reaksiyonlardan doğuyormuş. Belki bu reaksiyonlar bizim dünyamızdaki volkan püskürmesi gibi bir şeydi ama burada yavaş yavaş ve yaygın bir radyasyon olayı olarak ortaya çıkıyor. Gezegenin kabuğunu dağıtıp bozuyor, toprağı oluşturacak elementleri yok ediyormuş. Orman göğsü gezegeninin o bölümünde her yıl büyük sahradan daha geniş bir çöl adım adım genişliyor, mavi saçlıların hayat veren topraklarını kaplıyormuş. Onların karşı karşıya bulundukları en büyük felaket buymuş. Gezegenin derinliklerinde meydana gelen bu olayı denetim altına alamıyorlarmış. Bu korkunç iç kuraklık afetiyle mücadele için gezegenin en büyük bilginleri, bilimsel teknik, pratik bütün imkanları seferber edilmiş. Onların gezegeninin bizim ay, ayımız gibi büyük bir uydusu yok ama bizim ayı biliyorlar. Hatta aya inmiş, inceleme yapmışlar. Söylediklerine göre ay da şimdi onların gezegeninde karşılaşılan türden bir felakete uğramış. Bu bizi bir hayli düşündürdü. Çünkü ay dünyamıza çok yakın. Biz de aynı felaketi göğüslemeye hazır mıyız? Olayın bir iç bir de dış yönü var. Biz uygarlıklarla buluşmaya anlaşmaya hazır mıyız? İnsanlar sonu gelmez çekişmeler, kavgalar yüzünden ne kadar geri kaldıklarını, entelektüel gelişme bakımından ne kadar zararlı çıktıklarını anlayabilecekler mi? Şimdi orman göğsünde, bilim çevrelerinde gezegen çapında bir tartışma var. İç kuraklığın sırrını çözmek ve kurumayı durdurmak, böylece felaketi önlemek için çalışmaları artırmak mı daha yerinde olur? Yoksa evrende uygun bir gezegen bulup orman göğüslüleri zaman içinde oraya göç etmeye, orada uygarlıklarını sürdürmeye hazırlamak mı? Şimdilik böyle bir gezegen bulup bulamadıklarını ya da hangi gezegene gitmeyi düşündüklerini bilmiyoruz. İşin bizi çok şaşırtan yanı şu. Orman göğüslüler gezegenlerinde daha milyonlarca yıl öyle bir tehlikeye maruz kalmadan yaşayabilirler. Buna rağmen sanki gezegende yaşayanlar o tehlikeyle bugün karşı karşıyaymışlar gibi bunu en önemli mesele sayıyor ve önlemek için kolları sıvamış bulunuyorlar. Bu gezegende yaşayanlardan herhangi birinin aklından benden sonra tufan gibi haince bir düşüncenin geçmemiş olması mümkün müdür? Ama gezegende yıllık brüt gelirlerin önemli bir bölümünün iç kuraklığın yayılmasını önlemek masraflarına ayrıldığını öğrenince biz bunu aklımızdan geçirdiğimiz için utandık. Şimdilik sinsi sinsi genişleyen çölün çevresinde binlerce kilometre uzunluğunda engelleme duvarları yapmayı tasarlıyorlar. Bunun için çok derin kuyular açacak bu kuyuları çok dayanıklı nötr maddelerle dolduracak ve iç kurumayı azaltacaklarmış. Şüphesiz onların da sosyal hayatta insan mantığını ta ilk çağlardan beri ağır baskı altında tutan, çok düşündüren, ahlaki, fikri konularda büyük problemleri var. Uygarlık ve refah düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun 10 milyardan fazla insanın bir arada hiçbir mezeleleri olmadan yaşayabilmesi o kadar kolay bir şey değil. Bununla beraber karşılaştığımız bir gerçek bizi büyük bir şaşkınlık içinde bıraktı bu gezegenin insanları devlet denilen kurumun ne olduğunu bilmiyorlar para savaş silah gibi şeylerden haberleri bile yok. Belki uzak geçmişlerinde savaşmış, devletler kurmuş, para kullanmışlardır. Bunun sonucu olarak başka sosyal davranışlar içinde bulunmuşlardır. Ama bugünkü aşamada devlet gibi zorlayıcı bir kuruluşu, savaş gibi mücadele biçimlerini bilmiyorlar. Eğer onlara bizim gezegenimizde ardı ardı da kesilmeyen ve yıkıma götüren silahlı çatışmaların olduğunu söylesek, anlatmaya kalkışsak şüphesiz bunu pek saçma bulacak, ya da meselelerin çözümü için çok barbarca, çok vahşi bir üsür olarak göreceklerdir. Onların gezegeninde hayat bambaşka ilkelere, esaslara göre kurulmuş ve biz dünyalılar kendi düşünce tarzımızla bunu kolay kolay anlayamayız. Orman göğsüler öyle yüksek düzeyde bir ortak yaşama bilincine varmışlar ki savaşı bir kavga, bir mücadele şekli olarak kesinlikle reddediyorlar. Bu durumda evrenin kavrayabildiğimiz sınırları içinde en yüksek uygarlığın onların uygarlığı olduğunu düşünüyorsunuz. Belki onlar zaman ve uzanın uzamın parantez içinde husatın insanın denetimi altında altına al, alındığı ve bunun akıllı yaratıklar için başlıca yaşama sebebi, yaşama amacı sayıldığı çok yüksek bir bilim düzeyine ulaşmış bulunuyorlar. Ve bu gelişme, bu evrim yeni, üstün, sonsuz, sonsuza kadar sürecek bir aşamaya girmiş bulunuyor. Biz birbiriyle karşılaştırılması mümkün olmayan şeyleri karşılaştırmaya kalkıyoruz. Zamanla dünyalılar da ilerleyip bu düzeye geleceklerdir. Şimdiden bu umudu ve övüncü veren belirtiler var. Yine de bizi karamsarlığa iten şu düşünceden kurtulamıyoruz. Ya yeryüzündeki insanlar trajik bir yanılma ile tarihin ancak bir savaşlar tarihi olduğuna kendilerini in inandırırlarsa? O zaman ta başından beri yanlış, çıkmaza sürükleyen bir yol tutmuş olmuyor muyuz? Bu durumda nereye gideriz, sonumuz ne olur, insanlar tuttukları yolun felakete götürdüğünü mertçe kabul etmek cesaretini gösterebilecekler mi? Biz ikimiz kaderin lütfuyla dünya dışı bir toplum hayatının ilk tanıkları olduk ve şimdi karma karışık duygular içindeyiz. Dünya için hem umutlanıyor hem de korkuya kapılıyoruz. Umutlanmamızın sebebi evrende bizim ancak silahlı çatışmalarla çözmeye kalkıştığımız, düzeltmeye çalıştığımız çelişkili durumların tamamen dışında kalarak üstün bir sosyal hayat düzenini kuranların, bu örneği sunanların bulunmasıdır. Orman göğüslüler onlar için uzayın epeyce uzak bir noktasında dünya gezegeninin bulunduğunu biliyor ve dünyalarla sık temaslar kurmayı, ilişkiler içinde bulunmayı çok istiyorlar. Bu onlarda sadece bir merak değil, temas kurmayı sırf meraklarını gidermek için düşünmüyorlar. Onlar bunu iki uygarlık arasında tecrübe alışverişi yapmak, ortak yarar için düşünce ve ruhun gelişmesinde yeni bir çizgi başlatmak, Akıl ve mantığın zaferini kutlamak için istiyorlar. Onların dünya ile temas kurmada bizim hayal bile edemeyeceğimiz beklentileri var. Evrensel aklın iki ayrı dalındaki gelişmelerini birleştirerek evrende insanların sonsuza kadar var olma yolunu bulabileceklerini düşünüyor. Bunu umuyorlar. Çünkü gezegenlerde önünde sonunda her tür enerjinin tükeneceğini ve bir tedbir alınmazsa gezegenin ve o gezegendeki hayatın sona ereceğini düşünüyorlar. İşte böyle milyarlarca yıl öncesinden dünyanın sonu problemi üzerinde duruyor ve şimdiden evrende bulunan bütün canlılarla ilişki kurmak, bütün canlıların mekansını suçlamak amacıyla bir uzay haberleşme üssü kurmaya hazırlanıyorlar. İsteseydiler ellerinde bulunan ışık hızındaki gemilerle dünyaya çoktan çıkabilirlerdi. Ama bunu dünyalıların rızası ve daveti olmadan yapmak, davetsiz konuk olmak istemiyorlar. Çoktan beri bizlerle temas kurmak istediklerini anlamış bulunuyoruz. Bizim uzay istasyonlarımız uzun süre yörüngede kalmaya başlayınca temasa geçme zamanının geldiğine karar vermiş, bunun için uzun uzun hazırlanmış ve sonunda tecrübüse geçmişler. Kısmet bizimmiş, yörünge istasyonunda sinyalleri ilk defa algılayıp değerlendiren biz olduk. Bizim orman göğsü gözü gelene gelişimiz burada büyük bir heyecan yarattı. Bizim gelişimiz dolayısıyla ancak çok önemli günlerde ve olaylarda devreye sokulan televizyonla bölgeler arası uzaktan temas sistemi kuruldu. Çevremizi kuşatan aylık havada aslında binlerce kilometre uzağımızda bulunan insanları ve nesneleri hemen yanı başımızda karşımızda gördük. Yalnız görmekle kalmadık. Onlarla konuştuk, el sıkıştık, gülüştük, şakalaştık, sevinç çığlıkları attık. Orman göğüslüler, güzel insanlar doğrusu. Birbirlerinden çok farklılar. Bölgelere göre saçlarının rengi de koyu maviden açık maviye kadar değişiyor. Yaşlıların saçları bizde olduğu gibi ağrıyor. Her bölge ayrı bir etnik gruptan oluştuğu için insan tipleri de bölgeden bölgeye değişiyor. Bütün bunları ve bize şaşırtıcı gelen daha nice konuları pariteye ya da dünyaya dönüşümüzde uzun uzun anlatacağız. Şimdi en önemli konuya geliyoruz. Orman göğsülerin bizden bir ricaları var. Bunu size paritenin haberleşme sistemiyle iletmemizi istediler. Bizden istedikleri şudur. Dünyalıların uygun gördükleri bir zamanda gezegenimize gelip gezmek istiyorlar. Bu arada orman göğsü ile dünya yolunun tam ortasında gezegenler arası bir istasyon kurma çalışmalarına başlamayı öneriyorlar. Bu istasyon başlangıçta ön görüşmeler, buluşmalar için kullanılacak. Sonra da iki gezegen arasında geliş gidişler için sürekli bir üs olacak. Onların bu önerisini size iletmeye söz verdik. Ancak bu konuda bizi çok kaygılandıran noktalar var. 12. ayrımın sonu Sayfa 153. 13. bölüm. Sayfa 154. Biz dünyalılar böyle bir buluşmaya karşılaşmaya hazır mıyız? Bu buluşmayı, bu görüşmeyi yapabilecek olgunlukta mıyız? Toplumlarımız arasında bunca uyuşmazlık, sürtüşme, çatışma sürüp giderken dünya adına, bütün insanlık adına hareket etmek, onları temsil etmek yetkisine sahip miyiz? İnsanlar milletler arasında yeni bir uyuşmazlık, yeni bir üstünlük kavgası, üstünlük yarışı çıkmaması için size çok rica ediyoruz. Lütfen bu konuyu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan başka bir kuluşa götürmeyin. Şunu da önemli diliyoruz ki meseleyi B, götürdüğünüz zaman herhangi bir devletin veto hakkını kullanması, daha doğrusu kötüye kullanması önlensin. Hatta veto hakkı bu seferlik tamamen kaldırılsın. Uzayın uzak bir yerinde bulunduğumuz sırada böyle şeyleri düşünmek bize çok acı geliyor. Ama biz dünyalıyız ve dünyalıların huyunu suyunu çok iyi biliyoruz. Son olarak yine kendimizden niçin böyle davrandığımızdan söz etmek istiyoruz. Bizim birdenbire kayboluşumuzun sebep olduğu şaşkınlığı, bununla ilgili olarak ne sıkı tedbirlere başvurduğumuzu tahmin ediyoruz. Sizi bu duruma düşürdüğümüz için üzgünüz ama dünya tarihinde eşi görülmedik bu olayda bize düşen bu misyonu yerine getirmek zorundaydık. Bunu reddetmeye hakkımız yoktu. Biz öyle düşünüyoruz. Onun için talimatnameye, disipline sıkı sıkıya bağlı olmamız gerektiği halde biz disiplini bozarak böyle davrandık. Bu davranışın tam olarak bilincindeyiz ve bu yüzden bize verilecek cezaya razıyız. Bırakın bu vicdan sızısını çekelim. Kendi cezamızı da kendimiz verelim. Şimdilik bir yana bırakalım bunları. Bizi iyi dinleyin. Size evrenin öbür ucundan bir mesaj gönderdik. Size bugüne kadar bilmediğimiz iyi Güneşi'nin galaktik sisteminden haber ulaştırdık. Mavi saçla orman göğüslüler çağdaş uygarlıkların en yükseğini yaratmışlar. Onlarla buluşup görüşmek bizlerin bütün hayatını ve insanlığın kaderini değiştirebilir. Her şeyden önce dünyanın çıkarlarını düşünerek böyle bir işe cüret edebilecek miyiz? Yabancı gezegende yaşayanların, orman göğsülerin bizim için asla bir tehlike, bir tehdit oluşturmadığına inanıyoruz. Onların tecrübelerinden yararlanmasını bilirsek dünyadaki hayatımızı değiştirebiliriz. Dünyamızı kuşatan maddelerden enerji elde etmesinden tutun da silahsız, zorlamasız, savaşsız yaşamaya kadar çok şey öğrenebiliriz. Savaşsız yaşamak deyimi belki size tuhaf, saçma gelebilir. Ama biz burada akıllı yaratıklar olan orman göğüsülerin böyle yaşadıklarına tanık olduk. Cevu biyolojik yapısı bakımından dünyamıza çok benzeyen bu gezegenin insanları işte böyle yüksek bir uygarlık düzeyine ulaşmışlar. Ve akıllı yaratıklar oluşumuz bakımından akraba saydıkları dünyalı kardeşleriyle her iki tarafın yararına olacak onurunu koruyacak şekilde buluşup görüşmek istiyorlar. Dünya dışa bir uygarlıkla şaşkına dönen, gözleri kamaşan ve etkilenen bizler yine de bir an önce dünyamıza dönmek, galaksimiz dışında iyi güneşlerin gezegenlerinden birinde gördüklerimizi anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Orman göğsü gezegeninden tam 28 saat sonra yani bu telsiz haberimizden bir gün ve bir gece sonra paride istasyonuna dönmek, ortak yönetim merkezinin emrine girmek niyetindeyiz. Şimdilik hoşçakalın. Güneş sistemine doğru yola çıkmadan önce size barış saatimizi bildireceğiz. Orman göğsü gezegeninden yaptığımız ilk yayın burada sona eriyor. Yakında görüşmek üzere. Bizim için endişe etmemelerini ailelerimize bildirmenizi çok rica ediyoruz. Kozmonot Parite 1-2, Kozmonot Parite 2-1 Konvasyon uçak yemesinde olağanüstü yetkilerle donatılmış kurulların paritede olanlarla ilgili ayrı ayrı yaptıkları toplantılar sona ermişti. Her iki kurul kendi üst mercilerine danışmak için uçak gemisinden ayrılmaya karar verdiler. Uçaklardan biri San Francisco'ya ondan birkaç dakika sonra da öteki uçak Vladivostok'a doğru hareket etti. Konvansiyon büyük okyanusta Aleut adalarının güneyindeki yerinde kımıldamadan duruyordu. Gemide çok sıkı denetim ve güvenlik tedbirleri alınmıştı. Herkes görevinin başında pür dikkat bekliyordu. Hiç kimse tek kelime konuşmuyor, çıt çıkarmıyordu. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider, gelir, gider, gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeği, sarı özek uzar, giderdi. Anabeyit'e giden yolun üçte birini almışlardı. Bir defa ufuktan kendini gösterince çok çabuk yükselen güneş şimdi bozkırın tepesinde bir noktada hareketsiz duruyor gibiydi. Gündüzün kavurucu sıcağı başlamıştı. Boranlı Gedigey arada bir saatine güneşe ve göz alabildiğine uzanan düzlüklere bakıyor. İyi yol aldıklarını şimdilik her şeyin uz gittiğini söylüyordu kendi kendine. O yine en önde devesinin sırtında gidiyordu. O yine en önde devesinin sırtında gidiyordu. Onun ardından Römök Rood Traktor, Romorkun da ardından Belarus marka yol kazma makinesi. Kızıl tüylü yol bars da Tintin koşturuyordu yanlarında. Demek ki insanın beyni bir dakika düşünmeden duramıyor. O garip başı öyle yaratılmış ki istese de istemese de düşünceler ard arda geliyor. Bir düşünceden öbürü doğuyor. Herhalde ölünceye kadar böyle devam. Devam ediyordu bu. Yola çıktıkları andan beri denizin dalgaları gibi birbirini kovalayarak başını dolduran anılar ve düşünceler karşısında işte böyle bir keşif yapmış oldu. Çocukluğunda rüzgarlı havalarda sık sık aral kıyısına gelir, birbirini doğurarak ve birbirini kovalayarak gelen köpüklü dalgalara uzun uzun bakardı. Dalgaların kabarık meydana gelişleri ve sonra yok oluşları bir canlı varlık olan denizden doğup ölmelerine benzeyen bir hareketti. O zamanlar çocuk hayaliyle bir martı olup kanatlanmak, havalanmak, o büyük aralığı, onun çırpınan köpüklü dalgalarını yukarıdan seyretmek isterdi. Sonbahar eşiğinde sarı özekin insanın yüreğini hüzünle dolduran ıssız, suskun manzarası ve devesinin ölçülü adımları yedik iyi düşünceden düşünceye sürüklüyordu. Önlerinde yürünecek uzun, engelsiz bir yol olduğu için varsın dolaşsın da düşünceler kafasında. Her uzun yolculukta olduğu gibi Karanar bu defa da terlemeye, keskin bir mis kokusu yaymaya başlamıştı. Devenin boynundan ve ensesinden gelen bu koku yedi geayın burnuna doluyordu. Bundan keyiflenen yedi geay gülümsedi. "Ha, işte yine ter içinde kaldın" dedi. "Paçalarından köpük akıyor. Yaman bir atansın sen. Atanların en güçlüsü, benim güçlü dostum." Yedigay geçmişi Kazangap'ın genç ve dinç olduğu günleri hatırladı. Derken birdenbire acı bir olay sanki beynini sarsarak canlandı gözünde. Okuduğu dualarla da zihninden uzaklaştıramadı o acı olayı. Aynı acıları duymaya başladı. Duaları ardarda tekrar tekrar ve yüksek sesle okuyor yine de dindiremiyordu içindeki acıyı. Surata asıldı. Hiç gereye yokken topuklarıyla hafif hafif sırtına vurdu. Çapkasının siperini iyice gözlerine indirdi ve bir daha dönüp arkadan gelenlere bakmadı. Niye bakacaktı? Arayı açmadan peşinden gelsinlerdi. Hem o gençler, o çocuklar ne anlardı o acıdan, o olayın verdiği sıkıntıdan, bu eski olayı hiç kimseye karısına bile anlatmamıştı. Ama bu konuda Kazangap her zamanki ağırbaşlılığı, dürüstlüğü ve bilgeliğiyle konuyu onunla tartışmış, yol göstermiş, ona destek olmuştu. Bu açık fikirli her şeyi bilen kazan olmasa Yedigey çoktan Boranlı'yı terk edip gitmiş olacaktı. 1951 yılının sonunda kışın tam ortasında Boranlı'ya yeni bir aile gelmişti. Karı koca ve iki de erkek çocukları oluşuyordu. Çocuktan oluşuyordu bu aile. Büyük çocuk davul 5 yaşında küçüğü ermek ise 3 yaşındaydı. Aile reisi Abu Talip, Kutubayev, Bayev, Yedigev ile aynı yaştaydı. Savaştan önce henüz bir delikanlı iken köy okullarından birinde bir yıl öğretmenlik yapmış. 1941 yılında savaşın daha ilk günlerinde cepheye gönderilmişti. Karısı Zarife ile savaştan hemen sonra evlenmişler. Boranlı'ya gelmeden önce Zarife devir anaokulunda öğretmenlik yapıyormuş. Kader onları Sarıüzek'in Boranlısına atmış. Onların buraya isteyerek gelmedikleri pek belliydi. Abu Talip ve Zarife öğretmen olduklarına göre başka yerde de iş bulabilirlerdi. Demek ki buraya gelmekten başka çareleri kalmamıştı. Boranlılar onların burada uzun zaman kalamayacaklarını, yakında çekip gideceklerini, buradan kaçacaklarını düşündüler. Onlardan önce başkaları da gelmiş ama dayanamamış gitmişlerdi. Yedi G ve Kazankap öbür Boranlılar gibi düşünüyorlardı. Bununla birlikte Abu Talip ailesine kısa zamanda ısındılar. Onlarla çok iyi ilişkiler kurdular. Ağırbaşlı, kültürlü insanlardı. Herkes gibi onlar da karı koca çalışıyor, kanter içinde kalarak her işi yapıyorlardı. Dondurucu soğuğa aldırmadan kar kürüyor, traversleri taşıyor, demiryolu işçilerinin yaptığı her işe koşuyorlardı. Onlar da demiryolu işçisiydi artık, iyi, uyumlu çalışka insanlardı. Tek dertleri Abu Talib'in savaş sırasında bir süre Almanların elinde esir kalmış olmasıydı. Oysa o yıllarda savaş yıllarının taşkın suçlamaları kalkmış, ortalık yatışmıştı. Esir düşenleri vatan haini ya da düşman olarak görmüyorlardı artık. Boranlıların böyle şeylerle hiç kafa yormaya niyetleri yoktu. Adam savaşta esir düşmüşse ne olmuştu yani? Sonunda zafer kazanılmıştı işte. Bu korkunç dünya savaşında insanların neler çektiğini yalnız Allah bilirdi. Savaşın kabusunu üzerinden atamayan bir sürü insan bu geniş dünyada serseri serseri dolanıp durmuyor muydu? İşte böyle düşünen Boranlılar yeni gelenlere bir takım sorular sorarak onların canlarını sıkmadılar. Adamın çektikleri yetmiyormuş gibi ne diye bir de onlar dertlerini depreştireceklerdi? Gün geçtikçe Yedigey ile Abu Talip arasında sıkı bir dostluk kuruldu. Abu Talip zeki bir insandı. Çok güç bir durumda olmasına rağmen acınacak duruma düşmüyor. Kaderine küsüp dert yanmıyordu. Alnı açık, başı dik, gururluydu. Olayları olduğu gibi kabul ediyordu. İşte gevi ona bağlayan bu özellikleri bu hareketleriydi. Herhalde Abu Talib yeryüzündeki kısmetinin bu olduğuna inanmıştı. Karısı Zarife de bunun bilincinde ve böyle düşünüyor olmalıydı. Kaderlerini razı, cezalarını çekmeye hazır, birbirlerine bağlı, tam bir dayanışma içinde Bu derin bağlılık, bu karşılıklı fedakarlık hayatlarına anlam ve güç veriyordu. Yedigey sonradan çok iyi anlamıştı onları. Ayakta tutan, onlara zamanın şiddetli fırtınalarından kendilerini ve çocuklarını savunma azmi veren gücün bundan geldiğini biliyordu. Özellikle Abu Talip çocuklarından bir gün olsun uzak kalmazdı. Çocukları onun her şeyiydi ve işten arda kalan her dakikasını onlara verirdi. Onlara okuma yazma öğretir, masallar, bulmacalar uydurur, oyunlar bulur ya da icat ederdi. Başlangıçta baba ve anne sabahları işe gittikleri zaman çocuklar barakada yalnız kalırlardı. Ama Ukubala'nın buna yüreği dayanmadı ve iki çocuğu yanına aldı. Onların evi daha sıcaktı ve o günlerde yeni gelenlere göre daha rahat yaşıyorlardı. Bu olay iki aileyi birbirine daha da yaklaştırdı. O zamanlar Geyin iki küçük kızı da Abu Talib'in çocuklarıyla aynı yaştaydılar. Bir gün Abu Talip demir yolundaki işini bitirip çocuklarını almaya geldiği zaman şöyle dedi. ''Bak ne diyeceğim Yedigey, senin kızlarına da benim çocuklarla birlikte okuma yazma öğreteyim ne dersin?'' ''Çocuklar iyi arkadaş oldular. Hep beraber oynuyorlar. Gündüzleri sizde kalırlar, akşamları ise bize gelirler ve ben onlara ders veririm. Benim bu isteğim yapacak işim olmadığından değildir. Bunu anlarsın. Burası uzak, kuyuda unutulmuş bir yer.'' Her şey kısıtlı. Bunun içinde çocuklarla çok ilgilenmek gerek. Öyle bir çağa geldik ki herkesin birçok şeyi küçük yaştan öğrenmesi gerekiyor. Bugünün bir karış çocukları dünün koca adamlarından daha çok şey bilmek zorunda. Yoksa doğru dürüst eğitim yapamaz, bilgili olamazlar. Abu Talib'in bu çırpınışını, bu çabalarının asıl sebebini Yedigey ancak o felaketten sonra anlayabildi. İlk zamanlar onun Boranlı'nın köreltici hayat şartları içinde bir eski öğretmen olarak çocuklarına ancak böyle yardımcı olmaya çalıştığını sanmıştı. Meğer adam başına gelecekleri biliyormuş gibi çocuklarına kendinden olabildiği kadar çok şey vermek, onların zihninde hafızasından daha çok yer etmek ve onlarda yaşamak istiyormuş. Bu Talip akşam işten döndüğü zaman karısı Zarife ile birlikte kendi çocukları ve Yedigey'in kızları için evi bir çocuk bahçesine dönüştürürlerdi. Çocuklar harfleri, heceleri öğrenirler, oyun oynar, resim yapar, masal dinler, şarkı söylerlerdi. Bazen bir yarış haline getirirlerdi bunları. Yedigey bu ders saatlerini pek ilginç bulur ve bazen o da gelirdi. Ukubalada da ara sıra bir bahane uydurur o da gelirdi kızlarının ne yaptıklarını, nasıl çalıştıklarını görmeye. Boranlı ile Yedigey onları görünce çok heyecanlanır, duygulanırdı. İşte okumuş insan, öğretmen böyle olurdu, böyle yapardı. Çocuklarla nasıl candan ilgileniyor, nasıl çocuklaşıyor ama aynı zamanda büyük adam olarak kalmayı nasıl biliyorlardı? Akşamları onlara uğradığı zaman onları rahatsız etmemek için usulca bir köşeye çekilip otururdu. Ama daha önce içeri girerken şapkasını çıkarır, ''Ee akşamlar işte çocuk bahçenizin beşinci öğrencisi geldi'' derdi. Çocuklar onun ara sıra gelip dersleri dinlemesine alışmışlardı. Kızları onu görünce pek çok sevinir, daha dikkatli, daha gayretli olurlardı. Akşam ders yaptıkları zaman içerisi sıcak olsun diye Ukubala ile Yedigey gündüzden ve sırayla Abu Talip'in barakasındaki sobayı yakarlardı. İşte o yıl Boranlı'ya gelip sığınan aile böyle bir aileydi. Tuhaf olan şu ki böylelerinin şansı pek iyi gitmez hatta hiç iyi gitmez. Abu Talip Kuttubayev'in talihsizliği yalnız Almanlara esir düşmesinde değildi. Bir grup savaş esiriyle birlikte 1943'te Güney Baviera'daki esir kampından kaçtıktan sonra kendisine Yugoslav partizanlarının arasında bulmuş. Onlarla birlikte savaşın sonuna kadar çarpışmıştı. Bu onun şansı ya da şanssızlığı olmuştu. Bu arada vurulup yaralanmış, tedavi görmüş ve Yugoslav Savaş Madalyası ile onurlandırılmıştı. Bundan dolayı Partizan Gazetesi'nde onunla ilgili yazılar çıkmış, resimleri basılmıştı. 1945'te savaş bitince yurduna dönmek istediği zaman kontrol eleme ayıklama sırasında bu yazıların çok yararı oldu. Bavyara esir kampından kaçan 12 kişiden yalnız dördü sağ kalmıştı. Şans Abu Talip'e bu defa da gülmüş, Sovyetlerin denetleme komisyonu Abu Talip'in de bulunduğu bir Yugoslav Kurtuluş Ordusu Birliği'ne gelmişti. Yugoslav ordusunun komutanları da eski Sovyet savaş esirlerinin moral üstünlükleri ve partizanlar safında feşistlere karşı savaşırken gösterdikleri yararlılıklar konusunda yazılı belge vermişlerdi. Sonunda iki ay süren soruşturma, yüzleştirme, denetleme ve beklemelerden, nice umutlar ve umutsuzluklardan sonra Abu Talib ana yurdu olan Kazakistan'a döndü. Elde ettiği hakları yitirmemişti ama cepheden normal dönenlere tanınan ayrıcalıklardan mahrum bırakılmıştı. Bundan dolayı kimseye darılmadı, üzülmedi. Cepheye gitmeden önce coğrafya öğretmeniydi. Dönüşte yine aynı okulda öğretmenlik verdiler. İşte o şehir merkezindeki okulda ilk sınıflara ders veren gencecik öğretmen Zarife ile karşılaştı. İki tarafa da mutluluk getiren evlilikler azdır ama vardır. Hayatta bazen bunun örneklerine rastlarız. Zafer'in ilk yıllarındaki coşkular geride kaldı. Zafer sevincinin ardından soğuk savaş havaları esmeye, bu savaşın ilk kar taneleri düşmeye başladı. Sonra kar yoğunlaştı. Dünyanın birçok yerinde hassas noktalarda savaş sonrası bilincinin yayları gerildi. Coğrafya derslerinden birinde gelen bu yaylardan bir tanesi salı verildi. Şöyle ya da böyle surada veya burada bu olacaktı zaten. Bu iş onun başına gelmese bile geçmişi onunkine benzeyen başka birinin başına gelecekti. Abu Talip, Kutubayev 8. sınıf öğrencilerine Avrupa coğrafyasını anlatıyordu. Söz sırası geldiği için bir gün esir kampındayken taş kırmak için Bavyera Alplerinin güneyine götürüldüklerini orada Alman muhafızları etkisiz hale getirip kaçarak Yugoslav partizanları ile birleştiklerini de anlattı. Savaş içinde olan Avrupa kıtasının yarısını yürüyerek geçtiğini, Adriyatik ve Akdeniz kıyılarına ulaştığını, o bölgelerin iklimine orada bulunan insanların yaşayışını ve daha başka özellikleri okul kitaplarında ayrıntılı olarak anlatmanın mümkün olmadığını söyledi. Bunları söylerken bir öğretmen olarak kendi gözleriyle gördüklerini anlatmak suretiyle öğrencilerin bilgilerini artıracağını düşünüyordu. Gösterme sopasının ucu sınıf tahtasına asılmış mavi, yeşil, kahverengi Avrupa haritasının üzerinde geziniyor, dağlardan, ovalardan, ırmaklardan geçiyor, kış, yaz, gece gündüz çarpışmalara katıldığı, şimdi bile rüyasına giren o korkunç yılları hatırlıyordu. Sopasının ucu belki bir düşman makineli tüfeğinin yandan açtığı ateşte vurulduğu haritada görülmeyen en o görülmeyen o küçük tepenin bulunduğu yerden akan kanı ile otları taşları boyayarak kaydığı yamaçtan da geçiyordu. Akan kanı tahtaya asılmış haritayı baştan başa boyayabilirdi. Bir an gerçekten kanı tahtanın üzerine akıyormuş gibi göründü gözüne. Vurulduğu anı, gözlerinin karardığını, yere yuvarlarken, yuvarlanırken dağların baş aşağı döndüğünü ve yıkıldığını görür gibi oldu. Kendisiyle birlikte taş ocağından kaçan Polonyalı bir arkadaşını yardıma çağırdığını, Kazimir, Kazimir diye ona seslendiğini ama arkadaşı onu duymamıştı. Çünkü olanca gücüyle bağırdığını sansa da ağzından tek kelime çıkmamıştı. Ancak partizanların hastanesinde kan verildikten sonra Gözlerini açmış, kendine gelmişti. 13. Ayrımın Sonu Sayfa 167 14. Ayrım Sayfa 168'den devam ediyoruz. Abu Talib öğrencilerine Avrupa coğrafyasını anlatırken bunca olaydan sonra yalnız coğrafya dersiyle ilgili basit konuları heyecansız ve kupkoru olarak anlatmasına kendisi de şaşıyordu. İşte bu sırada ön tarafta oturan öğrencilerden biri sert bir hareketle doğrulup parmak kaldırdı ve onun sözünü kesti. Öğretmen demek ki siz Almanlara esir oldunuz. Böyle diyen öğrenci sert, soğuk bakışlarını öğretmene dikmişti. Ayakta hazır olduruşunda dikilen genç başını hafifçe arkaya atmıştı. Alt dişleri, üst dişlerini örten bu çıkık çeneli çocuğu Abu Talip hep o haliyle hatırlayacak, hiç unutmayacaktı. Evet, ne olmuş esir düşmüşsem? Niçin beyninize bir kurşun sıkıp kendinizi öldürmediniz? Niçin öldürecekmişim kendimi? Yaralıydım zaten. Düşmana tutsak olmak yasaktı. Kesin emir verilmişti bu konuda. Kim vermiş bu emri? Yukarıdan verilmişti. Sen nereden biliyorsun? Her şeyi bilirim ben. Bizim eve Almata'dan hatta Moskova'dan gelenler olur. Demek ki siz emirlere karşı geldiniz. Peki hala. Senin baban savaşa katıldı mı? Hayır. O asker toplama işiyle görevlendirilmişti. Öyleyse bizim seninle anlaşmamız biraz zor. Yalnız sana şunu söyleyebilirim ki başka çıkış yolum yoktu. Ne olursa olsun emirlere uyacaktınız. O sırada Başka bir öğrenci yerinden kalkıp ona karşılık verdi. Sen neler karıştırıyorsun? Niye mesele çıkarmak istiyorsun? Öğretmenimiz Yugoslav partizanlarının safında çarpışmış. Daha başka ne yapsın da yani? Öbür çocuk kesin ve inatlı konuştu. Ne olursa olsun emirlere uymak zorundaydı. Az öncesine kadar çırp çıkmayan sınıfta büyük bir gürültü oldu. Herkes birbiriyle konuşmaya, tartışmaya başlamıştı. Emre uymalıydı. ''Hayır, yapamazdı bunu. Yapabilirdi. Yapamazdı. En doğrusunu yapmış. Doğru yapmamış.'' Öğretmen yumruğunu masaya vurarak bağırdı. ''Susun, susun. Biz burada coğrafya dersi yapıyoruz. Benim nasıl savaştığım, ne yaptığım sizi değil başkalarını ilgilendirir. Ve onlar da bunu biliyorlar. Şimdi hepiniz haritaya bakın ve dinleyin beni.'' Öğretmen ayakta duruyor, gösterme sopasının ucunu haritada görünmeyen bir noktada tutuyordu. Öğrencilerin hiçbiri bakmadı o noktaya. Oysa oradan bir makineli tüfek daha ateş açmış, onu biçmiş, yamaçtan aşağı ağır ağır yuvarlamıştı. Öğretmenin akan kanı mavi yeşil kahverengi haritanın üzerine yayılıyordu. Hiçbiri görmüyordu bunu. Bu olaydan birkaç gün sonra öğretmeni il yönetim merkezine çağırdılar. Savunmasına fırsat bile bırakmadan görevinden ayrılmak istediğine dair bir dilekçe imzalattılar ona. Eski bir savaş esirinin yeni yetişen nesle öğretmenlik yapacak moral değerleri sahip olmayışı ayrılma gerekçesi olarak gösteriliyordu. Abu Talib, Kuddu Bayev ile karısı Zarife ilk çocukları küçük davulun yanlarına alarak il merkezinden epeyce uzak başka bir bölgeye bir köy okuluna gittiler. Oraya tayin edilmişlerdi. Bu yeni okulun şartlarına uyum sağlayarak çalışmaya devam ettiler. Çalışkan ve yedenekli bir öğretmen olan Zarife kısa bir süre burada baş öğretmen oldu. Ama o sıralarda Yugoslavya ile ilgili 1948 olayları patlak verdi. Şimdi Abu Talip yalnız bir eski savaş esiri değil uzun zaman düşman ülkede kalmış şüpheli bir insan olarak da görülüyordu. Yalnız partizan yoldaşlarının safında çarpıştığını söyleyip kanıtlayarak kendini savunması hiçbir şeyi değiştirmedi. Herkes onu anlıyor, bazıları bu duruma çok üzülüyor ama onu savunmak için kimse ağzını açıp tek kelime söylemeye cesaret edemiyordu. Onu il yönetim merkezine bir defa daha çağırdılar. Şahsi sebeplerle ve kendi dileğiyle görevinden ayrıldığına dair bir dilekçe daha imzalattılar. Abu Talip, Kutubayev'in ailesi işte böyle oradan oraya birçok yerde ulaştıktan sonra 1951 yılının sonlarında Sarı Özelik Bozkırı'ndaki Boranlı İstasyonu'na geldi. 1952 yazı her zamankinden daha sıcak ve bunaltıcı geçti. Güneş gökten alaz alaz od yağdırıyordu sanki. Toprak öyle kızmış, bozkır öyle kurumuştu ki kereler bile kuruyan boğazlarını şişire şişire ağızlarını iyice aşıp dillerini uzatarak insanlardan hiç korkmadan evlerin kapılarına kadar sokuluyor, başlarını sokacak bir derinlik arıyorlardı. Serinlik arıyorlardı. Çaylaklar da yine serinlik arayarak olabildiğince, olabildiğince yükseğe çıkmış, görünmez olmuşlardı. Onların çok yükseklerde kavurucu, yakıcı, sessiz sıcak dalgalar arasında yitip gittikleri arada bir attıkları çığlıklardan anlaşılıyordu. Ama iş işti ve her zamanki gibi yapılacaktı. Trenler yine doğudan batıya, batıdan doğuya gidip geliyordu. Katarlar yine her zamanki gibi çoktu ve Boran'la da kavuşup ayrılıyorlardı. Devletin bu ana demiryolu hattında gelip gitmelerini cehennemi sıcaklık da durduramazdı. Hayatın akışı devam ediyordu. Demiryolunda kalın eldiven takmadan çalışmak imkansızdı. Eldivensiz ne taşa dokunabilirsiniz ne demire. Güneş tepede kor ateşli bir maltız idi sanki. Su her zamanki gibi tankerle uzaktan taşınıyor ve Boranlıya gelinceye kadar neredeyse kaynayacakmış gibi ısınıyordu. İnsanın üzerindeki elbise de iki gün içinde kavrulup yırtılıyor, lime lime oluyordu. Doğrusu Sarı Özek'te kış hayatı bundan daha kötü değildi. Bu sıcakta yaşamaktansa en şiddetli soğuklarda yaşamayı tercih ederdi insan. Boranlı Yedigey o müthiş sıcakların olduğu günlerde sanki bunun sorumlusu, suçlusu kendisiymiş gibi Abu Talip'i biraz yüreklendirmek, avutmak istedi. Burada her yaz böyle geçmez. Bu defaki yaz sıcağı görünmemiş bir şey. 15-20 gün daha dayanırsak hava serinler. Bizi mahveden bu lanet sıcaklar biter. Bazen sarı özekte yaz sonuna doğru hava birden değişir ve çok güzel bir hava kışa kadar devam eder. Hayvanlar canlanır, semirir, güçlenirler. Birçok belirtiler var hissediyorum. Bu yılda sonbahar öyle güzel olacak biraz daha sabret. Abu Talib gülümsedi. Kesin mi bu söylediğin? Hemen hemen kesin. Umut verdiğin için sağ ol. Bak hamama girmiş gibi ter, ter içindeyim. Ben kendim için kaygılanmıyorum. Zarife ve ben sıkıntının bundan beterini de gördük. Katlanırız. Ben çocukları düşünüyorum. Hallerine baktıkça içim parçalanıyor. Boranlı'nın çocukları o yaz perişandılar. Yüksek ısı onları kıvırıyor, halsiz düşürüyor, zayıf atıyordu. O boğucu sıcaklarda başlarını sokacak bir serin köşe bulamıyorlardı. Ne bir yeşil ağaç vardı ne de ufacık bir dere. Baharda bozkır canlanıp dereler, yamaçlar kısa bir süre içinde yeşerince çocukların keyfine diyecek olmaz. O zaman top koşturur, saklambaç oynar, kırda koşup sümbül kıranları, parantez içinde gelenileri parantez sonu kovalarlar, uzaktan onların bağrışmalarını duymak insanı neşelendirir, zevklendirir. Fakat o yazın sıcağı çocukları pek mutsuz etmiş. En hareketli, en taşkın çocuklar bile o dayanılmaz sıcaktan ezilmiş, suspus olmuşlardı. Gün boyunca dışarıda evlerin gölgeli tarafında oturuyor ancak tren geçerken çıkıyorlardı oradan. Trenler tek eğlenceleriydi. Katarların kaçının, o yana, kaçının bu yana geçtiğini, her birinde kaç yük, kaç yolcu vagonu olduğunu sayıyor, eğleniyorlardı. Bir yolcu treni kavşaktan geçerken biraz yavaşlasa çocuklar onun duracağı umuduna kapılıyor, güneşten korunmak için minik ellerini kaldırarak olanca hızlarıyla koşuyorlardı. Sanki trene binip gidecek, bu kavurucu sıcaklardan kurtulacaklardı. Ama vagonlar uzaklaştıkça arkadan gıpta ve üzüntüyle baka kalırlardı. Onların bu halini görmek yüreğini parçalıyordu insanın. Kapıları, pencereleri ardına kadar açılmış vagonlarda giden yolcular da bunalıyordu sıcaktan. Pis kokular ve sinekler yüzünden bayılacak gibiydiler. Ama onların bir umutları sabır güçlerini artıran bir güvenceleri vardı. En çok iki gün içinde serin suları, yeşil ormanları bulunan bir bölgeye geleceklerini biliyorlardı. O yaz bütün büyükler, analar, babalar, çocuklar için çok üzülüyorlardı. Ama Abu Talib'in neler çektiğini Zarife'den başka yalnız Yedigey anlıyordu. Bir gün Zarife ile Yedigey arasında bu konuda bir konuşma geçti ve Yedigey onların geçirdiği sıkıntılar, talihsizlikler hakkında biraz daha bilgi edinmiş oldu. O gün hat boyunca çalışıyor, yola çakıl düşüyor ve bunu titreşimden gevşeyen rayların traverslerin altına sokuyorlardı. Trenler gelip geçtikçe aralarda yapıyorlardı bu işi. Güneşin altında ağır, zor bir işte bu. Öğleye doğru Abu Talip boş bir bidon alarak sözde o sıcak sudan getirmek için tankerin yanına gitti. Asıl amacı orada duran çocuklara bir göz atmaktı. O müthiş sıcağa rağmen demir yolunda hızlı hızlı yürüyordu. Aklı çocuklardaydı ve bir an önce görmek istiyordu onların ne durumda olduklarını. Kirli, terli fanilesi, kemiği çıkmış omuzlarına yapışmıştı. Başında tacaklanmaya başlamış bir hasır şapka, ayaklarında bağsız bir ayakkabı vardı. Pantolonu iyice zayıflamış bacaklarında, yürüdükçe iki yana sallanıyordu. Etrafına hiç bakmadan ayakkabılarını sürüye sürüye traverslerin üzerinden yürüyor. O sırada arkadan gelen bir trenin sesini duymuyor, dönüp bakmıyordu bile. ''Hey, Abu Talip çekil demeli yolundan, sağır mısın tren geliyor?'' diye bağırdı 7G. Abu Talip onu da duymadı. Ancak trenin düdük çalması üzerine yavaşça yol setinden indi. Trene de bakmadı bu yüzden makinistin ona hiddetle söylenerek yumruk sağladığını görmedi. Ne savaş ne isirler kampı saçlarını ağırtamıştı. Çünkü gencecik bir teğmen olarak cepheye gittiği zaman 19 yaşındaydı. Ama o yaz gül saçlarına sarı özek kırı düşmeye başlamıştı. Şakakları şimdiden bembeyazdı. Sarı özek de hep böyle olurdu zaten. Hayat şartları düzelse, güzel günler de olsalar, yakışıklı, güçlü olduğu meydana çıkardı. Geniş alınlı, kartal burunlu, etli dudaklı, badem gözlüydü. Gırtlağı hafif çıkıntılıydı, boylu poslu, gösterişli bir adamdı. Zarife bazen acı bir gülümseme ile takılırdı ona. Ah abu, talihin olsa sahneye çıkar, otello rolünü çok güzel oynardı derdi. Abu Talip de gülerek cevap verirdi. O zaman da ahmaklık edip seni boğardım. Bunu mu istiyorsun? Abu Talip'in gerisinden gelen trene aldırmayışı Yedigey'in canını sıkmıştı Zarife'ye. Ona söyle bir daha böyle yapmasın dedi. Tren yolunda yürümek yasaktır. Tren çarpsa makinesi suçlu sayılmaz ama mesele o değil. Niçin kendini tehlikeye atıyor? Zarife içini çekti. Güneşten yanmış yüzünden akan teri yeni ile sildi. ''Onun için çok korkuyorum.'' ''Niçin?'' ''Korkuyorum yedike.'' ''Senden niye gizleyeyim?'' ''Çocukları ve beni düşünüp kahroluyor.'' ''Onunla evlenmeme ailem karşı çıktı onları dinlemedim.'' ''Hele ağabeyim çılgına döndü.'' ''Aptallık ediyorsun hayatın boyunca pişmanlık duyacaksın.'' ''Dedi.'' Sen bir erkekle değil felaketin ta kendisiyle evleniyorsun. Doğacak çocukların ve onların çocukları da mutsuz olacak bu evlilik yüzünden. Senin o sevgilinin aklı olsaydı evleneceği yer, yerde gider kendini asardı. Çok daha iyi olurdu bu onun için diye bağırdı bana. Biz kimseyi dinlemedik ve evlendik. Savaş bittiğine göre artık ölülerin dirilerin hesaplaşması söz konusu olmaz sanıyorduk. Evlendikten sonra hem benim... Hem onun akrabalarından uzak durduk ama inanır mısın bilmem Abiyim kalkıp bir dilekçe vermiş. Benim böyle bir adamla evlenmemi engellemek için elinden geleni yaptığını, engel olamadığını, o yüzden de benimle de ve Yugoslavya'da uzun süre kalmış Abu Talib Kutubayev adındaki adamla hiçbir ilişkisi kalmadığını bildirmiş. Onun işte bu dilekçesinden sonra başımız dertten kurtulmadı. ''Nereye gitsek kapı dışarı edildik. İşte şimdi de buradayız. Gidecek başka yerimiz de yok.'' Zarife sustu. Kırılmış taşları sert hareketlerle traverslerin altına sıkıştırmaya başladı. O sırada karşıdan başka bir trenin gelmekte olduğunu gördüler. Kürekleri ve yük tezkeresini alıp yoldan çekeliler. O insanların böylesine güç bir durumda olduklarını anlayan Yedigey bir şey yapmak, onlara yardım etmek istiyordu ama elinden bir şey gelmezdi. Çünkü felaketin kökü kaynağı sarı özek sınırlarının dışındaydı. Kadına ancak şunları söyleyebildi. ''Biz burada uzun yıllardan beri yaşıyoruz. Siz de alışırsınız. Kendinize yılgınlığa teslim etmeyin. Hayat böyledir, yaşamak gerek.'' Bir yandan da kendi kendine şöyle diyordu. Ee, böyle işte. sarı Özek'in ekmeği acıdır. Kışın buraya geldiklerinde kadıncağızın yüzü bembeyazdı. Şimdi kararıp toprak rengini aldı. Kadının kısa zamanda güzelliğini yitirdiğini de acıyordu. Güzel saçları, kaşları, kirpikleri de kavruldu. Dudakları dilim dilim çatladı. Acınacak halde zavallı. Yine de dayanıyor. Koyvermiyor kendine. Dik durmaya çalışıyor. Hem iki çocuğu varken dayanmasında ne yapsın? ''Aferin sana kadın, aferin.'' Karşıdan gelen tren sıcak bir yer savurarak ve makineli tüfek gibi sesler çıkararak geçip gitti. Onlar da kürekleri alıp çalışmaya devam ettiler. Yedigey, kadını yüreklendirmek ve gerçeği kabul etmesini kolaylaştırmak için ''Bak Zarife'' dedi. ''Burada hayat özellikle çocuklar için çok zor. Bunu kabul ediyorum. Kendi çocuklarıma bakarken benim de içim parçalanıyor.'' Ama bu sıcak hep böyle devam etmez. Yakında değişir hava. Hem düşün ki yalnız siz değilsiniz. Sarı özekte yaşayan çevrenizde başka insanlar da var. Biz varız mesela kader böyleymiş diye kendinizi üzmenize, yiyip bitirmenize gerek yok. Katlanacağız. Ben de ona böyle dedim yedi ama onun neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Üzüntüsünü artırmamak için patavatsızlık etmemeye, tek yanlış kelime kullanmamaya çalışıyorum. Böyle davranmakla çok iyi ediyorsun Zarife. Ben de bir fırsatını bulup böyle davranmanı isteyecektim senden. Ama sen her şeyi biliyor ve yapıyorsun. Özür dilerim akıl vermek istediğim için. Doğrusu bazen canıma tak ediyor, dayanamıyorum. Kendime de ona da özellikle çocuklara da çok acıyor, ağlıyorum. Onun hiçbir suçu yok. Yine de bizi böyle bir yere getirdiği için kendini suçluyor. kahr kahroluyor. Bizim memleket bambaşkaydı. Alatav yani Aladağ yaylasında, ırlaklar arasında iklim başka, hayat başka. Hiç olmazsa yaz aylarında çocukları oraya gönderebilseydik. Ama kime göndereceğiz? Analarımız, babalarımız erken öldüler. Kız ve erkek kardeşlerimize öbür akrabaları gelince onları da suçlamıyorum. Ne yapsınlar bizim çocukları? Evvelce de bizden uzak duruyorlardı. Şimdi büsbütün yüz çevirdiler. Bizim ne olduğumuzu bile öğrenmek istemiyorlar. Niçin alsınlar çocuklarımızı? Açıkça sözünü etmiyorsak da ömür boyu buraya saplanıp kalma korkusu aklımızdan çıkmıyor. A bunun neler hissettiğini, neler düşündüğünü çok iyi biliyorum. Sonumuzun da ne olacağını yalnız Allah bilir. Bundan sonra aralarına derin bir sessizlik çöktü. Bir daha aynı konuya dönmediler. Trenler gelip geçtikçe işi bırakıyor, sonra yine başlıyorlardı çalışmaya. Başka ne yapabilirlerdi ki? Onları teselli etmek için ne söyleyebilir, nasıl yardım ederdi Yedigey? Kendi kendine büsbütün sefalete itilmiş sayılmazlar. Karı koca çalışarak geçimlerini sağlayabilirler. Onları burada zorla kimse tutamaz ama burada kalmaktan başka çareleri de yok. Ne yarın gidebilirler ne de daha sonra diye düşündü. Yedigey bu hali için bu kadar üzülüp kaygılanmasına şaşıyordu. Onların başına gelenlerle doğrudan doğruya bir ilişkisi vardı sanki. Nesi oluyordu bu insanlar? Bu durumdan kendisinin sorumlu olmadığını, elinden de bir şey gelemeyeceğini söyleyebilirdi kendisine. Hem o nece oluyordu da hüküm vermeye, olayların gidişini değiştirmeye kalkışsın? Basit bir işçiydi. Bozkır'daki diğer işçilerden biri. Hayatta neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar vermeye çalışarak vicdanını harap etmeye, isyan etmeye hakkı var mıydı? Kararların çıktığı yerde bu işleri ondan bin kere daha iyi bilenler vardı. Orada sarı özektekinden daha iyi, daha açık görürlerdi olayları. Ona mı düşmüştü bunlara kafa yorup üzülmek? Ama düşünmeden, üzülmeden de edemiyordu işte. Niçin olduğunu pek anlamasa da en çok Zarife için sızlıyordu yüreği. Kadının fedakarlığı, bağlılığı, dayanma gücü, mücadelesi onu hem şaşırtıyor hem de saygı hisse uyandırıyordu onda. Zarife fırtınadan kanatlarıyla yuvasını korumaya çalışan bir ana kuştu. Onun yerinde başka bir kadın olsa bir süre ağlayıp sızladıktan sonra akrabalarının baskısına boyun eğer. Onların yanına giderdi ama zarife savaş yüzünden kocasının başına gelenlere onunla birlikte onunla eşit olarak katlanıyordu. Yedigey'i en çok şaşırtan, üzen de buydu. Çünkü bu kadın kocasına yardım edemiyor, çocuklar için bir şey yapamıyor ve bunun içinde sürekli bir üzüntü duyuyordu. Sonraları kadar Boranlı'ya böyle bir aileyi düşürdüğü onu bu ailenin dertleriyle dertlendirdiği için kendine acıdığı zamanlar oldu. Ne diye çekmişti bu acıları? Onlar gelmese bu acıları çekmez, eskisi gibi dertsiz, kaygısız yaşamaya devam ederdi. 14. ayrımın sonu Sayfa 170 15. ayrım Sayfa 180 O gün öğleden sonra Büyük okyanusta Aleut adalarının güneyinde deniz çırpınmaya başladı. Amerika kıtasının düzlüklerinden kopup gelen güneydoğu rüzgarı yavaş yavaş hızını artırarak yönünü iyice belli etti. Koca deniz birden kabarıp çalkalanmaya birbirini kovalayan dalgalar da iyice yükselmeye başladı. Bu durum bir fırtınanın değilse bile denizin uzun süre dalgalı kalacağının bir belirtisiydi. Okyanusun ortasında meydana gelen bu dalgalar konvansiyon uçak gemisi için bir tehlike yaratmazdı. Başka zaman olsa duruşunu değiştirmeye hiç gerek görmezdi ama o gün üst mercilerin görüşünü almak için giden ve olağanüstü yetkilerle donatılmış komisyon üyelerini taşıyan iki uçağın her an dönmesi bekleniyordu. Onun için yan sarsıntıları azaltmak, iniş kolaylığı sağlamak amacıyla burnunu rüzgara çevirdi, İşler yolunda gitti. Önce San Francisco'dan, Vladivostok'tan havalanan uçaklar güverteye indiler. Her iki komisyon tam kadro ile dönmüştü. Düşünceli görünüyor ve hiçbirinin ağzını bıçak açmıyordu. Gelişlerinden 15 dakika sonra ortak gizli toplantıya başlattılar. Toplantının başlamasından 5 dakika sonra da İE'nin uydusu bir gezegende bulunan yörünge istasyonu Palete'nin kozmonotları 1 2 ve 2 1'e aceleyle bir telsiz bildirisi gönderildi. Bildiri şöyleydi. Yörünge istasyonu denetleyici kozmonotları 1 2 ve 2 1'e bildiri. Güneş sisteminin dışına çıkmış olan Palete kozmonotları 1 2 ve 2 1'e hiçbir harekette bulunmamalarını duyurunuz. Ortak yönetim merkezinden yeni bir emir alıncaya kadar yerlerinden kesinlikle ayrılmasınlar. Bundan sonra olağanüstü yetkilerle donatılmış komisyon üyeleri bir dakika kaybetmeden uzay bunalımına bir çözüm bulmak için kendi görüş ve tekliflerini ortaya koymak üzere toplantıyı sürdürdüler. Konvansiyon uçak gemisi burnunu rüzgene vermiş ardı arkası kesilmeyen dalgalar arasında kımıldamadan duruyordu.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 Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenlerse doğudan batıya, batıdan doğuya gider, gelir, gider, gelirdi. Ana Beyit mezarlığına iki saatlik yolları kalmıştı. Sara Özel Bozkırları'nda cenaze alayı aynı düzende ilerliyordu. Karanar'ın üzerine oturmuş yedi gey en önde giderek yol gösteriyordu. Karanar yine yorulmak bilmeyen aynı geniş adımlarla yürümekteydi. Onun ardından traktör ve traktöre koşulu üzerinde Kazangap'ın tabutu bulunan Rumorg vardı. Rumorg'da kaynatasının cenazesi yanında tek başına oturan Ayzade'nin kocası ve merhumun damadı vardı. En geride ise Belarus marka yol kazma makinesi. Onları bazen öne geçen, bazen geride kalan, bazen de kendine göre önemli bir sebeple olduğu yerde duralayan geniş gözlü, kızıl tüylü köpek yolbars takip ediyordu. Tepelerine ilkilen güneş iyice kızdırıyordu ortalığı. Yolun büyük bir bölümünü geride bırakmışlardı ama ilerledikçe bir tümseğin ardından başka bir tümsek çıkıyor, engin, sarı özek bozkınının ufka kadar uzanan yeni bir görüntüsüyle karşılaşıyorlardı. Şimdi vaktiyle Sara Özeki baştan başa istila eden Juan Juan'ların oturduğu yerden geçiyorlardı. Başka yerlerden gelen ve buralarda uzun süre kalan Juan Juan'lar kötü bir nam bırakmışlardı. Onlarla bölgenin yerli göçebe aşiretleri arasında su kuyuları ve otları yüzünden ardı arkası kesilmeyen savaşlar olurdu. Savaşı bazen berikiler kazanırdı bazen ötekiler. Yenilenler topraklarından bir bölümünü kaybeder kazananlar ise kendi topraklarını büyütür ama yine yan yana yaşamaya devam ederlerdi. Yelizarov'un anlattıklarına göre o zamanlar sürü beslemeye elverişli olan Sarı Özek uğrunda savaşmaya değermiş. O zamanlar ilkbaharda ve sonbaharda bol yağmur yağarmış. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sürülerini beslemeye yetecek kadar bol ot bitermiş buralarda. Ondan başka buraya tüccarlar gelir, panayırlar kurulur, her türlü alışveriş yapılırmış. Fakat bir zaman gelmiş, iklim birden değişmiş, yağmurlar yağmaz, otlar bitmez olmuş. Kuyular kurumuş, sürülerine ot bulunmayan göçeveler, bulamayan göçeveler ve buralara uzaktan gelip işgal eden Joan Juanlar sürülerine alıp dağılmışlar. Juan Juanlar bir daha hiç görülmemiş. Şimdi Volga denen İtil Nehri boyuna gitmişler ve orada batıp yok olmuşlar. Ne geldikleri yeri bilen var ne gittikleri yeri. Bir söylentiye göre de lanetlenmişler, kargılanmışlar. Kışın İtil'in üzerinden geçer, geçerlerken buzlar yarılmış, çoluk çocukları, malları, davarlarıyla buzların altında kalmışlar. Sarı Özek'in yerlileri olan Kazaklar ise ülkelerini terk etmemiş Yeni yeni kuyular kazıp su buldukları yerlerde toplanmışlar. Yine de pek tenhaymış Sarıözek. Ancak savaştan sonra su taşıyan tankerler işe koyulduğu zaman başlamış. Tanker sürücüsü bölgeyi iyi tanırsa otlakta 3-4 ayrı yerdeki sürülerin su ihtiyacını karşılıyormuş. Büyük sürü sahipleri çevredeki savhozlar ve Kolhozlar o zamanlar burada mandıralar kurmayı, böyle bir yatırımın neye mal olacağını ve risklerini bile düşünmüşler. İyi ki bunu düşünürken epey zaman kaybetmişler ve bu arada Ana Beyit yakınında bir şehir oluşu vermiş. Posta kutusu diyorlardı bu atsız şehire Posta kutusuna gittim Posta kutusundan geldim Posta kutusundan şunu aldım bunu aldım diyorlardı Posta kutusu zamanla büyümüş Bir asfalt yolla bir yandan uzay üsüne Öbür yandan demir yoluna bağlanmış Ve buraya yabancıların girmesi yasaklanmıştı İşte Sarı Özek'te bu defa endüstrileşmiş bir yerleşim kurulması böyle olmuştu Orada geçmişten kalan tek iz Anabeyit Mezarlığı'ydı. Demenin çift her gibi tıpatıp birbirine benzeyen ve bu yüzden ikiz tübe, ikiz tepe denilen iki tepenin üzerindeydi Anabeyit. Bu mezarlık bölgenin en kutsal mezarlığı sayılıyordu. Eskiden bazı aileler ölülerini buraya öyle uzak yerlerden getirirlerdi ki cenaze alayı geceyi bozkırda geçirmek zorunda kalırdı. Ve ölünün yakınları merhumu ana beyte gömmüş, ona böyle bir saygı gösterebilmiş olmaktan haklı bir gurur duyarlardı. Halk içinde en çok sayılan, sevilen, bilgili, haklı bir üne sahip insanlar buraya gömülürlerdi. Her şeyi bilen de bölgeyi çok iyi tanıyan Yelizarov bu mezarlığa Sara Özek Anıt Kabri derdi. O gün Boranlı Demiryolu İstasyonu'ndan çıkıp Bozkır'da ilerleyen debeli, traktörlü, kazma makineli ve köpekli tuhaf cenaze alayı işte oraya gitmekteydi. Ana Beyit Mezarlığı'nın bir efsanesi, Juan Juan'ların Bozkır'ı işgal ettikleri çağlara dayanan bir hikayesi vardı. Sarayüz'deki işgal eden Juan Juan'lar tutsaklara korkunç işkenceler yaparlarmış. Bazen de onları komşu ülkelere köle olarak satarlarmış. Satılanlar şanslı sayılırmış çünkü bunlar bazen bir fırsatını bulup kaçar, ülkelerine dönerek Juan Joanların yaptığı işkenceleri anlatırlarmış. Ama asıl işkenceyi genç ve güçlü oldukları için satmadıkları esirlere yaparlarmış. İnsanın hafızasını yitirmesine deli olmasını yol açan bir işkence usulleri varmış. Önce eserin başını kazır, saçları tek tek kökünden çıkarırlarmış. Bunu yaparken usta bir kasap buracıkta bir deveyi yatırıp keser, derisini yüzermiş. Derinin en kalın yeri boyun kısmıymış ve oradan başlamış yüzmeye. Sonra bu deriyi parçalara ayırır, taze taze esirin kan içinde olan kazınmış başına sımsıkı sararlarmış. Böylece sarılan deri bugün yüzücülerin kullandığı kauçuk başlığa benzermiş. Buna deri geçirme işkencesi derlermiş. Böyle bir işkenceye maruz kalan tutsak ya acılar içinde kıvranarak ölür ya da hafızasını tamamen yitiren, ölünceye kadar geçmişini hatırlamayan bir mankurt yani geçmişini bilmeyen bir köle olurmuş. Bir devenin boynundan 5-6 kişinin başını saracak deri çıkıyormuş. Bundan sonra deri geçirilen tutsağın boynuna başını yere sürtmesin diye bir kütük ya da tahta kalıp bağlar ve Yürek parçalayan çığlıkları duyulmasın diye uzak, ıssız bir yere götürürler. Elleri ayakları bağlı, aç, susuz, yakan güneşin altında öylece birkaç gün bırakırlarmış. Bu tutsaklar birer mankurt olmadan yakınları bir baskın düzenleyip onları kurtarmasın diye yanlarına gözcüler koyarlarmış. Açık bozkırda her taraf kolayca görüldüğü için gizlice gelip baskın yapmak kolay olmazmış. Juan Juanların bir tutsağı mankut yaptıkları duyulur, öğrenilirse artık onu en yakınları bile gerek zorla, gerek fidye vererek kurtarmak istemezlermiş. Çünkü bir mankut eski vücuduna saman doldurulurmuş bir korkuluktan, bir mankenden farksız olurmuş onlar için. Bununla birlikte bir defasında adı tarihe Nayman ana olarak geçen bir göçebe kadın, olurun başına gelenlere dayanamamış, onu kurtarmak istemiş. Efsane böyle anlatır. Ana beyit mezarlığının adı da buradan gelir. Ana beyit, ana barınağı ana huzuru demektir. Sarı özekin kızgın güneşine mankurt olmaları için bırakılan tutsakların çoğu ölür. 5-6 kişiden ancak 1 ya da ikisi sağ kalırmış. Onları öldüren açlık ya da susuzluk değil, başlarına geçirilen soğumamış deve derisinin güneşte kuruyup bözülmesi, başlarını mengene gibi sıkıp dayanılmaz acılar vermesiymiş. Bir yandan deve derisi bözülüyor, bir yandan da kazanan saçlar büyüyüp başına batıyormuş. As yarıların saçları fırça gibi sert olur zaten. Kıllar üste doğru çıkamayınca içeri doğru uzar ve diken gibi batarmış. Bu dayanılmaz acılar sonunda tutsak ya ölür ya da aklını hafızasını yitirirmiş. Juan Juanlar işkencenin 5. günü sağ kalan var mı diye gelip bakarlarmış. Bir teki bile sağ kalmışsa amaçlarına ulaşmış sayarlarmış kendilerine. Hafızasını yitirmiş tutsağı alır boynundaki kalıbı çıkarır ona yiyecek içecek verirlermiş köle zamanla kendine gelir yiyip içerek gücünü toplarmış ama o bir mankurtmuş artık ve böyle bir köle pazarda güçlü kuvvetli on tutsak değerinde sayılırmış. Hatta joan Juanlar arasında bir gelenek varmış ki buna göre aralarında çıkan bir kavgada bir mankut öldürülürse bunun için ödenecek bedel hür bir insanın ölümü için ödenecek bedelden 3 kat fazla olurmuş. Bir mankut kim olduğunu, hangi soy, soydan, hangi kabileden geldiğini, anasını, babasını, çocukluğunu bilmezmiş İnsan olduğunun bile farkı değilmiş. Bilinci benli, benliği olmadığı için efendisine büyük avantaj sağlarmış. Ağzı var, dili yok, itaati bir hayvandan farksız, kaçmayı düşünmeyen, bu yüzden de hiç tehlike arz etmeyen bir köleymiş. Köle sahibi için en büyük tehlike kölenin başkaldırması, kaçmasıdır. Ama mankurt esyanı itaatsizliği düşünemeyen tek varlıkmış. Efendisine köpek gibi sadık, onun sözünden asla çıkmayan, başkalarını dinlemeyen, karnını doyurmaktan başka bir şey düşünemeyen bir yaratık. En pis, en güç işleri, büyük sabır isteyen çekilmez işleri gık demeden yaparlarmış. Sarı özekin ıssız, engin, kavurucu çöllerine ancak bir mankurt dayanabileceği için buralarda deve sürülerini gütme işi onlara verilirmiş. Böyle yitik yerlerde bir mankurt birkaç kişiye bedelmiş. Yanına yiyeceğini içeceğini verince kış demeden yaz demeden o ilkel hayata dönüşten dolayı sızlanmayı düşünmeden kalabilirmiş bozkırda. Onun için önemli olan tek şey efendisinin emirlerini yerine getirmekmiş. Açlıktan ölmemesi için yiyecek donmaması için eski püske giyecek verdiniz mi başka bir şey istemezmiş. Bir tutsağın içine korku salmak için ona kafasının uçurulacağını ya da başka bir yerinin kesileceğini bildirmek, onun hafızasını silme, son nefesine kadar taşıyacağı ve başkalarının anlayamayacağı yegane kazancı olan bilincini kökünden yok etme cezası yanında hiç kalır. İşte göçebe Juan Juanlar o kısa tarihlerinde insanın bu gizli özüne kastetmek gibi en büyük vahşet örneğini çıkardılar. Tutsakların yaşayan anılarını elinden almak üsulünü bulmakla insanlığa karşı en korkunç cinayeti işlemiş oldular. İşte Nayvan Ana oğlunun mankurt olduğunu öğrenince dayanılmaz bir acı ve umutsuzluk içinde aşağıdaki ağıtı bunun için yakmıştı. Oy balam oy, hafızan kökünden sükülüp alanın da başına sardıkları deve deresi kuruyup büzülerek ceviz kırar gibi beynini sıkıştıran da, o görünmez çember gözlerini kanlı yaşla dolduran da, sarı özekin dumansız ateşinde cayır cayır yanan da, ölüm susuzluğundan çatlayan dudaklarına bir damlacık yağmur düşmedi. ''Oy balam oy, can balam oy, yeryüzüne hayat veren güneş, senin için kapkara bir yıldız oldu da bir damla ışık vermedi.'' Ondan nefret etmedin mi oy balam oy can balamoy? Acı çığlıkların Bozkır'da yankı yankı yayılanda, gece gündüz Tengri deyip yana yakıla gök boşluğuna seslendiğinde, dayanılmaz acılarla kıvranan da, kusmukların, pismik pisliklerin, sediklerin içinde boğulan da balam oy, vücudun yıkılıp üzerine sinekler üşüşende, de, yavaş yavaş aklını yitirip gittiğinde Hepimizi yaratıp, sonra da kendi halimize salıveren Tengri'ye son gücünü toplayıp isyan etmedin mi? Oy balam oy, can balam oy. İşkenceyle sakatlanan aklını karanlığın örtüsü yavaş yavaş kapladığında, zorla elinden alınan hafızan geçmişle bağlantısını koparan da, Öz ananı dağ dibinden akan ve kıyısında oyun oynadığın derenin çırıltısını Kendi adını, babanın adını Sana utana utana bakarak gülümseyen kızın adını Aralarında büyüdüğün bacı kardeş, hısım yoldaş Herkesin hayali gözünde silinen de Seni karnında taşıyıp bu günleri göstermek için Doğuran anana kargışlar okumadın mı oy balam Oy can balam, oy. 15. ayrımın sonu sayfa 191 16. ayrım sayfa 191 Bu efsane Juan Juanların Güneydoğu Asya sınırlarından sürülünce kuzeye akın ederek Sarı Özeki ele geçirdikleri zamana aittir. Buraya geldikten sonra topraklarını genişletmek ve köle toplamak için ardı arkası kesilmeyen savaşlar yaptıkları dönemle ilgilidir. İlk zamanlarda pek çok tutsak almışlar. Bunların arasında kadınlar ve çocuklar çokmuş ve hepsi köle yapılmış. Zamanla diriniş başlamış. Yerliler toplanıp silahlanmış. Bir ordu kurmuşlar, savaşmışlar. Ama Juan Juanlar sürelerini beslemeye çok elverişli olan Sarı Özelik Bozkörü'nü terk etmemişler. Buraya iyice yerleşmek için saldırılarını daha da artırmışlar. Topraklarının elden çıkmasına razı olmayan yerliler de Yabancıları ülkelerinden sürüp çıkarmayı hak ve görev saydıkları için savaşlar sürüp gitmiş. Bazen bunlar kazanmış, bazen onlar. Savaşsız, sessiz dönemler de oluyormuş bazen. İşte bu savaşsız dönemlerin birinde Naymanların ülkesine bir tüccar kervanı gelmiş. Bu tüccarlar çay içerken çevresinde Juan Juanların oturduğu kuyuların yanından geçtikleri sırada Deve sürüsü güden genç bir çobanla karşılaştıklarını söylemiş ve gördüklerini anlatmaya başlamışlar Çobanla konuşmak isteyen tüccarlar onun bir mankurt olduğunu hemen anlamışlar İlk bakışta sağlıklı biri gibi görünüyormuş Onun bir mankurt olduğu başına böyle bir felaket geldiği hiç belli değilmiş Bıyıkları yeni terlemiş oldukça yakışıklı bir genç imiş. Daha önce akıllı konuşkan olduğu da besbelliymiş ama yeni doğmuş gibi hiçbir şey bilmiyormuş. Ne kendisinin adını biliyormuş ne anasının ne babasının adını. Juan Juanların ona yaptıklarını da hiç hatırlamıyormuş. Sorulan her soruya ya evet ya hayır diyor ya da hiçbir şey söylemiyormuş. Başına sımsıkı yapıştırdığı şapkasını da hiç çıkarmıyormuş. Çok ayıp, çok acı bir şey olsa da insanlar bazen sakatlarla alay etmekten hoşlanırlar. Tüccarlar bazı mankurtların başındaki deve deresinin kendi deresine çıkmamasıyla yapıştığını, çıkmamasıya yapıştığını bildiklerinden onunla gülüp alay etmeye başlamışlar. Böyle bir da gel başını buharlayalım da o deve derisini koparalım demekten daha korkutucu bir şey olamazmış. Bu sözü duyan mankurt yaban ayası gibi tepinir kafasına kimseyi dokundurmazmış. Böyleleri şapkalarının başından hiç çıkarmaz gece gündüz onunla yatıp kalkarlarmış. Konuk tüccarların anlattıklarına göre mankurt ne kadar sarsak olsa da İşini çok iyi yapıyormuş. Tüccarların kervanı onun otlattığı develerden uzaklaşıncaya kadar gözlerini onlardan ayırmamış. Gidecekleri sırada tüccarlardan biri ona takılmak için Uzun yola gidiyoruz, çok yer göreceğiz, selam göndereceğin biri, mesela bir yavuklun var mı? demiş. Nerede yavuklun? Hadi utanma, söyle, işitiyor musun? Belki bir mendil verirsin ona, götürürüz. Mankurt tüccara uzun uzun baktıktan sonra şöyle demiş. Her gün ben aya bakarım o da bana bakar. Birbirimizi işitmeyiz ama biliyorum orada oturan biri var. Çadırda tüccarları dinleyenler arasında onlara çay veren bir kadın varmış. Nayman anaymış bu. Sarı Özek efsanesinde kadının adı böyle geçer. Nayman ana konuk tüccarlara hiçbir şey belli etmemiş. Anlattıkları olayın onu nasıl etkilediğini hiçbiri anlayamamış. Kadın sorular sorup daha fazla bilgi almak istiyormuş ama bir yandan da daha fazlasını öğrenmekten korkuyormuş. Bu yüzden dilini tutmuş, yaralı bir kuşun çığlığı gibi içinde doğan acı sesi bastırabilmiş. Bu sırada sohbet konusu değişmiş, kimse zavallı mankurttan söz etmiyormuş artık. Dünyada böyle şeylere rastlanır diye düşünmüş olsalar gerek. Ama Nayman Ana hala vücudunu saran korkuyu atmaya, ellerinin titremesini gizlemeye, içinde çığlık atan o kuşu boğmaya çalışıyormuş. Yaz için bağladığı ve nice zamandır herkesin görmeye alıştığı ağırmış saçlarını örten yağlığı biraz daha indirmiş alnına. Az sonra kervan yoluna koyulmuş. O gece gözlerine uyku girmeyen Nayman ana, sarı özek bozkırında çobanlık eden bu mankurtu bulmadan, onun kendi oğlu olup olmadığını öğrenmeden asla rahat edemeyeceğini anlamış. Uzun zamandan beri oğlunun savaş meydanlarında ölmediği, yine uzun zamandan beri kimseye söyleyemediği bir his, bir sezgi varmış içinde. İşte bu korkunç düşünce yine uyanmış onun ana yüreğinde. Bir an için böyle kemirici bir şüphe, böyle büyük bir korku ve acı içinde yaşamaktansa oğlunu iki defa gömmesi daha iyi olurdu herhalde. Oğlunun Sarı Özek'te Juan Juanlarla yapılan bir savaşta öldüğünü söylemişti. Kocası ise bundan bir yıl önce yapılan bir savaşta ölmüştü. Kocası naymanlar arasında ün yapmış, sevilen, sayılan bir adamdı. Onun ölümünden sonra yapılan ilk savaşa babasının öcünü almak için oğlu da katılmış. Ölenleri asla savaş meydanında bırakmazlarmış ama bu defa onun oğlunun ölüsünü getirmek mümkün olmamış. Arkadaşları çarpışma sırasında birçokları delikanlının vurulup atının yelesine abandığını görmüş. Onu almak istedikleri zaman savaş gürültüsünden korkuya kapılan at hızla kaçmaya başlamış derken delikanlı da yuvarlanmış attan. Yuvarlanmış ama yere düşmemiş, ayağı üzengiye takılı kalmış. İyice korkuya kapılan at ölü benicisine sürükleyip götürmüş uzaklara. Paniğe kapılan at aksi gibi düşman safına doğru kaçmış. Kıyasıya savaş sürerken delikanlının iki arkadaşı onun ölüsünü kurtarmak için atın peşinden gitmişler. Ama örgülü saçlı Juan Juan atlıları derede pusu kurmuş onlara. Sonra ansızın çıkıp naralar atarak saldırmışlar. Naymanlardan biri okla vurulup ölmüş, öbürü de ağır yaralanmış ve atının gemini çevirip geri kaçmak zorunda kalmış. Arkadaşların yanına gelince devrilmiş atından. Naymanlar pusudaki Juan Juanların savaşın en kızgın zamanında kanattan baskın yapacaklarını o zaman anlamışlar. Ve bunun üzerine yeniden toparlanıp hücuma geçmek için geri çekilmişler. O sırada Nayman ananın oğlunun başına gelenler unutulmuş. Onun ölüsünü almak için giden sonra da ağır yaralanıp geri dönen Nayman ölüyü sürükleyen atın bilinmeyen bir yöne gidip gözden kaybolduğunu söylemiş onlara. Birkaç gün sonra Naymanlar savaş meydanına gidip gencin ölüsünü aramışlar. Ama ne ölüsünü bulmuşlar ne atını ne silahını ne de herhangi bir is. Onun öldüğünden kimsenin şüphesi kalmamış, savaş sırasında ölmeyip sadece yaralanmış olsa bile kan kaybından ya da susuzluktan çoktan ölmüş olacağını düşünmüşler. Böylece onun ölüsünü aramaya ondan bir iz bulmaya gidenler elleri boş dönünce delikanlının sarı özek bozkırında kefensiz mezarsız yattığını düşünerek ağlamışlar. Onu bu halde bıraktıkları, yitirdikleri için utanç duyuyorlarmış. Nayman Ana'nın çadırında onunla birlikte ağlaşan kadınlar ağıt yakarken bir yandan da kocalarını, erkek kardeşlerini yeriyor, suçluyorlarmış. Akbabalar vücudunu didik didik etti. Çakallar alıp götürdü. Siz de kendinizi erkek diyorsunuz. papanız yere batsın. O günden sonra Nayman Ana için dünya bomboş kalmış günleri acılarla dolu olarak geçmeye başlamış bir yeğidin savaş meydanında vurulup ölmesini anlıyor ama onun bir kefene sarılmadan bir mezara gümülmeden orada bırakılmasını kabul edemiyor dövünüyormuş rahatı huzuru kalmamış üzüntüler ve kara kara düşünceler ana yüreğini parça parça ediyormuş derdini kimselere açamıyor içini kimselere dökemiyormuş Allah'tan başka yavruca başvuracağı kimse kalmamış bu kara düşüncelerden dayanılmaz acılardan kurtulmak için işin doğrusunu anlamak çocuğunun ölüsünü gözleriyle görmek istiyormuş kadıncağız eğer gerçekten ölmüşse kaderi böyleymiş diyecek olanı edecekmiş. onu en çok şüpheye düşüren oğlunun atının hiçbir iz bırakmadan yok olmasıymış Hayvan vurulmamış, yıkılmamış, ürkmüş ve bir yerlere kaçıp girmişti. Bütün yılkı atları gibi onun da bir gün sürüye dönmesi ve üzengisine takılan birincisini sülükleyip getirmesi gerekirdi diye düşünüyormuş. Çocuğunun ölüsünü böyle görmeye de razıymış. O zaman o korkunç olay karşısında kanlı gözyaşları döker, saçını başını yolar, öyle acılı sözler söylermiş ki belki Allah'ın bile gücüne gidermiş ama... Hiç olmazsa artık içindeki şüpheyi, şüphe gider, daha fazla uzamasını istemediği ömrünü bitirmeye, soğuk kanlılıkla kendini ölüme hazırlamaya koyulabilirmiş. Ne yazık ki oğlunun ölüsünü bulunamamış, ölüsü bulunamamış, bindiği at geri gelmemişti. Kabilenin öbür insanları zamanla olayı unutmuşlardı ama oğlunu unutmayan ananın acıları dinmiyor, şüpheler aklından çıkmıyordu ata ne olmuştu koşumlar silahlar ne olmuştu bunlardan birini bulsa oğlunun başına gelenleri de tahmin edebilirdi koşa koşa gücünü yitiren atı joan joanlar yakalamış olabilirlerdi koşumlu bir at daha iyi bir ganimet sayılırdı çünkü atı yakalayanlar üzengide sürüklenen oğlunu ne yapmışlardı onu gömmüşler miydi yoksa kurda kuşa yem olsun diye çöle mi atmışlardı eğer bir mucize olmuş da ölmemişse onlar mı öldürmüş ve acısına son vermişlerdi? Yoksa öylece bırakmışlar mıydı? Bu sorular, bu şüpheler hiç çıkmamıştı Nayman ananın aklından. Bozkır'a gelen tüccarlar çaylarını içerken yolda bir mankurta rastladıklarını söyleyince işte bu acılarla yaşayan Nayman ananın yüreğine yeni bir kıvılcım düşürdüklerinin farkında değillerdi. O günden sonra o mankurtun kendi oğlu olabileceği düşüncesi aklından çıkmadı. Bu mankurtu bulmadan onun kendi oğlu olup olmadığını anlamadan rahat edemeyecekti. Naymanların yaylakları olan yarı kuru dağ eteklerinde taşlı cıngıllı küçük dereler akardı. Nayman ana bütün gece o derelerin şarıltısını dinledi. Onun tedirgin, allak bullak olmuş ruh haliyle taban tabana zıt bu şırıltılar ona ne barıldanıyor, ne anlatıyordu. Ruhu yatışmalı, huzur bulmalıydı artık. Sarı özekin mutlak sessizliğine dalıp gitmeden önce o monoton berrak şarıltıyı doya doya içer gibi kulaklarına doldurmalı, yüreğini serinletmeliydi. Sarı Özek Bozkırı'na tek başına gitmesi çok tehlikeliydi ama bu niyetinden kimseye söz açamaz, kimseye güvenemezdi. Çünkü kimse anlamazdı onu. En yakın dostları bile böyle bir işe girişmesini istemezlerdi. Çoktan ölmüş olan bir insanı aramak için çöllere düşünür mü derlerdi. Büyük bir tesadüf eseri olarak sağ kalmış olsa bile onu aramak yine anlamsızdı. Çünkü bu takdirde onu mutlaka mankurt yapmışlardı ve bir mankurt dışı insan, içi saman bir korkuluktu. Geçmişini bilemezdi. Naime ana karar verdi yolculuğa başlamadan o gece birkaç defa çadırdan çıktı, çevresine kulak verip dinledi. Ufukları süzdü, düşüncelerini derleyip toplamaya çalıştı. Vakit... Gece yarısıydı. Bulutsuz gökyüzünde parlayan ay, süt rengi soluk ışığını yeryüzüne yayıyordu. Dağın eteğine serpilmiş beyaz yurtlar, parantez içinde çadırlar, şırıltırı derelerin kıyısında gecelemek için konmuş iri kuş sürülerini andırıyordu. Avalın parantez içinde köyün, ötesinde koyun ağılları vardı daha da ileride yılkıların otladığı vadilerden köpek havlamaları ve bazı anlaşılmaz insan sesleri duyuluyordu. Nayman anayı en çok duygulandıran, avıl yakınında koyun sürülerini bekleyen genç kızların yanık türküleri oldu. Bir zamanlar o da söylemişti bu türküleri. Buraya gelin geldiğinden beri her yaz tam bu bölgede yaylaya çıkarlardı ve şimdi o yılları da hatırlıyordu. Bütün gençliği, bütün ömrü burada geçmişti. Aileleri büyüdükten sonra dört yurt kurmaya başlamışlardı burada. Birinde yemek pişirilir, mutfak olarak kullanılırdı. İkincisinde yemek yerlerdi. Diğer ikisi de oturmak, yatmak içindi. Sonra Joan Juanların istilası başlamıştı ve o yapayalnız kalmıştı. Ve işte şimdi o da terk edecekti bu tenhacıları. Yol için gerekli hazırlığı akşamdan yapmıştı. Yiyecek ve gereğinden fazla su almıştı yanına. Sarı özek bozkırında belki kuyuya rastlayamaz. Susuz kalabilirdi. Onun için iki tulumu ağzına kadar doldurmuştu. Üzerine bineceği dişi deve akmayayı da hazırlamıştı. Ve hayvan ileride bir kazaya bağlı olarak bekliyordu. Bu deve onun hem yoldaşı hem umudu olacaktı. Ona güveniyordu, akmaya gebe güçlü ve hızlı yürüyen bir tefesi olmasa, o ıssız, o engin, bozkarı yolculuğuna nasıl çıkabilirdi? O yıl akmaya gebe değildi, üst üste iki yavrudan sonra kısır kalmıştı ve gücünün duruğunda bulunuyordu. Sağlam, uzun bacaklı, çevik, kıvrak yürüyüşlü, çift örgüçlüydü. Örgüçleri kaya gibi sağlamdı, ağır yük taşımaktan ya da kocamışlıktan tabanları aşılmış değildi. Uzun, güçlü boynu, zarif bir başı, soluk aldıkça kelebek kanadı gibi açılıp kapanan burun delikleri ile beyaz renkli akmaya bir sürüye bedeldi. Herkes imreniyordu ona. Ona sahip olmak, onun cinsinden develer üretmek için on tane genç deve vermeye hazır olanlar vardı. Nayman ananın eski zenginliğinden kala kala bu dişi deve kalmıştı elinde. Bütün malını, mülkünü ölen yakınlarının kırkıncı gün yemeklerinde daha sonra da kocası ve oğlu için verilen yaz şölenlerinde harcamış, elindeki avucundaki savrulup gitmişti. Şimdi tezgilerle ve layanılmaz acılarla aramaya çıkacağı oğlu için de bir süre önce büyük bir anlama, anma şöleni düzenlenmişti. Yöredeki bütün naymanları davet etmişti. Şafak sökerken nayman ana çadırından çıktı. Yolculuk için bütün hazırlığı tamamdı. Eşikten bir adım atınca durdu. Sırtını kapıya yaslayarak derin uykuda olan avılına son bir defa göz gezdirdi. Düşüncelere daldı nayman ana. Gençliğini yitirmiş olsa da güzelliğini henüz yitirmemişti. İnce Uzun boylu, sağlam yapılıydı. Uzak yol için uygun düşecek şekilde giyinmişti. Ayaklarını çizmelerini çekmiş, beline kuşağını bağlamış, entaresinin üzerine bir yelek geçirmiş, geniş bir şalvar giymiş, sırtına bir mantu atmıştı. Başına ak bir yazma dolamış, uçlarını ensesinden bağlamıştı. Bu ak yazmayı geceleyin düşüncelere daldığı sırada bağlamaya karar vermişti. Madem ki oğlunun yaşadığını ümit ediyordu öyleyse kara yazma bağlaması gerekmezdi. Eğer onun yaşadığından ümidini keserse kara yazmasını yeniden bağlar ve bir daha hiç çıkarmazdı başından. Sabahın alaca karanlığı ağarmış saçlarını derin acıların izleri olan alnındaki kırışıkları göstermiyordu henüz. O anda gözleri doldu derin bir ah çekti. Bir gün böyle bir durumla karşılaşacağı aklına gelir miydi? Kendini toparladı, fısıltı halinde bir ayetin ilk sözlerini okudu. Eşhedü en la ilahe illallah. Bundan sonra kararlı adımlarla devesine doğru yürüdü. Ve onu ıhtırdı, elindeki heybeyi hayvanın sırtına attı. Ve kendisi de üzerine oturdu. Akmaya tekrar doğru oldu Ve sahibini ta yukarıya kaldırarak... Yürümeye hazırlandı. Uzun bir yola çıkacaklarını da o, o da anlamıştı. Nayman ana'ya ev işlerinde yardım eden eltisinden başka avılda onun yola çıktığını gören bilen olmadı. Nayman ana esneye esneye kalkan eltisini bir gün önce torkunlarına parantez içinde kendi akrabalarına Oradan da kendisiyle birlikte gelmek isteyen olursa Kıpçak ülkesindeki Evliya Yesevi dedenin türbesini ziyarete gideceğini söylemişti. Yola böyle erkenden ve kimseye görünmeden çıkışının sebebi soru yağmuruna tutulmaktan kurtulmaktı. Avıldan çıktıktan sonra devesinin başını Sarı Özeke çevirdi. Önünde hareketsiz bir boşluk gibi uzanan Engin Sarı Özeke. 16. Ayrımın Sonu sayfa 201 17. ayrım sayfa 202 Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir. Gider gelirdi. Bu yarlarda demiryolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkorların öceği, sarı özek uzar giderdi.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 Bunda Güneş sistemi dışında bulunan Parite 1-2 ve Parite 2-1 kozmonotlarıyla bağlantı kurmamaları, onların istasyona dönebilmeleri için uygun zamanı bildirmemeleri nazik bir dille ama kesin olarak emrediliyor, ortak yönetim merkezinden talimat beklemeleri bildiriliyordu. Okyanusta orta şiddetli bir fırtına vardı. Kabaran dalgalar dev geminin gövdesini dövüyor ve gemi sallanıyordu. Güneş kapalı değildi, beyaz köpükleri par parlatıyor, rüzgarın hızı da aynı tempoda devam ediyordu. Konvansiyon uçak gemisinin pilotlar ve güvenlik görevlileri de dahil bütün mürettebatı işlerinin başında tetikte bekliyorlardı. Ak deve akmaya inler gibi hafif ve monoton bir ses çıkararak ayaklarını belli belirsiz bir hışırtıya hışırtıyla yere dokundurarak uçsuz bucaksız bozkırın düzünde bayırında günlerden beri yürüyor yürüyordu. Nayman ana bu kavurucu ıssız topraklarda devesinin daha fazla yavaşlamasını izin vermeden sürüyor, pek nadir olarak karşılarına çıkan bir kuyu başında ve ancak geceleri duruyor, sabah olur olmaz devam ediyor yoluna. Sarı özekin sayısız tümseklerinden birinin ardında büyük bir deve sürüsüyle karşılaşacağı anı bekliyordu kadın. İki günden beri kırmızı, kumlu, geniş Malakumduçap Mala du, Vadisi'nin yakınındaydı. Avıla gelen tüccarların büyük bir deve sürüsünü güden mankutla karşılaştıklarını söyledikleri yer burasıydı. Kilometrelerce uzanan Malakumduçap Vadisi'nin çevresinde iki günden beri umutla dolanıyor, bir yandan da Juan Juanlarla karşılaşmaktan korkuyordu. Aradı, taradı ve yalnız uzayıp giden bozkırı gördü. Bozkır ve Serap. Bir defa kıvrım kıvrım yanan bir yolun ilerisinde koskoca bir şehir gördü. Camileri, minareleri, kale surları gibi yüksek duvarları vardı bu şehrin. Büyük bir umuda kapıldı. Akmayayı hızlandırdı. Oğlunu belki orada bir köle pazarında bulabilirdi. Onu alır, akmayaya bindirir, köyün yolunu tutarlardı. Akmaya öyle koşardı ki kimse yetişemez dağ arkalarında. Ne yazık ki bir seraptı bu. Çöl yolculuğu ağır ve yorucudur ve bu yüzden sık sık böyle aldatıcı hayaller görür insan. Elbette Sarı Özek çölünde bir adam arayıp bulmak hiç de kolay veriş değildi. Ama bu adamın etrafında geniş düzlüğe yayılmış büyük bir deve sürüsü varsa... İş kolaylaşır. İnsan er geç bu develerin, bu develerden birini görür, sonra bütün sürüyü, sonra çobanını. İşte Nayman ananın umudu, güveni buydu. Ama Nayman ananın ana sürünün ne kendisine rastlıyordu, ne de izine. İçine bir korku düştü. Ya sürü başka bir otlağa gitmişse? Ya joğan joğanlar develerini satmak için hive ya da buhara gibi şehirlerin pazarlarına göndermişlerse eğer sürüyü satmak için götürmüşlerse mankurt çoban o kadar uzaktan geri dönebilir miydi köyden çıkarken kaygılar şüphelerle yanıp tutuşurken tek arzusu vardı. Çocuğunu sağ olarak görsün de nasıl görürse görsün. İster mankurt olsun, ister her şeyi bütün geçmişi unutmuş olsun. Yeter ki sağ olsun, yaşıyor olsun. Bu kadarına da razıydı ama şimdi Sara Özek Bozkır'ın aradığı çobanı bulabileceği yere yaklaştıkça beyinsiz, deli bir yaratıkla karşılaşmaktan korkmaya, rastlayacağı böyle bir çobanın kendi oğlu olmaması, başka bir zavallı olması için Tanrı'ya dua etmeye hazırdı. Şimdi bu Mankurt'u gözleriyle görüp oğlunun yaşadığı şüphesini kafasından atmak istiyordu. Onu kendi gözleriyle gördükten sonra evine dönecek, bir daha kendine işkence etmeyecek ömrünün geri kalan bölüm ömrünün geri kalan bölümünü kaderine razı olarak sessizce geçirecekti. Sonra birdenbire yine oğlunu görmek özlemiyle yanıyor ne olursa olsun o mankurtun bir başkası değil kendi oğlu olmasını istiyordu. İşte bu çelişkili duygularla ilerlerken alçak bir tepeyi aşınca birdenbire büyük bir deve sürüsüyle karşılaştı. Geniş vadiye yayılan semirmeye bırakılmış develer bodur otların ve dikenlerin uçlarını kopara kopara dolaşıyorlardı. Nayman ana akmayayı hızlandırdı. İyice koşturdu. Önce büyük bir sevince kapılmıştı. Hemen sonra da mankurt yapılmış bir oğulla karşılaşacağı korkusu düştü içine. Korkudan ürperdi ama nasıl olduğunu anlamadan yine bir sevince kapıldı. Böylesine karışık, çelişkili duygular içinde ne yapacağını bilemiyor ve akmayayı sürüyor, sürüyordu. Aradığı sürü işte karşısındaydı. Ya çoban? Nerede çoban? Uzaklarda olamazdı. Ha evet oradaydı işte vadinin karşı yamacında. Uzaktan yüz hatları pek belli değildi. Uzun bir sopa vardı elinde, severli ve onun eşyalarıyla yüklü bir deveyi yedeğinde tutuyor, gözlerine kadar indirdiği şapkasının siperi altından sakin sakin ona bakıyordu. Nayman ana iyice yaklaşınca oğlunu tanıdı ve nasıl olduğunu anlamadan kendini yerde buldu. Daha sonra oğlunu görünce deveden indiğini değil düştüğünü hatırlayacaktı. Ama şimdi bunu düşünecek durumda değildi ikisini birbirinden ayıran çılılıklar arasından atılarak bağırdı oğlum oğul balam benim her yerde seni arıyorum ben senin annenim ama aynı anda da acı gerçeği anlamıştı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, tepiniyor, acı gözyaşları döküyordu, düşmemek için oğlanın omuzlarına asılmıştı, toparlanmaya titreyen dudaklarını büzüp susmaya çalıştı ama tutamadı kendini Oğlu öylece kayıtsız duruyordu, nice zamandır yüreğinden pençesini çekemeyen acılar şimdi onu yere sermişti Tutamadığı gözyaşları arasından, gözlerine düşen ağırmış, ıslak saçlarının arasından, gözyaşlarından çamurlaşmış yolun tozunu, yüzüne buladığı titrek parmakları arasından, oğlunun yüzüne, görüp tanıdığı yüz hatlarına bakıyordu. Bir an göz göze gelince onun kendisini tanıyacağını umuyor, bunu bekliyordu. Bir oğlun öz anasını tanımasından daha kolay ne vardı? Gel gör ki onun karşısına dikilmesi bu hali oğlunun üzerinde en küçük bir etki, bir tepki yaratmadı. Sanki her zaman burada yaşıyor ya da her gün onu görmeye geliyordu. Çoban ona kim olduğunu, niçin ağladığını bile sormadı. Bir süre öyle durduktan sonra kadının elini kendi omuzundan çekip itti. Yanından hiç ayırmadığı yüklü binek devesini yedeğine alıp, Oyuna dalan köş köşeklerin yani deve yavrularının uzaklaşıp uzaklaşmadığına bakmak için sürünün öbür başına doğru yürüyüp gitti. Nayman ana çöktü kaldı oracıkta. Ellerini yüzüne götürdü ve başını yerden kaldırmadan hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etti. Neden? Sonra biraz toparlandı. Kalkıp yine oğlunun yanına gitti. Çoban onun geldiğini görüyor, başına sımsıkı geçirdiği şapkasının altından ona hiçbir şey olmamış gibi anlamsız, kayıtsız bakıyordu. Ama güneşin rüzgarın kavurduğu zayıf yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı sanki. Yüzü gülümsüyor gibiydi ama gözleri bomboş, pek ilgisizdi. Oğlunun yanına gelen Nayman ana derin bir ah çekerek gel şuraya otur da biraz konuşalım dedi. Yere oturdular. Beni tanıdın mı? Mankurt hayır anlamında başını salladı. Adın ne senin? Mankurt. Bu senin şimdiki adın eski adın neydi? Asıl adını hatırlamaya çalış bakalım. Mankurt sustu. Hiç konuşmuyordu ama iki kaşının arasında ter tanelerinin birikmesinden, gözlerinin bir sis perdesi ardında kalmış gibi görünmesinden hatırlamaya çalıştığı belliydi. Hatırlamasını engelleyen kalın bir duvarı aşamadığı da anlaşılıyor. ''Peki babanı hatırlıyor musun? Babanın adı neydi? Kimsin? Kimlerdensin? Hiç olmasa doğduğun yeri, memleketini hatırla.'' ''Hayır, Mankurt hiçbir şey bilmiyor.'' Hiçbir şey hatırlamıyordu. ''Vah yavrum, ne yapmışlar sana?'' Böyle diyen Naiman Hanım'ın dudakları acı ve hiddetten titredi. Kendini tutamayıp yine hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ama mankurt yine öyle kayıtsız duruyordu. ''Bir insanın elinden malı mülkü, bütün zenginliği, hatta hayatı bile alınabilir.'' diye söylendi. ''Ama insanın hafızasını almak gibi bir cinayet işlenir mi?'' ''Ey rız rızık veren Tanrı, eğer varsan insanların hakkında böyle bir şeyi nasıl getirirsin? Yeryüzünde zulüm, kötülük az mı ki?'' Böyle diyen Nayman'a gözlerini Mankurtoğlu'ndan ayırmadan Sarı Özek'te söylenen o meşhur ağıta başladı. Bu Sarı Özek tarihini, kültürünü bilen kişilerin çok iyi hatırlayacağı bir ağıttı. Talihsiz, dertli ananın güneşle Tanrı ile ve kendisiyle ilgili olarak söylediği yakınmalardı. Geleneklere bağlı olanlar onu ez verebilir ve bugün bile söylerler. Bu ağıtın başlangıç söz sözleri şöyleydi. Men, batası ölgen bozmaya, tulibın kelip iskegen uçsuz bucaksız sarı özek bozkırının ortasında dertli ana gönül avutmaz dert söndürmez ağıtlarını hıçkırıklar arasında söylemeye devam etti heyhat mankurtun kılı bile kıpırdamıyordu nayman ana oğluna kim olduğunu hatırlatarak değil söyleyerek tekrar ederek bildirmeye karar verdi senin adın kolamandır işitiyor musun sen kolamansın babanın adını adı dönen bay idi ''Babanı da hatırlamıyor musun? Küçüklüğünde ok atmayı sana o öğretti. Bense senin ananım. Sen de benim oğlumsun. Naymanlar kabilesindensin. Anlıyor musun? Sen bir naymansın.'' Mankurt, kadının söylediklerine en küçük bir tepki göstermeden ve umursamadan dinliyordu. Sanki o sözlerinin hiçbir anlamı yoktu. Otlar arasında cırlayıp duran çekirgelerin sesini bile böyle dinliyordu. Nayman ana, mankurt oğluna sordu. Sen buraya gelmeden önce neler oldu? Hiçbir şey olmadı. Gece miydi, gündüz müydü? Hiçbir şey değildi. Kiminle konuşmak isterdin? Ay ile konuşmak isterim. Ama birbirimizi işitmiyoruz. Orada oturan biri var. Başka ne isterdin? Efendiminki gibi örgülü saçımın olmasını. Nayman ana elini mankurtun başına uzatarak, ''Uzak başının da sana ne yaptıklarını göreyim.'' dedi. Mankurt birden geri çekildi. Şapkasını iyice bastırdı. Başını öbür tarafa çevirmiş. Annesinin yüzüne bile bakmıyordu. Nayman ana o zaman ona asla başından söz etmemek gerektiğini anladı. Bu sırada uzaktan deveye binmiş bir adamın onlara doğru geldiğini gördü. ''Kim bu gelen?'' dedi Nayman ana. ''Bana yiyecek getiriyor.'' Nayman ana telaşlandı. Böyle bir anda birdenbire ortaya çıkan Juan Juan'a görünmemek için devesini ıhtırdı ve üzerine bindi. Oradan ayrılırken ona bir şey söyleme dedi. Ben az sonra yine gelirim. Oğlu bir cevap vermedi. Hiçbir şey umurunda değildi zaten. Nayman ana yayılan sürünün arasından devesine binerek gitmekle büyük hata ettiğini anladı. Yaklaşan Juan Juan onu akmayanın üzerinde kolayca görebilirdi. Akmayanın yedeğine alıp develerin arasından yürüyerek gitseydi görünmeden uzaklaşabilirdi. Ama artık geç kalmıştı bunu yapmak için. Otlaktan epeyce uzaklaştıktan sonra yamaçlarında öbek öbek pelinlerin bulunduğu derin bir vadiye girdi. Orada devesinden indi ve hayvanı görünmesin diye ıhtırılmış olarak bıraktı. Sonra da sinip gözetlemeye başladı. Yanılmıştı. Juan Juan görmüştü onu. Devesini mahmuzlaya mahmuzlaya koşturuyordu. Telaşlıydı. Elinde uzun bir kargı, omuzunda yay ve oklar vardı. Nayman anayı otlakta gördüğü yerde dolanmaya başladı. Belli ki Nayman ananın ne yana gittiğini anlayamamıştı. Bir o yana, bir bu yana dolandıktan sonra Nayman ananın saklandığı derinin yakınından geçti. İyi ki naymanına yazmasıyla akmayanın çenesine bağlamayı da akıl etmişti yoksa hayvan ses çıkarır yerini belli edebilirdi gizlendiği pelinlerin arasından joan joan'ı iyice yakından gördü uzun tüylü bir deveye binmişti şişik gergin yüzlüydü kenarları yukarı doğru kıvrılmış kayığa benzeyen kara bir şapkası vardı ensesinden çift örgülü saçları sarkıyordu Üzengide doğrulup, şimşek gibi çakan gözleriyle sağa sola bakıyor, karbasını da hazır tutuyordu. Nayman ana, sarı özeki istila eden birçok naymanı tutsak alan ve ailesine bunca felaketler getiren Joan Juanların bir savaşçısıyla karşı karşıyaydı şimdi. Ama silahsız bir kadın, vahşi bir João João savaşçısına karşı ne yapabilirdi ki? kendi kendine de soruyordu bu insanlar hangi şartlar altında nasıl bir hayat yaşıyorlardı ki böylesine vahşi barbar olabiliyorlar esir ettiklerinin hafızasını da bu kadar acımasız yok edebiliyorlar Juan, Juan devesini o yana bu yana koşturarak çevreye göz attıktan sonra sürüsünün yanına gitti artık akşam olmuştu batmakta olan güneşin son ışınları bozkır ufkunu yangın kızıllığına çevirmişti ama az sonra hava birden karardı. Gecenin suskun karanlığı çöktü. Nayman Ana o geceyi Bozkır'ın ortasında tek başına geçirdi. Zavallı oğlunun yakınındaydı ama Juan, Juan sürünün başından ayrılmamış olacağını düşünmüş ve oğlunun yanına gitmekten korkmuştu. O gece düşünüp taşınan Nayman Ana oğlunu buralarda köle olarak bırakmamaya karar verdi varsın bir mankurt olsun varsın hiçbir şeyi anlamasın yine de kendi ülkesinde kendi soydaşlarının arasında bulunması sarı özek boskarında joğan Juanlara çobanlık etmekten daha iyi olurdu ana yüreği ona böyle düşündürüyordu başkaları gibi oğlunun başına gelenlere bir şey yapmadan katlanamaz kendi canından kendi kanından olan oğlunu kölelikte bırakıp gidemezdi Belki oğlu doğduğu yere dönünce aklı başına gelir. Çocukluk günlerini hatırlayabilirdi. Sabah olunca Nayman ana akmaya bindi. Uzaktan kenardan dolanarak geceleyin bir hayli dağılmış sürünün yanına sokuldu. İyice sokulmadan önce Juan Juananın hala orada olup olmadığını anlamak için dikkatle baktı etrafına. Onun orada olmadığına, gittiğine karar verince de oğluna asıl adıyla seslendi. Kolaman, selam Kolaman. Oğlu dönüp baktı ve bir kadın bir sevinç çığlığı attı. Ve kadın bir sevinç çığlığı attı. Fakat çocuğun onu tanıdığı, adını hatırladığı için değil, sadece bir ses duyduğu için dönüp baktığını hemen anladı. Yine de onun silinmiş hafızasını canlandırmak, uyandırmak için devam etti konuşmaya. ''Adını hatırlıyor musun? Hatırlamaya çalış oğlum.'' diye yalvardı. ''Hatırla yavrum, babanın adını adı dönen bay idi. Unuttun mu? Senin adın da mankurt değil, kolaman senin adın, kolaman. Sana bu adı verdik çünkü sen yolda naymanların büyük bir göçü sırasında doğdun. Doğduğun yerde üç gün konakladık, üç gün şenlik yaptık.'' Bütün bu sözler Mankur'da hiçbir şey hatırlatmıyor, ona hiçbir etki yapmıyordu. Ama Nayman ana anlatmaya, oğlunun karanlık bilincinde bir şeyler uyandırabilme umuduyla konuşmaya devam ediyordu. Tekrar tekrar konuşuyor, sımsıkı, kapalı bir kapıyı döver gibi ısrarla aynı soruları soruyordu. Adını hatırlıyor musun? Babanın adı Döneybay'dı. Bundan sonra getirdiği yiyeceklerle oğlunun karnını doyurdu. İçeceklerden içirdi ve ona niniler söyledi. Mankurt nininden çok hoşlanmıştı. Rüzgarın sertleştirdiği güneşin kavurup kararttığı yüzünde tatlı bir yumuşama, bir hoşlanma dalgası görüldü. Onun yüzündeki bu değişmeyi gören ana sevindi, umutlandı ve buraları Juan Juan'ları terk edip kendisiyle köylerine doğup büyüdüğü yere gelmesini istedi ondan. Ama mankurtun aklı almıyordu bunu. Buralardan çekip giderse sürü ne olacaktı? Efendisi ona hayvanların yanından ayrılmamasını emretmişti. Efendisi ne söylerse o olurdu. Sürüden asla uzaklaşamazdı. Nayman'a yitik hafızanın kapısını bir daha bir daha zorladı. Kim olduğunu hatırlıyor musun adın neydi babanın adı ne? dönen baydı. Kadının çabası boşunaydı. O sımsıkı kapanmış kapıyı aralamak için uğraşırken vaktin geçtiğini fark etmedi. Tam da o sırada sürünün öbür başında bir Juan Juan'ın yaklaştığını gördü. Bu defa çok daha yakındı ve bindiği deveyi daha hızlı sürüyordu. Nayman ana hemen kalktı. Kendi devesine bindi ve aksi yönden giderek uzaklaşmak istedi oradan. Ama ikinci bir Juan Juan yolunu kesti. Bunun üzerine Nayman ana akmayayı ikisinin arasından sürdü. Olanca hızıyla koşturmaya başladı. İki Juan Juan da kargılarını sallayarak düştüler peşine. Bereket versin dişte ve Akma'ya çok hızlı koşan bir deveydi ve kısa zamanda arayı açıp uzaklaştırdı Nayman ayı. Juan Juanların uzun kıllı develeri Akma'ya yetişebilir miydi hiç? Sarı özek bozkırında inanılmaz bir hızla koşup uzaklaşıyordu Akma'ya. Juan Juanlar kadına yetişemeyeceklerini anlayınca kovalamaktan vazgeçtiler. Onların sürünün başına döndüklerinde mankurtu ölesiye dövdüklerini zavallı ana bilemezdi adamlar onu döve döve o yabancının kim olduğunu niçin geldiğini soruyor ama cevap aynı cevabı alıyorlardı markuttan bilmiyorum annem olduğunu söylüyor hayır annen değil senin annen yok onun buraya niçin geldiğini biliyor musun o kadın senin şapkanı çıkarıp başını buğulamak istiyor onun için geldi buraya bu sözleri duyan zavallı mankurtun yüzü korkudan sapsarı oldu. Boynunu omuzlarına çekti, şapkasını iki eliyle tutup başına bastırdı. Ürkmüş, yabani bir hayvan gibi etrafına bakındı. Juan Juanlardan yaşlı olanı, ''Hadi artık korkma, al bakalım şunları.'' dedi. Böyle derken mankurtun eline bir yay ve birkaç ok tutuşturdu. Daha genç olan Juan Juan da, Şapkasını havaya fırlatarak hadi iyi nişan al vur bakalım ve ok havaya fırlatılan şapkayı delip geçti. Gördün mü dedi şapkanın sahibi başındaki hafızanı yitirmiş ama elinin hafızasını yitirmemiş. Nayman ana yuvasından ürkütülmüş bir kuş gibi sarı özek bozkırında oradan oraya koşturuyor ne yapacağını bilemiyordu. Juan Juanlar sürüyü alıp başka bir yere götürmüşlerse çocuğunu da alıp gitmişlerse gittikleri yer kendi obalarına çok yakınsa ya sürüyü bırakıp onu bulmak için iz sürmeye başlamışlarsa bu düşüncelere kaygılanıyor kimseye görünmemeye çalışarak ve dört tarafına bakınarak dolanıp duruyordu çölün ortasında. Sonra birden iki Juan Juan'ın sürüyü bırakıp gitmekte olduklarını gördü. Yan yana gidiyor, geriye dönüp bakmıyorlardı bile. Buna çok sevindi. Juan Juan'lar iyice uzaklaşınca tekrar oğlunun yanına dönmeye karar verdi. Bu defa ne olursa olsun çocuğunu kaçırıp götürmek istiyordu. Çocuğun başına ne geldiyse gelmişti ama bu onun suçu değildi. Düşmanlar yok etmişti onun bilincini, hafızasını kaderi böyleymiş ne olursa olsun anası onu köle olarak bırakamazdı onu naymanların arasına götürecek ve barbar joan joanların tutsak ettikleri nayman yiğitlerine neler yaptıklarını herkese gösterecekti bunu görüp silaha sarılırlardı mesele toprak değildi herkese yetecek kadar toprak vardı buralarda mesele joan joanların dayanılmaz kötülüğündeydi uzak bir komşu olarak da tahammül edilmezdi onlara Nayman Ana bu düşüncelerle oğlunun bulunduğu yere doğru ilerledi. Bir yandan onu hemen bu gece kendisiyle gelmeye nasıl razı edeceğini düşünüyordu. 17. Ayrımın Sonu Sayfa 215 18. Ayrım Sayfa 216 Engin, Sarı Özek Bozkırı'nda akşam oluyor, derelerin tepelerin arasında hava kararıyordu. Batmakta olan güneşin kızıl ışınlarıyla geçmiş ve gelecek sayısız gecelerden biri daha yavaş yavaş iniyordu bozkırın üzerine. Beyaz deve akmaya birincisini hafif serbest bir yürüyüşle defes sürüsünün bulunduğu yere götürüyor. Batan güneşin kızıl ışınları Nayman Ana'nın yüzüne vuruyor. Net bir görüntü veriyordu. Nayman Ana dikkatli kaygılı Yüzü sararmış, hatta hatları iyileş, iyice gerilmişti. Ağarmış saçları, kırışıklıkları alnına ve gözlerine nakşedilen düşünceleri, Sarı Özek'in alacakaranlığı gibi dinmeyen yürek acılarının yüzüne yansımasından başka bir şey değildi. Nihayet deve sürüsünün yanına geldi ama devilerin arasında boş yere dolandı bakışları. Onun öteberisini taşıyan devesi yollarını yerde sürüyerek dolaşıp duruyordu kendi başına. Çoban yoktu. Neler olmuştu? Nerelere gitmişti? ''Kolaman, Kolaman, neredesin oğlum?'' diye bağırdı Maymaran'a. Cevap veren olmadı. Görünen yoktu. ''Kolaman, neredesin? Ben geldim. Ben, annem, neredesin?'' Nayman ana, menatla her tarafa göz gezdirirken, Mankurt oğlunun bir devenin ardında diz çökmüş, yayına gelmiş, o ok katmaya hazır beklediğini göremiyordu. Mankurtun gözüne güneş ışığı düşüyor ve bu yüzden tam nişan alabilmek için uygun anı bekliyordu. Oğlunun başına bir şey gelmiş olmasından korkan Nayman ana ise seslenmeye devam etti. ''Kolaman, oğlum!'' Nayman ana birden eğerin üzerinde döndü ve oğlunun kendisine nişan aldığını gördü. Dur atma! Ancak bunu diyecek kadar zamanı olmuştu. Deveyi mahmuzlayıp hızlandırmak istemişti ama fırlatılan ok vınlayarak sol böğrüne saplanmıştı bile. Darbe öldürücüydü. Nayman ananın başı sarttı. Devenin boynuna sarılmak istediyse de tutunamadı yere yuvarlandı. Ama kendisinden evvel beyaz yazması düştü başından. Ve bu beyaz yazma bir kuş olup havalandı. Ananın ağzından çıkan son sözleri tekrar ede ede gökyüzüne uçtu gitti. Adını hatırla, kim olduğunu hatırla. Babanın adı Dönenbay, Dönenbay, Dönenbay. İşte o gün bugün Dönenbay kuşu sarı özek bozkırında geceleri uçar dururmuş. Bir yolcuya rastlayınca onun yanına sokulur. Adını biliyor musun? Kim olduğunu biliyor musun? Babanın adı Dönenbay, Dönen Bay diye ötermiş. Sarı özekte Nayman ananın gömüldüğü yere ana beyt yani ananın yattığı yer diyorlar. Mezarlığın adı buradan geliyor. Akde ve akmayanın soyundan gelen develer üreyip çoğalmış. Onun soyundan gelen bütün dişi develer tıpkı onun gibi akbaşlıymışlar. Yine onun soyundan gelen erkek develer ise tıpkı Karanar gibi kara renkli, iri ve çok güçlü olurlarmış. Şimdi ana beyite gömmek üzere götürdükleri merhum kazangap, Boranlı Karanar'ın, Nayman ananın ölümünden sonra sarı özek bozkırında kalan ünlü akdeve Akmayan'ın soyundan geldiğini anlatırdı. gey. Kazan Kapı'nın devesi için anlattıklarına inanırdı. Hiçin inanmayacaktı ki. Boranlı Karanar buna layıktı. İyi günlerde, kötü günlerde birçok sınavdan geçmiş, sahibini hiçbir zamanlarda çaresiz bırakmamıştı. Yalnız kızışma zamanında çok azgınlaşırdı. Kızışması da hep kara kışa rastlardı. O zaman iyice azgınlaşır, kara kış gibi dayanılmaz, zapt edilmez olurdu. Yedigey hem kara kış... Hem devesiyle uğraşmak zorunda kaldığı için aynı anda iki kışı birden yaşardı. Bir keresinde Karanar ona öyle bir iş yapmış, öyle eziyet çektirmişti ki anasından emdiği süt burnundan geldi. Eğer o bir hayvan değil de bilinci, mantığı olan ama insan olmayan bir yaratık olsaydı Yedigey onu asla bağışlamazdı. Ama çiftleşme, çiftleşme zamanında azmasında ne yapsın aslında mesele o da değil. Bazıları hayvanı suçlu, sorumlu sayar. Oysa hayvanın yaratılışı kaderi öyledir. Kazan Gap bunu çok iyi biliyordu ve yedi geyin yanlış bir şey yapmasına engellemişti. Yoksa Karanarın sonu kim bilir, ne olurdu? 7. bölüm. Boranlı yedi gey 1952 yılının yaz sonu ile sonbahar başlangıcını geçmişlerin en mutlu dönemlerinden biri olarak hatırlardı. O yıl... Bütün tahminlerinin, bütün hayallerinin gerçekleşmiş olması bir mucizeydi. Onun için Bozkır kertenkelelerinin bile başlarını sokacak bir serinlik bulmak için evlerin eşiklerine sığınmaya çalıştığı o korkunç sıcaklar sürerken Ağustos ortalarında havalar birdenbire değişmeye başladı. O dayanılmaz sıcaklar gitti ve onların yerine hafif bir serinlik aldı. Artık hiç olmazsa geceleri serinliyor, geceleri serinliyor, rahat uyuyabiliyorlardı. Sarı özekte bazen böyle güzel günler olur. Her yıl değilse bile bazen istisnai bir mevsim yaşanır. Kış mevsimleri her zaman serttir ama bazı yazlar insaflı olur, hoş geçer. Yelizarov böyle şeylerden söz etmeyi severdi. Bir defasında bu iklim değişikliklerinin sebeplerini de anlatmıştı. Atmosferin en yüksek tabakalarında meydana gelen basınçlar ve gökyüzündeki su akıntılarının yön değiştirmesi sonunda olurmuş bu değişiklik. Yükseklerde gözle görülmeyen büyük ırmaklar, bu ırmakların kıyıları, yasakları varmış. Bu ırmaklar durmadan akar, yerküreyi saran rüzgara sürtünür, dünyayı yıkayıp temizlermiş. Zamanın akışı denen şey de buymuş. Yedigey, Yelizarov'u dinlemekten çok hoşlanır, bu bilgili, bu iyi ve benzeri az bulunan insana saygı duyar, ondan da aynı karşılığı görürdü. Neyse, o gökyüzü ırmağı her nedense bazen alçalır, Sarı Özek'in havasını sıcağını serinletir ve sonra da gidip Himalaya dağlarına çarparmış. Himalaya aslında çok uzaktaydı ama yerküre ölçülerine göre o uzaklık pek önemli sayılmazdı. O yüksek dağlara çarparak geri dönermiş. Geri döner ve sıcaktan kavrulan Hindistan'a ya da Pakistan'a inmeden engelsiz apaçık bir deniz gibi olduğu için sarı özel dökülürmüş. İşte bozkırı biraz Himalaya serinliğinin gelmesi bundanmış. Sebep ne olursa olsun 1952 yazının sonlarında ve sonbaharın başlarında havalar çok güzel geçti. Sarı özel genellikle çok az yağmur yağar. Bol yağışlar, sağlıklar, önemli bir olay sayıldığı için uzun zaman unutulmaz. Ama o yaz sonlarında yağmuru 7G hayatı boyunca unutamayacaktı. Önce gökyüzüne bulutlar kapladı. Her zaman... Issız ve değişmeden duran sarı özek göklerini bulutların kaplaması bile başlı başına şok sayı şaşı, çok şaşılacak bir olaydı. Sonra çok bunaltıcı bir sıcaklık oldu. Toprak kızgın bir tandır haline aldı. O gün 7G istasyonda gidecek vagonu Katar'a bağlıyordu. Yedek hatta duran ve bağlanması gereken 3 vagon daha kalmıştı. Bunlar travers yapımı için çam tomruğu ve yola döşenmek üzere çakıl taşı getirmiş olan vagonlardı ve bir gün önce boşaltılmışlardı. Her zaman olduğu gibi vagonların çok acele boşaltılması söylenmişti ve onlar da söyleneni yapmışlardı. Kazangap, Abu Talip, Zarife, Ukubala, Bikey ve hat boyunda çalışmayan herkes boşaltma işine koyulmuşlardı. Ama... Vagonlar orada hala duruyordu işte. O zamanlar bütün işler kol gücüyle yapılıyordu. Vagonları boşaltma işinin o korkunç sıcağı rastlaması büyük bir şanssızlıktı doğrusu ama iş işte yapılacaktı ve onlar da yapmışlardı. Ukubala buharlaşma yüzünden traverslerden çıkan şiddetli katran kokusuna dayanamadığı için midesi bulanmış, bunun üzerine onu eve göndermişlerdi. Bir süre sonra öbür kadınlar da serbest bırakıldı. Çünkü çocuklar evde sıcaktan bunalmış bitmişlerdi. Erkekler kantel içinde kalarak işi bitirdiler. Ertesi gün yağmurun boşanmasından biraz önce boş vagonlar düzenli işleyen bir marşandiz katarına eklenerek kumbele gönderilecekti. İşte bunun için yapılan manevralar ve vagonların takılması sırasında 7 gay hamama girmiş gibi ter içinde kalmış bun almıştı. Yakıcı güneş bile o bunaltıcı havadan daha iyiydi. Üstelik o gün makinist de pek acemiydi ve bir türlü doğru dürüst yanaştıramıyordu lokomotifi. Vagonların arasında iki büklüm katlanarak yürümek için yürümek hiç de kolay olmuyordu Yedige için. Yedige makiniste, makinist de ona küfredip durdular. Aslında lokomotif ocağının karşısında çalışan makinistin hali daha da beterdi. İkisi de sıcaktan serseve dönmüşlerdi. Bereket versin sonunda işi bitirdiler ve tren boş vagonları alıp götürdü. İşte o sırada boşanmaya başladı yağmur. Sicim gibi sellerce. Gök yarılmıştı sanki. Kısa zamanda yerde gölcükler oluştu. Söylenenler doğruysa Himalaya'nın doruklarında karlı tepelerinde soğuyup oranın nemini ve serinliğini getiren bir yağmurdu bu. Meğer neymiş ne muazzam bir kaynakmış bu Himalaya. Yedigey evlerine doğru koştu. Kendisi de bilmiyordu niçin koşup kaçtığını. Eski bir alışkanlık olsa gerek. Çünkü sağına yakalanan bir adam ya evine kaçardı ya da bir saçak altına. Ama orada böyle bir yağmurdan kaçılır mıydı hiç? Kutlubayev ailesinin abu Talip, Zarife ve iki çocuklarının evlerinin önünde el tutuşarak hoplaya sıplaya oynadıklarını görünce kaçışının alışkanlıktan başka bir sebebi olmadığını daha iyi anladı. Onları böyle coşkulu görmek çok dokundu 7G'ye. Ona asıl dokunan onların zıplayıp oynamaları değildi. Abu Talib ile Zarife Yağmur'un başlamasından az önce işi bırakıp hat boyunca koşarak gitmiş ve o da gittiklerini görmüştü. Meğer Yağmur'u çocuklarıyla birlikte ailece karşılamak istiyorlarmış. Bunu şimdi anlıyordu ve onu asıl duygulandıran da buydu. Böyle bir şey hiç gelmezdi onun aklına ama onlar aral denizine konan yabancı kazlar gibi bağırışıp çağırışarak itişip kapışarak, düşüp kalkarak çimiyor, yıkanıyorlardı. Bu onlar için bir yenilik, gökten gelen bir serinlik, bir dinlenme fırsatıydı. Sarı Özek Bozkır'ı öylesine susuz, bunaltıcı geçerdi çünkü. İşte bu yüzden Yedigey hem sevinmiş hem üzülmüştü. Toplum tarafından oradan oraya sürülen bu zavallılar şimdi bu yitik, bu küçücük boranlıda, bu küçük mutluluğa dört elle sarılıyorlardı. Abu Talip tufan gibi düşen o yağmurun altında kollarını yüzgeç gibi sallayarak seslendi. Yedigey gel sen de katıl bize. Çocuklar da zıplamayı bırakıp ona koştular. Yedigey amca, Yedigey amca çocuklardan küçüğü olan ermek üç yaşını ancak doldurmuştu. Yedigey'in çok sevdiği bu çocuk, sevinçten açılan ağzı yağmurla dolarak, kollarını uzatarak koşmuştu ona. Yedigey onu kucaklayıp havaya kaldırmış, döndürmüştü. Ama şimdi ne yapacaktı? Bu aile şenliğine katılıp zıplamak gelmiyordu içinden. Tam bu sırada bağrışmaları duyan kızları Saule ile Şerafet de koşup geldiler. Onlar da bağrışıyordu sevinçten. Baba gel biz de koşalım dediler. Bunun üzerine Yedigey kararsızlığını yendi ve hep birden el ele tutuşup zıplamaya başladılar. Yağmur sicim gibi yağıyor ve onlar coşup eğleniyorlardı. Yedigey su birikintisine düşmesin, ağzına gözüne çamurlu su dolmasın diye gözdesi Ermek'i kucağından bırakmıyordu. Abu Talip de Yedigey'in küçük kızı Şerafet'i almıştı omzuna. İki koca adam çocukları eğlendiriyor, kendileri de eğleniyorlardı. Ermek Yedigey'in kucağındaydı. Kollarını açıp avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ağzına çok su dolunca küçük başını geyin göğsüne yapıştırıp boynuna asılıyordu. Çok duygulandırıcı bir sahneydi bu. Ve Yedigey birkaç defa Abu Talip ile Zarife'nin çocuklarıyla bu kadar candan ilgileniyor. Ve çocuk Yedigey amcasıyla bu kadar mutlu oluyor diye sevinçli, millet dolu bakışlarını yüzünde yakaladı. Bu yağmur şenliği elbette... Kutlu Bayev ailesi kadar Yedigey ve kızlarını da sevindirmiş, coşturmuştu. Yedigey birdenbire Zarife'nin ne kadar güzel bir kadın olduğunu işte o zaman fark etti. Yağmur, Zarife'nin kara saçlarını dağıtmış ve dağılan saçları yüzüne, boynuna, omuzlarına yapışmıştı. Ve tepeden tırnağa sırılsıklam olduğu için de entaresi vücuduna yapışmış çevik, şu vücudu, kolları, bacakları, kalçaları iyice meydana çıkmıştı. Gözleri sevinçten parlıyor, beyaz dişleri gülen dudakları arasında ışıldıyordu. Sarı Özek'in yağmuru ne ata yem olurdu ne eşeğe yük. Kar... Yavaş yavaş toprak tarafından emilirdi ama yağmur ne kadar çok ne kadar şiddetli yağarsa yağsın diner dinmez avuç içinde kayan cıva gibi derelere, madilere akıp giderdi. Köpürük diyerek akan sellerden bir şey kalmazdı. Tufan gibi yağan yağmurdan birkaç dakika içinde dereler, seller oluşmuş köpüklenerek gürleyerek akmaya başlamıştı. Boranlılar da ellerine geçirdikleri kapları alıp sellere doğru koşmaya başladılar. Koşuyor, oynuyor ve ellerindeki kapları suya salıyorlardı. Davul ve saule gibi büyüyecek çocuklar bir tekneye ya, ya da leğene binerek yüzdüler. Daha küçükleri de ana babaları yüzdürüyordu. Yağmur dinmek bilmiyordu. Leğenlere binip yüzen çocuklar az sonra kendilerini istasyon girişinde demiryolu yolu dibinde buldular. Tam o sırada bir yolcu treni geçmekteydi. Yolcular vagon pencerelerinden başlarını uzatıp bozkarın ortasındaki bu garip, bu kaçık insanlara şaşkın şaşkın baktılar. Yolcuların bazıları ıslık çalıyor, bazıları alaylı alaylı bağırıyor. Dikkat edin ha boğulursunuz diye gülüyorlardı. Yolcuları pek güldüren o manzara gerçekten tuhaf olmalıydı. Tren geçip gitti. Vagonları sağnaktan iyice yıkanmıştı. Herhalde birkaç gün sonra yolcular bu küçük istasyonda gördükleri tuhaf olayı o tuhaf insanları arkadaşlarına, tanışlarını anlatıp onlara da güldürmek isteyeceklerdi. Yedigay o sırada Zarifenin ağladığını fark etmeseydi belki olayı hiç de öyle düşünmeyecekti. Gerçi böyle bir yağmurda insanın yüzü şadıl şadıl sularla ıslanırken onun ağladığını anlamak zordu ama yine de belliydi ağlıyordu işte güler güler gibi yapıyor, neşeli görünmeye, sözde gülüş ve çığlıklarla hıçkırıklarını tutuyordu ama yine de gizleyemiyordu ağladığını. Abu Talib farkına vardı ve onun ellerini tutarak, ''Ne oldu sana, hasta mısın yoksa? Hadi içeri girelim.'' dedi. ''Bir şeyim yok, hıçkırık tuttu da.'' dedi zarife. Eğlenmeye oynamaya. Beklenmedik bu yağmurun armağan ettiği o mutluluk halında çocukların neşesini artırmaya devam ettiler. Yedi Geyin neşesi kaçmıştı. Çünkü kendi gözleriyle görmüştü zarifenin ağladığını. Bundan çok daha iyi bir hayatın varlığını bilen o zaman ağlalar için o günkü olay aslında pek acı bir şey olmalıydı. Yaşamakta oldukları güzel hayatı, böyle bir yağmurun hiç önevi olmayan, insanların temiz, berrak sularda yüzdüğü şartların, eğlencelerin bambaşka olduğu, ana babaların çocuklarını daha başka yetiştirdikleri, onlarla daha başka ilgilendikleri bir hayatı almışlardı onlardan. Zarife bunu unutamıyor, bunun için ağlıyor olmalıydı. Yedigey Çocukları için eğlenceli bir gün yaşatmaya çalışan Abu Talip ve Zarife'nin üzüntüsünü artırmamak için hiçbir şeyin farkına varmamış gibi onlarla birlikte eğlenmeye devam etti. Dinmek bilmeyen yağmur altında büyükler ve küçükler de oyuna doyup yoruldular. Sonra herkes evine doğru koştu. Yedigey bir ara durup kutlubay evlerin parantez içinde ana baba ve iki çocuğun parantez sonu yan yana koşmalarına baktı. Hepsi sırılsırtlandı. Sarı özekte hiç olmasa bir gün bir defacık mutlu olmuşlardı. Yedigey küçük kızını kucağında taşıyarak büyüğünün elinden tutarak evinin eşiğinde göründüğü zaman Ukubala şaşkınlıktan dilini yutacaktı. Korkuya kapılarak sordu onlara. Aman tanrım ne oldu size neye benziyorsunuz böyle? Yedigey karısını yatıştırmak için korkma. Korkma korkma bir şey yok dedi. Sonra da gülerek ekledi. Atan deve sarhoş olunca taylaklarla oynarmış. Bakıyorum sen de öyle yapmışsın dedi Ukubala gülümseyerek. Hadi hemen soyunun sudan çıkmış tavuk gibi durmayın orada. 18. ayrımın sonu sayfa 126